Ay battı. Steinbeck. Birinci kaset, Birinci Yüz, Bilgi Yayınevi. ikinci basım, Aralık 1990. Çeviren Erol Mutlu. 6. Kayıt Stüdyosunda seslendirilmiştir. Okuyan Bahar Özlemiş. John Steinbeck bu romanda değişik bir konuyla çıkıyor karşımıza. Savaşın insanı hem fiziksel hem de ruhsal açıdan nasıl eritip bitirdiğini, tükettiğini büyük bir ustalıkla anlatıyor. Tutsak edenlerle edilenlerin neden savaştığını, ne zamana dek savaşacağını kestiremeyen insanların içine düştükleri çıkmazı, bir başka deyişle savaştan çok savaşanları insancıl bir yaklaşımla ele alıyor Steinbeck. Aybattı küçük oylumlu, küçük bir kitap ancak büyük bir roman. İnsan onurunu, yürekliliğini, insan sevgisini her şeyin üstünde tutan, insanca yaşamanın önemini vurgulayan büyük bir roman Aybattı. Bir avuç insan, tutsak edenler de edilenler de. Aylarca ve aylarca düşmanca duygular içinde yaşarlar. Gün gelir, tutsak edenler, kendi tutsaklıklarını anlayıverirler. Çepe çevre kuşatılmışlardır düşmanca bakışlarla, davranışlarla. Ay battı, koşullar ne olursa olsun, insanın insansız olamayacağını anlatan büyük bir roman. Birinci bölüm. Saat tam 10:45'te her şey bitmişti. Kasaba ele geçirilmiş, direnenler yenilgiye uğramış, savaş sona ermişti. Düşman bu saldırıya daha büyüklerine gösterdiği özenle hazırlanmıştı. O pazar sabahı postacıyla polis görevlisi kasabanın önde gelen tüccarlarından Bay Koral'ın teknesiyle balığa çıkmışlardı. Koral zarif yelkenli teknesini bir günlüğüne ödünç vermişti onlara. Postacı ile polis görevlisi içi asker dolu, küçük ve esrarengiz taşıma gemisinin yanlarından sessizce geçip gittiğini gördüklerinde kıyıdan kilometrelerce açıktaydılar. Kasabanın resmi görevlileri olarak onları yakından ilgilendiren bir konuydu bu. Hemen toparlanıp tekneyi karaya yönelttiler. Ama onlar kıyıya ulaşana değin düşman taburu duruma çoktan el koymuştu. Polis görevlisi ile postacı belediye konağındaki odalarına bile ulaşamadılar. Dahası kendilerini savunmaya kalkıştıklarında da savaş tutsağı olarak kasabanın tutuk evine tıkıldılar. O pazar sabahı topu topu 12 kişi olan yerel askeri birlikte kasabadan epeyce uzaktaydı. Kasabanın ünlü tüccarı Koral, kasabadan 6 mil ötedeki tepelerin arasında kendisinin olan güzel bir yerde atış yarışması düzenlemiş, yemeği, hedefleri, kovanları her şeyi kendisi hazırlamış, verilecek ödülü bile kendisi koymuştu. Yerel birliğin iri kıyım, göğüs bağır açık delikanlıları uçakların sesini duyup uzaktan paraşütçüleri gördüklerinde koşa koşa kasabaya döndüler. Ancak kasabaya ulaştıklarında düşman çoktan makineli tüfeklerle yol kesmişti. Hemen hemen hiç savaş deneyimleri olmayan, yaşamlarında yenilgi yüzü de görmeyen bu başı bozuk askerler tüfekleriyle ateş açtılarsa da makineli tüfeklerin takırtısı yalnızca bir an sürdü. Askerlerin altısı delik deşik olmuş bir halde birbirlerin üstüne yığılıp hemen oracıkta can vermiş, üçü delik deşik olmakla birlikte ölmemiş, yarı canlı bir durumda oldukları yerde yıkılıp kalmış, geriye kalan üç delikanlıysa tüfeklerini omuzladıkları gibi tepelere kaçmıştı. Saat on sapsarı pirinç çalgıları ışıl ışıl parlayan düşman bandosu kasaba alanında güzel ve duygulu ezgiler çalarken... Kasabalılar gözleri şaşkınlıkla irileşmiş, ağızları bir karış açılmış, bir yandan rüzey dinliyor, bir yandan da kollarında makineli tüfek taşıyan, başlarında kül rengi çelik başlık olan adamlara dik dik bakıyorlardı. Saat 10:38'de otuz kalbura dönen altı asker gömülmüş, paraşütler katlanıp kaldırılmış, düşman taburu da Bay Coral'ın rıstım kıyısındaki rastlarında bir tabura yetecek sayıda battaniye ve açılır kapanır yataklar olan ambarına yerleşmişti. Saat 10:45'te belediye başkanı orduna düşman komutanı Albay Lenser'ın kendisiyle görüşme isteği resmen bildirilmiş, görüşmenin saat tam 11'de belediye başkanının beş odalı konağında yapılması kararlaştırılmıştı. Konağın konak odası çok şirin ve konforluydu. Nakış işlemeli döşemesi yıpranmış yaldızlı koltuklar, yapacak işi olmayan uşaklar gibi kas katı kesilmişçesine odanın dört bir yanına yerleştirilmişti. Kemerli mermer bir şöminede de için için bir ateş yanıyordu. Ocağın üzerinde yağlı boyayla süslenmiş bir kömür kovası duruyordu. Ocak rafındaki geniş gövdeli saksıların arasında üzerine melek kabartmaları işlenmiş kocaman porselen bir saat vardı. Odanın koyu kırmızı duvar kağıdı altın sarısı motiflerle süslüydü. Ağaç işi olan bölümler ise beyaz, gösterişli ve tertemizdi. Duvardaki resimlerin çoğunluğu korkulu bir duruma düşen çocukların karşısındaki kocaman köpeklerin akıl almaz yiğitliklerini konu alıyordu. Elinin altında iri kayın bir köpek bulunduğu sürece bir çocuğa ne taşkın su, ne yangın, ne de yer sarsıntısı bir zarar verebilirdi. Şöminenin yanında kasabanın hem tarihçisi hem doktoru, kendi halinde iyi yürekli sakallı gün görmüş bir adam olan doktor Winter oturuyordu. Kocağına koyduğu ellerinin baş parmaklarını birbiri üzerinde döndürürken şaşkın şaşkın önüne bakıyordu. Doktor Winter ancak çok derin birinin ondaki derinliği sezebileceği ölçüde yalın, kendi halinde bir adamdı. Parmaklarında böyle şaşkın şaşkın çevirişini görüp görmediğini anlamak için başını kaldırıp belediye başkanının uşağı Joseph'e baktı. ''Saat on birde mi?'' diye sordu Doktor Winter. Joseph dalgın dalgın yanıtladı. ''Evet efendim.'' Nota on bir diyor. Sen mi okudun? Hayır efendim, ekselansları okudu bana. Joseph, son yerleştirildikleri yerden oynayıp oynamadıklarını saptamak için yaldızlı koltukları tek tek yoklamaya koyuldu. Joseph, eşyalara saygısız, ara bozucu ya da tozlu olmalarını bekleyerek çatık kaşlarla bakmaya alışkanlık edinmişti. Belediye başkanı oradanın insanların önderi olduğu bir dünyada, Joseph de mobilyaların, gümüşlerin, kap, kaca'nın önderiydi. Yaşlığı, incecik, çok ciddi bir adamdı Joseph. Yaşamı ancak çok derin bir insanın görebileceği karmaşıklıktaydı. Doktor Winter'ın baş parmaklarını döndürüp durmasını hiç de şaşırtıcı bulmamıştı. Ona göre sinir bozucuydu doktorun bu yaptığı. Çok önemli şeylerin olup bittiğinden kuşkulanıyordu Joseph. Yabancı askerler dolaşıyordu ortalıkta. Kasabanın askerleri ya öldürülmüş ya da tutuklanmıştı. Joseph er geç bu konuda bir görüşe ulaşacaktı elbette. Ne anlamsız davranışlara, ne birbirinin çevresine dönen baş parmaklara, ne de mobilyanın saçmalıklarına katlanabilirdi. Doktor Winter, koltuğunu saptanmış olan yerinden birkaç santim öteye çekince, Joseph koltuğu eski yerine koyabileceği anı sabırsızlıkla beklemeye başladı. On bir demişlerse tam on bir de burada olurlar. Dakik insanlardır onlar Joseph, diye yeniledi Doktor Winter. Joseph doktorun söylediklerine kulak asmaksızın, evet efendim dedi. Çok da tek insanlar diye yineledi doktor. ''Evet efendim'' dedi Joseph. ''Zaman ve makinalar. ''Evet efendim'' ''Beklemiyorlar sanki kaçacakmış gibi yazgılarına doğru koşturuyorlar. Dönüp duran dünyayı sanki omuzlarıyla etekleyerek onlar döndürüyorlar.'' Joseph ''Evet efendim'' demekten bıktığı için bu kez ''Çok doğru efendim'' dedi. Joseph olup bitenleri anlamasına yardımcı olmadığı için bu konuşmayı onaylamıyordu. Öyle ya, Joseph de daha sonra aşçıya gidip, ''Çok dakik insanlar bunlar, eni deseydi ne kadar anlamsız olurdu. eni kim, neden, niçin gibi sorular soracak, en sonunda da ''Saçmalayıp durma Joseph.'' diyecekti. Joseph daha önceleri de Dr. Winter'ın sözlerini alt kata taşımaya çalışmış ve sonuç hep aynı olmuştu. Eni bu sözleri her zaman saçma sapan bulmuştu. Doktor Winter gözlerini baş parmaklarından ayırıp koltukları düzeltmeye çalışan Joseph'e baktı. ''Belediye başkanı ne yapıyor?'' Albayı karşılamak için giyiniyor efendim. Sen de ona yardım etmiyorsun öyle mi? Kendi başına doğru düz giyinemez o. Hanımefendi yardım ediyor. Hanımefendi onun kusursuz görülmesini istiyor. Josef hafifçe kızardı. Hanımefendi kulaklarının üzerindeki kılları yoluyor. Gıdıklandığı için benim yapmama izin vermiyor. Elbette gıdıklanır dedi Doktor Winter. Hanımefendi üsteliyor dedi Josef. Doktor Winter birden gülmeye başladı. Ayağa kalkıp ellerini ateşe doğru uzattı. Joseph de olağanüstü bir hızla doktorun arkasına geçip koltuğu durması gereken yere çekti. ''İnanılmaz insanlarız doğrusu'' dedi doktor. ''Ülkemiz elden gidiyor. Kasabamız düşman çizmeleri altında. Belediye başkanı düşmanla görüşmek üzere.'' Hanımefendi ise tepinip duran belediye başkanını boğazına basarak kulaklarındaki kılları yoluyor. ''Çok uzamıştı'' dedi Joseph. ''Saçları da öyle.'' Ekselansları kaşlarındaki kılların alınmasından daha da rahatsız oluyor. Acıyormuş öyle diyor. Bana sorarsanız kaşların alınması konusunda hanımefendi bile zorlanıyor. Doktor Winter deneyecektir dedi. Hanımefendi onun kusursuz görünmesini istiyor. Giriş kapısındaki pencereden çelik başlıklı birisi baktı içeri. Kapıda bir tıkırtı oldu. Sanki ılık odanın ışığı birden yitip gitmiş yerine hafif bir kurşun ilik almıştı. Doktor Winter başını kaldırıp saate baktı. Erkenciler dedi. ''İçeri al onları, Joseph. Joseph gidip kapıyı açtı, içeriye uzun ceketli bir asker girdi. Çelik başlıklıydı. Kolunda küçük bir makinalı tüfek taşıyordu. Askerin gözleri hızla çevreyi taradı, sonra yana çekildi adam. Arkasında kapının eşiğinde bir subay duruyordu. Subayın sırtında sıradan bir üniforma vardı. Rütbesi ancak omuzundaki işaretlerden anlaşılıyordu. Subay içeri girip Doktor Winter'a baktı. Adam bir askerden çok abartılarak çizilmiş bir İngiliz soylusunu resmine andırıyordu. Hafif kamburu vardı, kırmızı yüzlüydü, burnu uzun ama oldukça cana yakındı. Çoğu İngiliz generalleri gibi üniformasının içinde çok mutsuz görünüyordu. Kapının eşiğinde durup Doktor Winter'a gözlerini dikti. Sonunda, belediye başkanı ordun siz misiniz efendim? dedi. Doktor Winter gülümsedi. Yok, hayır değilim. Öyleyse resmi görevlilerden birisiniz değil mi? Hayır, kasabanın doktoruyum ben. ''Belediye başkanında dostuyum. ''Subay, belediye başkanı oradan nerede?'' ''Dedi, sizi karşılamak için giyiniyor, albay siz misiniz?'' ''Hayır değilim, ben Yüzbaşı Bentik'im.'' Başını eğerek selamladı. Doktor da bu selamı belli belirsiz eğilerek karşıladı. Yüzbaşı Bentik, söylemek zorunda kaldığı şeylerden sıkılıyormuş gibi konuşmayı sürdürdü. ''Efendim, askeri yönetmeliğimiz komutan bir odaya girmeden önce orada silah araması yapmamızı buyuruyor.'' Amacımız saygısızlık etmek değil efendim. Omzunun üzerinden arkasındaki askere seslendi. Çavuş, çavuş çabucak Joseph'in yanına gelip ceplerini yokladıktan sonra, bir şey yok komutanım, dedi. Yüzbaşı tek Doktor Winter'a dönüp, umarım bağışlarsınız bizi, dedi. Çavuş, Doktor Winter'ın yanına gelerek ceplerini araştırmaya başladı. Ceketin iç cebini yoklarken birden durdu. Elini hızla cebin içine soktu, siyah deriden yapılmış, yassı ve küçük bir çantayı çıkarıp, yüzbaşı Bentik'e verdi. Yüzbaşı Bentik çantayı açınca, içindeki bir doktora gerekli birkaç basit cerrahi araç geleceğini gördü. İki küçük bıçak, birkaç iğne, pens, bir de şırınga. Çantayı kapayıp, Doktor Winter'a geri verdi. Doktor Winter, görüyorsunuz, dedi. Bir köy doktoruyum ben. Bir kezinde mutfak bıçağıyla apandis ameliyatı yapmam gerekti. O günden beri bunları hep yanımda taşıyorum. Yüzbaşı Bentik sanırım ateşli silahlar varmış burada öyle mi? Dedi. Cebinden küçük deri kaplı bir defteri çıkararak açtı. Doktor Winter yamansanız doğrusu dedi. Evet adamımız çok uzun süredir çalışıyordu burada. Doktor Winter sanırım bu adamın kim olduğunu söylemek istemezsiniz dedi. Görevi bitti artık söylemekte bir sakınca olduğunu sanmam. Adı Coral'dır diye karşılık verdi Bentik. Doktor şaşkınlıkla George Coral mı? Dedi ama bu olanaksız. Bu kasabaya çok yer dokunmuş biridir o nasıl olur? Daha bu sabah tepelerdeki atış yarışması için ödül dağıttı. Bu sözleri söyler söylemez gözlerinde olan biteni anladığını ortaya koyan bir anlatım belirdi. Ağzı yavaş yavaş kapandı sonra anlıyorum dedi. Atış yarışması düzenlemesinin nedeni de bu. Evet anlıyorum. George Corula insanın inanılması gelmiyor. Soldaki kapı açıldı içeriye belediye başkanı Ordon girdi küçük parmağıyla sağ kulağını karıştırıyordu. Resmi sabah giysilerini geçirmişti üstüne. Boynunda belediye başkanlarının taktığı zincir asılıydı. Kalın, gür, ağırmış bıyıkları fırça gibiydi. Kaşları da bıyından aşağı kalmıyordu. Bembeyaz saçlarını daha yeni fırçaladığı, saç tellerinin yeniden dikilmeye çalışarak özgürlük savaşımı vermeye başlamış olmasından belli oluyordu. Oradan öylesine uzun zamandır belediye başkanlığı görevi yürütüyordu ki belediye başkanı imgesiyle özdeşleşmişti artık. İster yazılı ister sözlü ne zaman belediye başkanı sözcüğünü görseler duysalar yaşlısıyla genciyle tüm kasabalının gözlerinin önünde hemen belediye başkanı ordun canlığını veriyordu. O ve görevi bütünleşmişti. Görevi ona ağır başlılık o da görevine bir sıcaklık kazandırmıştı. Ordanın arkasından ufak tefek kırışık yüzlü sinirli bir kadın olan hanımefendi girdi odaya. Bu adamı her şeyle var edenin onu yaratanın kendisi olduğunu düşünüyordu. Aynı şeyi yeniden yapma olanağı olsa çok daha iyi bir iş gerçekleştirebileceğine emindi. Yaşama boyunca kocasını ya bir ya da iki kez anlamıştı. Ancak kocasının anlayabildiği yönlerini de en ince ayrıntısına gerek tanıyordu. Onun en küçük hisseyi, acısı ya da çingeneliği hiç gözünden kaçmazdı. Buna karşılık adamın düşüncelerini, düşlerini ya da özlemlerini hiç ama hiç anlamazdı. Yine de yaşamında arada sırada da olsa ileriyi gördüğü olmuştu. Hanımefendi belediye başkanının yanından dolanıp elini yakaladı, adamın kulağını kaşıyan parmağını ağzından çekercesine kulağından çekti. ''Söylediğin kadar acıdığına için almıyorum.'' diyerek Doktor Winter'a döndü. ''Kaşlarını düzeltmeme izin vermiyor.'' Belediye başkanı Ordon ''Acıtıyor.'' dedi. ''Peki o görünüşle dolaşmaktan hoşnutsan yapabileceğim hiçbir şey yok.'' Adamın düzgündüren boyun bağını yeniden düzeltti. ''İyi ki buradasınız doktor.'' dedi. ''Kaç kişi gelecek dersiniz?'' Sonra başını kaldırıp bakınca yüzbaşı Bentik'i gördü. Ah, dedi albay. Yüzbaşı Bentik, hayır hanımefendi, dedi. Ben albay için gerekli hazırlıkları yapıyorum. Çavuş, yastıkları alt üst edip resimlerin arkasını araştıran Çavuş, Çabucak Belediye Başkanı'nın yanına gelerek adamın ceplerini yokladı. Yüzbaşı Bentik, onu bağışlarsınız umarım efendim, dedi. Buyrukları yerine getiriyor yalnızca. Yeniden elindeki küçük deftere bir göz atıp, ''Ekselansları'' dedi, ''Sanırım burada ateşli silahlar varmış, İki parça öyle mi?'' Belediye Başkanı Ordon, ''Ateşli silahlar mı?'' ''Ha, sanırım tüfeklerden söz ediyorsunuz'' dedi. ''Evet, bir çiften bir de av tüfeğim var.'' Sonra hoşnutsuzluğunu dile getiren bir yüzle, ''Pek ava çıkmıyorum artık'' diye ekledi. ''Hep çıkacağım diyorum, av meclisime açıldığında da cay veriyorum. Av eskisi kadar tat vermiyor bana.'' Yüzbaşı üsteledi. ''Bu silahlar nerede ekselansları?'' Belediye başkanı yanı savazlayarak anımsamaya çalıştı. ''Şey, sanırım'' karısına döndü, yatak odasındaki dolapta. ''Bastonların yanında değil miydi?'' Hanımefendi, ''Evet'' dedi. Üstelik dolaptaki giysilerin iliklerine dek yağ kokusu sindi. Çavuş bir çifte bir de oldukça süslü omuz askılı bir ah tüfeğiyle döndü. Tüfekleri giriş kapısının yanına dayadı. Yüzbaşı Bentik, ''Hepsi bu. Teşekkür ederim ekselansları. Teşekkür ederim hanımefendi.'' Sonra dönüp Doktor Winter'a hafifçe eğilerek teşekkür ederim doktor dedi. Albay Lenser birazdan gelecek, iyi sabahlar. Bentik hızla ön kapıya doğru yürüdü. Çavuş bir elinde bu iki tüfeği, sağ kolunda da kendi küçük makineli tüfeğini taşıyarak yüzbaşı izledi. Hanımefendi, bir an için albay sandım onu, dedi. Oldukça cana yakın bir genç. Doktor Winter alaycı bir sesle, hayır dedi. Albayın güvenliğini sağlamaya çalışıyor yalnızca. Hanımefendi... Acaba kaç subay gelecek diye düşünüyordu. Sonra Joseph'in utanmadan konuşulanlara kulak kabarttığını görünce kaşlarını çatarak başını salladı. Joseph yarıda bıraktığı ufak tefek işlere dönüp yeniden toz almaya başladı. Hanımefendi, kaç kişi gelecek dersiniz diye sordu. Doktor Winter sert bir hareketle bir koltuk çekip oturdu. Bilmiyorum dedi. Şey, e, Joseph kaşlarını çattı. Şeyi konuşuyorduk, onlara çay mı yoksa bir bardak şarap mı çıkarsak? Kaç kişi olacaklarını bilmiyoruz, bir şey ikram etmezsek olmaz. Doktor Winter başını sallayıp gülümsedi. Bilmiyorum, yıllardır ne kimsenin toprağına zorla girdik, ne de bizim toprağımıza zorla girildi. Neyin uygun düşeceğini bilmiyorum. Belediye başkanı Ordon parmağını kaşınan kulağına sokmuştu yeniden. Şey dedi, bence hiçbir şey ikram etmemeliyiz, halk bundan hoşlanmayacaktır. Onlarla karşılıklı şarap içmek istemiyorum. Hanımefendi bu kez yeniden doktora sordu. Eskiden insanlar, yani önderler, birbirlerine övgeler yağdırıp karşılıklı şarap içmiyorlar mıydı? Doktor Winter başını sallayarak onayladı. Ama o zaman durum farklıydı. Krallarla prensler savaşı, eğlence olsun diye yapıyorlardı. Tıpkı İngilizlerin avcılığı gibi. Tilki öldürüldüğünde bir av şöleni veriyorlardı. Ancak bana sorarsanız belediye başkanı oradan haklı. Halk onun düşmanla karşılıklı şarap içmesinden hoşlanmayabilir. Hanımefendi... ''Halk meydanda müzik dinliyor, eni söyledi.'' dedi. ''Onlar bunu yapabiliyorsa biz neden uygun davranış kurallarını gözetmeyelim ki?'' Belediye başkanı bir an için kıyasa dik dik baktı. Sesi bıçak gibi keskindi. ''Hanımefendi izniniz olursa şarap içmeyeceğiz. Şu anda halkın aklı karışmış durumda. Öylesine uzun süre barış içinde yaşadılar ki savaşa inanmıyorlar. Durumu iyice kavradıklarında şaşkınlıkları yok olacak. Kafalarında her şey yerli yerine oturacak. Beni... Ne yapacağımı bilmeden ortalıkta dolanayım diye seçmediler. Bu sabah kasabanın altı delikanlısı öldürüldü. Belli ki bu durumda av şöleni vermemiz yakışık almaz. Halk spor olsun diye savaşmaz. Bayan Orda hafifçe başını öne yaşamında birçok kez belediye başkanı olarak karşısına çıkmıştı kocası. Kocasıyla belediye başkanını birbirine karıştırmamayı öğrenmişti. Belediye başkanı saatine baktı, Joseph elinde küçük bir fincan kahveyle içeri girdi. Ordun kahveyi alıp dalgın dalgın, teşekkür ederim, dedi. Kahveyi yudumladı. Doktor Winter'a, açık olmam gerek, dedi özür dilercesine. Öyle olmalıyım. Düşmanın kaç adamı var biliyor musunuz? Çok değil, dedi doktor. 250'den yüz elliden çok olduğunu sanmam. Ama hepsinin elinde o küçük makinalı tüfekten var. Belediye başkanı yine kahvesini yudumladı. Yeni bir konuya geçti sonra. Peki ülkenin öteki bölgelerinde durum nasıl? Doktor omuz sirtti. Belediye başkanı umutsuz bir seçtere konuşmayı sürdürdü. ''Hiçbir yerde direnme yok mu?'' Doktor yine omuzlarını siltti. ''Bilmiyorum. Telgraf telleri ya kesilmiş ya da düşmanın eline geçmiş durumda. Hiç, ha Hiç haber yok. Ya bizim delikanlılar askerlerimiz?'' ''Bilmiyorum.'' dedi doktor. Joseph sözle karıştı. Duyduğuma göre yani elinin eşitliğine göre... ''Neymiş o Joseph?'' ''Altı kişi öldürülmüş efendim. Makinalı tüfeklerle.'' Eni üç askerimizin de yaralı olarak tutsak düştüğünü işitmiş. Ama on kişi olmaları gerek, Eni üçünün de kaçtığını duymuş. Belediye başkanı birden dönüp, kaçanlar hangileriymiş? diye sordu. Bilmiyorum efendim, Eni bu konuda bir şey duymamış. Hanımefendi parmağının ucuyla masalardan birinin üzerinde toz yoklaması yaptı. Sonra, Josef... Dedi, geldiklerinde zilin yanından ayrılma. Belki ufak tefek şeyler istememiz gerekir. Ayrıca öbür ceketini giy şu düğmeli olanı Joseph. Bir an düşündü. Bir şey daha var, İşini bitirince odadan çık, ortalıkta dikilip konuşulanları dinlemen kötü izlenim uyandırır. Taşralılık olur bu, tam bir taşralılık. Başüstüne hanımefendi, dedi Joseph. Şarap servisi yapmayacağız Joseph. Ama şu küçük gümüş sigaralıkta birkaç sigara bulundur. ''Ayrıca albayın sigarasını yakarken kibriti ayakkabının altına sürterek çakma, kibrit kutusunu kullan.'' ''Başüstü hanımefendi.'' Belediye başkanı Ordon, ceketinin düğmelerini çözdü, saatini çıkarıp baktı, sonra yerine koyup ceketini yeniden düğmeledi. Ama yukarıdaki düğme boşlukta kalmıştı. Hanımefendi başkanın yanına gelip ceketin düğmelerini düzgün olarak yeniden ilikledi. ''Doktor Winter, saat kaç?'' diye sordu. ''On beş var.'' Çok dakik insanlardır dedi doktor. Tam zamanında burada olacaklar. Gitmemi ister misin? Belediye başkanı oradan kaygılı görünüyordu. Gitmek mi? Hayır hayır kal. Gülmeye çalışarak korkuyorum biraz dedi özür dilercesine. Şey korkmuyorum da sinirliyim. Sonra umarsız bir tavırla çok uzun zamandır düşman elime düşmemiştik. Sustu, çevreye kulak kabarttı. Uzaktan bandonun çaldığı marş duyuluyordu. Hepsi birden sesin geldiği yöne dönerek müziği dinlediler. Hanımefendi, geliyorlar işte, dedi. Umarım bir sürü insan doluşmaz içeri. Çünkü oda yeterince büyük değil. Doktor Winter alarcı bir sesle, hanımefendi, Versailles'deki aynalı salonu ne buyururlar acaba, dedi. Kadın dudaklarını ısırarak çevreye bakındı. Düşmanları şimdiden kafasında odaya yerleştirmeye başlamıştı. Ah, ah, çok küçük bir oda bu, dedi. Bandonun müziği biraz yükselmiş, sonra yine hafiflemişti, kapı hafif hafif vuruldu. Hayda, kim olabilir bu Joseph, gelen her kimse daha sonra gelmesini söyle, şu an çok işimiz var. Kapı yine vuruldu, Joseph gidip kapıyı araladı. Sonra biraz daha açtı. Kül rengi üniformalı, çelik başlıklı ve kolçaklı bir asker göründü eşikte. Asker, Albay Lansır saygılarını sunar, eksedanslarının huzurlarına kabul edilmeydiler, dedi. Joseph kapıyı ardına kadar açtı, çelik başlıklı asker içeri girip hızla odayı gözden geçirdi, sonra yine çekilerek Albay Lansır, diye bildirdi. Çelik başlıklı bir subay girdi içeri, rütbesi ancak omuzlarındaki işaretlerden anlaşılıyordu. Subayın arkasında siyah iş giyseli, ufak tefek bir adam vardı. Orta yaşlıydı albay, kır saçlı, sert bakışlı, yorgun görünüşlüydü. Bir askere yaraşan, dik ve geniş omuzlarına karşılık, gözlerinde sıveden bir askerin boş ve anlamsız bakışlarından en küçük bir iz bile yoktu. Yanındaki adamın başı cavlaktı, pembe pembe yanakları, küçük küçük kara gözleri, etli kalın dudakları vardı. Albay Lanser çelik başlığını çıkardı, eğilerek ekselansları dedi. Bayan Ordon'a doğru dönüp eğildi, hanımefendi dedi. Sonra askere kapıyı örtün onbaşı diye emir verdi. Joseph tezelden kapıyı kapatıp küçük de olsa bir utku kazanmışçasına askere baktı. Lanser soru dolu gözlerini doktora çevirdi. Belediye başkanı Ordon, Doktor Winter dedi. Albay resmi bir görevli mi diye sordu. ''Bir doktor yalnızca efendim. Aynı zamanda kasabanın tarihçisi olduğunu da söyleyebilirim.'' Lancer hafifçe eğilerek doktoru selamladı. ''Doktor Winter'' dedi. ''Saygısızlık olarak almazsanız tarihinizde yepyeni bir yaprak açıldığını belirtmek isterim. Belki de...'' ''Doktor Winter hafifçe gülümseyerek belki de birçok yapraklar açılacaktır'' dedi. ''Albay yanındaki adama doğru dönerek sanırım Bay Koral'ı tanıyorsunuzdur'' dedi. Belediye başkanı George Corral mı? Elbette tanıyorum dedi. Nasılsın George? Doktor Winter çarçabık araya girdi çok resmi bir sesle. Ekselansları dedi. Arkadaşımız George Corral kasabanın düşman eline geçmesine yardımcı olmuş. Belinimetimiz George Corral askerlerimizi bilerek tepelere göndermiş. Soframızın konuğu George Corral kasabadaki tüm silahlarında bir listesini çıkarmış. Dostumuz George Corral. Korul öfkeyle inandığım yola baş koymuşum ben. Onurlu bir davranıştır bu. Dedi. Ordanın ağzı şaşkınlıktan bir karış açılmıştı. Bir süre öyle durduktan sonra umutsuz bir tavırla gözlerini Winter'dan Korula çevirdi. Doğru değil bu dedi. George bu doğru olamaz. Soframda oturdun, birlikte içki içtik. Hastanenin yapımında bana yardım ettin doğru olamaz bu. Gözlerini kırmaksızın Korula bakıyordu. Coral bu bakışa düşmanca gözlerle karşılık verdi. Uzun bir sessizlik oldu sonra belediye başkanının yüzü yavaş yavaş gerildi gövdesi kaskatı kesilmişti. Resmi bir tavırla Albay Lanser'a dönüp "Bu beyefendinin yanında konuşmak istemiyorum." dedi. "Korul, burada bulunmak hakkım." dedi. "Öbürleri gibi askerim ben de. Bir tek üniformam yok." Belediye Başkanı "Bu beyefendinin yanında konuşmak istemiyorum." diye yenilidi. Albay Lanser "Şimdi bizi yalnız bırakın lütfen Bay Korul." dedi. Korul "Burada bulunmak hakkım." dedi yeniden. Lanser kesin bir sesle ''Burayı terk edin lütfen Bay Korul diye yineledi. Üstlerinizin buyruğuna karşı mı çıkıyorsunuz yoksa? Şey, hayır efendim. Lütfen gidin Bay Korul dedi Albay Lancer. Korul belediye başkanına öfkeli gözlerle baktı sonra dönüp hızlı dışarı çıktı. Doktor Winter yüzünde gülücükler saçarak tarihimde bir paragraflık yer tutacak önemli bir olay bu. Albay Lancer doktora kızgın kızgın baktı ama sesle çıkarmadı. Tam o sırada sağdaki kapı açıldı. Saman rengi saçlarıyla gözleri küp kırmızı olmuş Eni, öfkeli yüzünü içeri uzattı. "Arka avluda askerler var hanımefendi, orada dikilmiş duruyorlar." Bayan Ordun buz gibi bir sesle, "Eni, söyleyeceğin bir şey varsa Ruzefe anlat. Oylesin bize." dedi. "İçeri girmeye çalışıp çalışmayacaklarını nereden bilecektim?" dedi Eni. "Kahvenin kokusunu aldılar." Eni Çek hanımefendi diyerek çekildiğini albay oturabilir miyim dedi sonra açıklama yaptı günlerdir birdir hem uyku girmedi gözümüze belediye başkanı uykudan uyanır gibi evet dedi elbette buyurun oturun albay hanımefendiye baktı hanımefendi oturduktan sonra yorgunluğunu dile getiren bir hareketle koltuğa çöktü belediye başkanı hala uyur gezer gibi ayakta duruyordu. Albay elimizden geldiğince iyi geçinmek istiyoruz, diye söze başladı. Görüyorsunuz efendim, bu olay her şeyden önce ticari bir girişime benziyor. Buradaki kömür madenine ve balıklara gereksinim duyuyoruz. Olabildiğince az sürtüşmeye neden olup, dostça geçinmeye çalışacağız. Belediye başkanı, olan bitenden hiç haberimiz yok, dedi. Ülkenin geri kalanı ne durumda? Tümüyle ele geçirildi, diye karşılık verdi albay. Planımız çok kusursuzdu. Hiç direniş olmadı mı? Albay belediye başkanına acama dolu gözlerle baktı. Olmasaydı keşke. Evet direnme oldu ama sonuçta bir sürü kanaktı. Bu harekatı büyük bir özenle planlamıştık. Oradan sorusunu üsteledi. Ama direniş oldu öyle değil mi? Evet ama direnmek aptallıktı. Tıpkı burada olduğu gibi anında yok edildi direnenler. Direnmek aptallıktı çok da üzücüs oldu sonuçları. Doktor Winter belediye başkanının bu konudaki kaygısını paylaşıyordu. Evet dedi aptallıktı ama yine de direndiler. Albay Lanser yalnızca birkaç kişi onlar da öldürüldü diye karşılık verdi. Halk genel olarak çok sakin. Doktor Winter halk olup biteni anlamış durumda değil dedi. Yavaş yavaş anlıyorlar dedi Lensir. Yeniden bir aptallık yapmayacaklardır. Boğazını temizledi sesi sertleşti. Şimdi efendim hemen konumuza girelim. Gerçekten çok yorgunum. Ama uyumadan önce gerekli düzenlemeleri yapmam gerekli. Koltuğunda öne doğru eğilerek, askerden çok mühendisim ben dedi. Bu olayda bir yere ele geçirmekten çok mühendislikle ilgili bir iş. Kömürün çıkarılıp gönderilmesi gerekiyor. Teknisyenlerimiz var. Ama bu halkı da madeni işletmeyi sürdürecektir. Anlamışsınızdır söylediğimi umarım. Sert önlemlere başvurmak istemiyorum. Ordan, evet söyledikleriniz yeterince açık dedi. Ama ya halk madeni işletmek istemezse? Albay umarım isterler dedi. İstemek zorundalar. Bize kömür gerek. Ama ya istemezlerse? İstemeleri gerek. Uysal bir halk gördüğüm kadarıyla başlarına dert açılsın istemeyeceklerdir. Belediye başkanının yanıtını bekledi ama hiçbir karşılık alamayınca öyle değiller mi efendim diye sordu. Belediye başkanı oradan dudaklarını büzerek bilmiyorum efendim dedi. Kendi hükümetlerinin yönetimi altında çok uy saldırlar. Sizin yönetiminiz altında ne yapacaklarını bilemem. Burası hiç düşman çizmesi altına girmemiş bir topraktır. 400 yıldır başımıza buyruk yaşıyoruz. Albay bunu biliyoruz dedi çarçabuk. Bu nedenle hiç yönetiminizde karışmaya niyetimiz yok. Belediye başkanlığını sürecek. Buyrukları siz vereceksiniz. Ceza ve ödül dağıtma işi sizin yetkinizde kalacak. Böylelikle halk sorun yaratmayacak. Belediye başkanı Ordon, Doktor Winter'a baktı. Sen ne düşünüyorsun? Bilmiyorum, dedi Doktor Winter. Olacakları izlemek ilginç olacak. Bence bir sürü sorun çıkacaktır ortaya. Bu hak gerektiğinde çok acımasız olabilir. Belediye başkanı Ordon, ben de bilmiyorum, dedi. Albaya döndü. Ben de bu insanlardan biriyim komutan. Ama yine de ne yapacaklarını bilmiyorum. Belki siz biliyorsunuzdur. Ya da belki sizin ve bizim bildiklerimiz dışında bir şeyler olur. Bazı insanlar atanmış önderleri onaylayıp onlara boyun eğerler. Ama beni halkım seçti. Beni onlar belediye başkanı yaptılar. Bu görevden de onlar alabilir. Sizinle işbirliği yaptığımı düşünürlerse belki de görevden alacaklardır beni. Bilemiyorum. Albay onların boyun eğmelerini sağlarsanız onlara hizmet etmiş olacaksınız dedi. Hizmet mi? Evet, hizmet. Onları zarar görmekten korumak sizin göreviniz. Eğer ayak değerlerse başları derde girer. Anlıyorsunuz sanırım. Bu kömüre gereksinmemiz var. Önderlerimiz bu işin nasıl yapılacağını söylemiyorlar bize. Yalnızca kömürü çıkarıp göndermemizi buyuruyorlar. Ama sizin halkınızı kullanmanız gerek. Onları çalıştırmak, böylelikle de güvenliklerini sağlamak zorundasınız. Belediye başkanı ama ya güven içinde olmak istemezlerse diye sordu. O zaman onlar adına düşünmesi gereken sizsiniz. Ordun biraz övünürcesine Halkım başkalarının kendi adına düşünmesinden hoşlanmaz, dedi. Belki de sizin halkınızdan değişikler. Kafam hala karışık ama bundan kesinlikle eminim. Bu arada Joseph içeri girmiş, öne doğru eğilerek ayakta bekliyordu. Bir şeyler söylemek için kıvrandığı belliydi. Hanımefendi, ne var, ne oluyor Joseph, dedi. Gümüş sigaralığı getirsene. Bağışlayın hanımefendi, dedi Joseph. Bağışlayın ekselen sarı. Belediye başkanı ne istiyorsun diye sordu. Eni diye karşılık verdi adam, öfkeden küplere bindi. Hanımefendi, sorun nedir, dedi. Eni, arka avluda askerlerin durmasından hoşlanmıyor. Albay, bir sorun mu yaratıyorlar, diye sordu. Kapının aralığından Eni'ye bakıyorlar, dedi Josef. Eni, bundan nefret eder. Albay, buyrukları yerine getiriyorlar yalnızca, dedi. Kimseye bir zararları dokunmaz. Eni, şey, kendisine bakılmasından nefret eder, dedi Josef. Hanımefendi, Joseph eline dikkat etmesini söyle.'' dedi. ''Josef başlısı efendi diyerek dışarı çıktı. Albayın yorgunluktan gözleri kapanıyordu. ''Bir şey daha var ekselen sırı.'' dedi. ''Kurmaylarınla birlikte burada kalabilir miyiz?'' Belediye başkanı Ordun bir an düşündü. ''Küçük bir yer burası.'' dedi. ''Çok daha geniş, rahat yerler var.'' Joseph elinde gümüş bir sigaralıkla döndü. Kutuyu açıp albaya sigara tuttu. Albay... Bir sigara aldığında Joseph gösterişli bir tavırla sigarayı yaktı. Albay sigaradan derin bir nefes çekti. Konu bu değil dedi. Kurmayların yerel yöneticiyle aynı çatı altında kalması daha yumuşatıcı bir etki yaratıyor. Yani dedi Ordon, halk işbirliği yapıldığını düşünecek öyle mi? Evet öyle sanırım. Belediye başkanı Ordn umutsuz bakışlarını Doktor Winter'a çevirdi. Winter'ın şu anda elinden kuru bir gülümsemeyle karşılık vermekten başka bir şey gelmiyordu. Ordin yumuşak bir sesle, ''Bu onuru geri çevirme olanan var mı?'' dedi. ''Korkarım hayır.'' dedi albay. ''Önderlerimizin buyruğudur bu.'' ''Halk bundan hiç hoşlanmayacak.'' dedi Ordin. ''Hep halktan söz ediyorsunuz. Halk silahsız, halkın söz hakkı yok.'' Belediye Başkanı Ordin başını iki yana salladı. ''Anlamıyorsunuz komutan.'' dedi. Kapıdan öfkeli bir kadın sesi duyuldu. Bu sesi bir gürültü ve bir adamın çığlığı ezledi. Joseph fırtına gibi içeri daldı. ''Enny kaynar su atıyor.'' dedi. Öfkeden kan beynine sıçramış. Odanın dışında sağa sola verilen buyruklarla ayak sesleri duyuldu. Albay Lanser sıkıntılarından kalktı. "Uşaklarınızla söz geçiremiyor musunuz efendim?'' diye sordu. Belediye başkanı ordun gülümsedi. ''Çok az.'' dedi. ''İşler yolunda gittiğinde çok iyi bir aşçıdır Annie.'' Sonra Joseph'e döndü. ''Yaralanan oldu mu?'' diye sordu. Su çok kaynadı efendim. Albay Lanser, görevimizi yapmak istiyoruz yalnızca, dedi. Bu bir mühendislik işi. Açtığınızı yola getirmeniz gerek. Yapamam, dedi ordun. O zaman işten ayrılır. Olağanüstü bir durum bu, işi bırakamaz. O zaman da kaynar su döker, dedi Doktor Winter. Kapı açıldı, eşikte biraz ger durdu. Bu kadını tutuklayacağız mı komutanım? Yaralanan var mı, diye sordu Lanser. Evet efendim, iyice açlandılar. Biri de yandı, kadın elimizde komutanım. Lansır ne yapacağını bilemeden bir sürü askere baktı. Sonra bırakın kadını dedi. Siz de avludan çekilin. Başüstüne komutanım. Kapı askerin ardından kapandı. Lansır kurşuna dizdirebilirim onu deliye tıktırabilirim dedi. O zaman aşçısız kalırdınız dedi oradan. Bakın dedi albay. Biz halkınızla iyi geçirmemiz için buyruk verildi. Hanımefendi özür dilerim efendim dedi. Gidip askerlerin en iyi bir şey yapıp yapmadıklarına bakmalıyım. Sonra odadan çıktı. Lenser ayakta duruyordu şimdi. Çok yorgun olduğumu söyledim size efendim. Biraz uyumak zorundayım. Lütfen herkesin iyiliği için bizimle işbirliği yapın. Belediye başkanı ordan karşılık vermeyince, herkesin iyiliği için diye yineledi Lensir. Olur mu? Ordan burası küçük bir kasabıdır dedi. Bilemiyorum. Halkın aklı karıştı. Benim de öyle. İşbirliği için çabalayacaksınız, değil mi? Ordon başını iki yana salladı. Bilmiyorum. Kasabalı ne yapmak istediğine karar verdiğinde büyük bir olasılıkla ben de bu karara uyacağım. Ama yetkili olan sizsiniz. Ordon gülümsedi. İnanmayacaksınız belki ama söylediğim doğrudur. Yetki kasabalınındır. Nasıl ve niçin olduğunu bilmiyorum ama öyledir işte. Bu sizin kadar hızlı harekete geçemememiz anlamına geliyor. Ama bir kez yön saptandığında hep birlikte hareket ederiz. Aklım çok karışık. Şu anda hiçbir şey bilmiyorum. Lanser bezgin bir sesle umarım birlikte iyi geçinebiliriz. Herkes için çok daha kolay olur bu. Size güvenebileceğimize inanmak istiyorum. Düzeni sağlamak için zor kullanmaktan hoşlanmıyorum. Belediye başkanı Ordon ses çıkarmadı. Umarım size güvenebiliriz diye üsteledi Lanser. Ordon parmağını kulağına sokup elini salladı. Bilemiyorum dedi. Hanımefendi kapıdan içeri girip elinin tepesi iyice atmış dedi. ''Komşuya gitmiş, Kristin'le konuşuyor. Kristin de çok kızgın.'' ''Kristin eniden daha da iyi bir aşçıdır.'' dedi belediye başkanı. İkinci bölüm Albay Lenser'ın karargahı belediye başkanının küçük konağında üst kata yerleşmişti. Karargahda Albay'ın yanı sıra beş subay vardı. Ufak tefek, ürkek görünüşlü, daha çok bir hesap adamı olan Binbaşı Hunter, kendisi hep başkalarına dayanarak yaşadığı için Herkesi ya kendisi gibi bağımlı ya da yaşaması yakışık almayan insanlar olarak görüyordu. Binbaşı Hunter mühendisi. Savaş olmasa onun buyruğuna adam vermek kimsenin aklının dundan bile geçmezdi. Çünkü Binbaşı Hunter adamlarını sayılar gibi diziyor sonra onları toplayıp çıkarıp çarpıyordu. Matematikçiden çok aritmetikçiydi. Ne şakadan anlardı ne de müzikten. Dahası yüksek matematiğin gizemliliğinden payını almıştı değildi. Ona göre insanlar tıpkı altının sekizden ayrılışı gibi boy, kilo ya da renk olarak birbirlerinden ayrılıyorlardı. Başkaca ayırımlar ona göre çok önemsizdi. Birçok kez evlenmişti ama karılarının onu terk etmeden önce sinir hastası olmalarının nedeni bir türlü anlaşılamamıştı. Yüzbaşı Bentik tam bir ev erkeğiydi. Köpeklere, pembe yanaklı çocuklara ve Noel bayramına çok düşkündü. Yüzbaşılığı çoktan geride bırakmış olması gereken bir yaştaydı ama anlaşılması güç bir tutku yoksunluğu nedeniyle bu rütbeye çakılıp kalmıştı. Savaştan önce İngiliz taşra soylularına hayrandı. İngilizler gibi giyinir, İngiliz köpekleri besler, İngiltere'de yapılmış piposuyla Londra'dan özel olarak getirttiği harmanlanmış tütünden içerdi. Bahçeciliği göklere çıkaran, sürekli olarak İngiliz ve Gordon türü av köpeklerin ustalıklarını karşılaştıran o taşra dergilerine aboneydi. Yüzbaşı Bentik tüm dinlencelerinde Sussex'e giderdi. Bu da peşte ya da Paris'teyken kendini İngiliz'e benzetmelerine bayılırdı. Savaş bütün bunları görünüşte değiştirmişti. Ama Yüzbaşı Bentik öylesine uzun bir süre pipo çekmiş baston kullanmıştı ki bunları bir çırpıda bırakamadı. Beş yıl önce bir kez The Times'a Middance'daki çimenlerin yok edilmesine ilişkin bir mektup yazmış. Mektubu Edmund Titchwell Esk diye imzalamıştı. Üstüne üstlük The Times'da bu mektubu yayınlanmıştı. Yüzbaşı Bentik yüzbaşılık için ne yaşlıysa, yüzbaşı Loft da o denli gençti. Yetkin, kusursuz bir yüzbaşıydı yüzbaşı Loft. Yüzbaşılığı yaşıyordu. Hava yerine yüzbaşılığı çekiyordu içine. Yaşamanın her anı askerciydi. Askerlik uğraşında zeytinyağının suyun üzerine çıkışı gibi büyük bir tutkuyla yükseliyordu. Topuklarını ancak dansçıların becerebileceği bir ustalıkla birbirine tokuştururdu. Askerliğin yolunu yordamını tüm inceliğiyle bilir, bilmekle de kalmayıp uygulardı. Askerce davranış kurallarını kendilerinden daha çok bildiği için generaller bile ondan çekinirdi. Yüzbaşı Loft, askerliğin hayvan yaşamındaki en gelişkin evre olduğunu düşünür, buna yürekten inanırdı. Tanrı'yı düşünecek olsa, onu yılda birkaç kez sevmenlerinin mezarlarına çelenk koyan, savaş anılarıyla yaşayan, yaşlı, apak saçlı, onurlu bir emekli general olarak canlandırırdı gözünde. Tüm kadınların üniformaya vurgun olduklarına inanırdı. Bunun tersinin olabileceği aklının ucundan bile geçmezdi. Olaylar olağan akışını sürdürürse... 45 yaşına geldiğinde Tuğgener olacaktı. Uzun boylu, soluk yüzlü, dantelli güzel şapkaları olan erkeksi kadınların ortasına çekilmiş resimleri gazetelerde yayınlanacaktı. Teğmen Prakal ile Teğmen Tondır, üniversite mezunu çiçeği burnunda gençlerdi. Günün politik anlayışıyla iyice yoğrulmuşlardı. Bir üstün insanın bulguladığı, yarattığı o büyük yeni düzene yürekten inanıyorlardı. Bu öylesine büyük bir düzendi ki sonuçlarını sınayarak doğrulama gereğini bile duymuyorlardı. Gözleri bir anda sulanan ya da çabucak öfkelenen duygulu gençlerdi bunlar. Teğmen Prakıl cep saatinin kapağının altında mavi atlas kumaş parçasına sarılı bir tutam saç saklıyordu. Saç telleri sürekli olarak dağılıp saatin çarkını tıkadığı için zamanı öğrenmek amacıyla bir de kol saati kullanıyordu. Prakıl dans için eşi bulunmaz bir kavalyeydi. Yürek yüzlü bir gençti. Yine de önderi gibi kaşlarını çatabilir, önderi gibi kuluçkaya yatmış tavuk benzeri derin düşüncelere dalabilirdi. Göz sanattan tiksiniyordu. Bir sürü tabloyu kendi elleriyle parçalamıştı. Mehaneye gittiğinde yanında bulunanların kara kalem resimlerini yapardı. Kimi kez bu resimler öylesine başarılı olurdu ki, arkadaşları ona sanatçı olması gerektiğini söylerdi sık sık. Prickle'ın bir sürü Sarış'ın kız kardeşi vardı. Onlarla kıvanç duyardı. Öyle ki bir kezinde kardeşlerinin aşağılandığını düşünüp ortalığı karıştırmıştı. Kardeşler bundan pek hoşlanmamıştı. Birinin tutup bir şeyler kanıtlamaya kalkışmasından bu kanıtlama işinde de pek zorluk çekmemesinden korkmuşlardı. Teğmen Prakıl görev dışındaki tüm zamanını Teğmen Tandar'ın sarışın kız kardeşini ayartmayı düşünerek geçiriyordu. Teğmen Tandır'ın kız kardeşi Teğmen Prakıl'ın tersine saçını başını dağıtmayacak, daha yaşlı erkeklerle ilişki kurmaya can atan tombulca oynak bir kızdı. Teğmen Tandır soylu genç erkeklerin yoksul kızlara duyduğu kusursuz yüce aşkı düşleyen, yüreği hüzün dolu bir ozandı. Düşgücü ancak yaşam deneyimince geniş olan tam bir romantikti. Kimi kez düşlerinde yarattığı esmer kadınlara içinden bir koşukla seslenirdi. Tüm özlemi savaş alanında ölmekti. Geride gözleri yaşlı ana babası, başucunda da yiğit ana gözleri buğulu önder olacaktı. Ölümünü sık sık düşlerinde canlandırırdı. Batan güneşin örgün ışığı kırık dökük askeri gelişlerde yansırken çevresinde sesi soluğu çıkmayan başları önlerine düşmüş adamları, kocaman bir bulutun üzerinde iri göğüslü valkiriler... Dipnot, Valkyri'ler, İskandinav, Bilgelik, Tarım, Şehir ve Savaş Tanrısı Odin'in habercileri, atlı silahlı savaşçı bakireler. Dört nala kalkmış, analarla metresler tek bir bütün olmuşlar, bu arada gerilerde Wagner'ın müziğini çağrıştıran bir gök gürültüsü gümbür demekti. Ölürken söyleyeceği sözleri bile hazırlamıştı Tandır. Kurmaylar kurulunu oluşturan subaylar bunlardı işte. Her biri savaşı çocukların tavşan kaç, tazı tut oyunu gibi görüyordu. Binbaşı Hunter, savaşı evine, şöminesinin başına dönebilmek için yapılması gerekli bir aritmetik ödevi olarak düşünüyordu. Yüzbaşı Loft'a göre savaş iyi yetiştirilmiş genç bir erkeğe en yaraşan uğraştı. Teğmen Preckle ile Teğmen Thunder için hiçbir şeyin gerçek olmadığı düşsel bir evrendi savaş. Savaşları da o zamanı değil hep oyun gibi olmuştu doğrusu. Yetkin silahlar, hazırlıksız, silahsız düşmanlara karşı kusursuz bir planlama. Hiç yenilgi yüzü görmemişlerdi, yitirdikleri şey çok azdı. Herkes gibi koşullar zorladığında onlar da korkak ya da yürekli olabilirlerdi. Savaşın uzun bir gelecekte gerçekten ne olduğunu içlerinde bir tek albay Lanser biliyordu. Lanser, 20 yıl önce Belçika ve Fransa'da bulunmuştu. Bildikleri, savaşın ihanet, kin... Yeteneksiz generallerin her şeyi Arap saçına sevilmesi, işkence ve ölüm, hastalık ve bezginlik olduğunu, sona erdiğinde de yeni bıkkınlıklar ve kimler dışında hiçbir şey değiştirmediğini aklına getirmemeye çalışıyordu. Lancer kendi kendine verilen buyrukları yerine getirmekte yükümlü bir asker olduğunu söylüyordu. Soru sorması ya da düşünmesi istenmiyordu ondan. Görevi verilen buyrukları yerine getirmekti yalnızca. Geride kalan savaşın acı dolu anılarını, bu savaşın da ondan değişik olmayacağına ilişkin sarsılmaz inancını kafasından kovmaya çalışıyordu. Günde elli kez bu değişik olacak diyordu kendi kendine. Bu çok değişik olacak. Geçit töreninde, kalabalıklarda, futbol maçlarında, savaşta biçimler belirginliğini yitirir, gerçekler gerçek dışı olur, insanın düşünce yetisini yoğun bir sis örtüsü kaplar. Gerilim, coşku, bıkkınlık, devinim... Tümü birbirine geçerek kül rengi tek bir büyük düşe dönüşürler. Öyle ki bu düşten ayrıldığında insanları nasıl öldürdüğünü, onları öldürme buyrunu nasıl verdiğini anımsamazsın bile. Sonra bu olaya tanık olmamış başkaları bu olayın nasıl olduğunu anlatırlar sana. Sen de, evet anlaşılan öyleydi dersin, belli belirsiz. Bu kurmaylar topluluğu belediye başkanı konutunun üst kadındaki üç odayı almıştı. Portatif yataklarını, battaniyelerini, eşyalarını yatak odalarına yerleştirmişlerdi. Yatak odalarının yanında giriş katındaki konuk odasının tam üstündeki odayı da bir tür subay kulübüne çevirmişlerdi. Oldukça gösterişsizdi bu lokal. Odada birkaç koltuk, bir de masa vardı. Burada mektup yazıyorlar, gelen mektupları okuyorlardı. Birbirleriyle konuşuyorlar, kahve içiyorlar, türlü tasarlar yapıyorlar, dinleniyorlardı. Pencerelerin arkasındaki duvarları inek... Göl, küçük, çiftlik evlerini konu alan resimler dolduruyordu. Pencereden bakıldığında kıyıya gemilerin bağlandığı, kömür mavnalarının yanaştığı, yüklendiği, sonra da denize açıldığı rıhtıma doğru uzanan kasaba kuş bakışı görülebiliyordu. Subaylar ortadaki alandan kıvrılarak deniz kıyısına ulaşan kasabayı, körfezde demirlemiş yelkenleri sarılı balıkçı teknelerini görebiliyor, kumsalda kurutulan balıkların pencereden odaya dolan kokusunu duyabiliyorlardı. Birinci kaset birinci yüzün sonu. Duyulan kokusunu duyabiliyorlardı. Birinci kaset birinci yüzün sonu. Duyulan kokusunu duyabiliyorlardı. Birinci kaset birinci yüzün sonu. Duyulan kokusunu duyabiliyor. ay battı Steinbeck. Birinci kaset ikinci yüz. Odanın tam ortasında büyük bir masa vardı. Binbaşı Hunter, masanın başında oturuyordu. Kucağındaki resim tahtasının bir yanına masaya dayamış, elinde T ve gönye ile yeni bir yan demir yolu hattının tasarımı üzerinde çalışıyordu. Resim tahtası bir türlü düzgün durmuyor, bin da giderek öfkeleniyordu. Başını çevirip omzunun üzerinden ''Preckle'' diye seslendi. ''Teymen Preckle'' Yatak odasının kapısı açıldı, yüzünün yarısı sabun köpüğüyle kaplı teğmen odadan çıktı. Elinde tıraş fırçası vardı. ''Buyurun'' dedi. Binbaşı Hunter önündeki çizim tahtasını sağa sola oynattı. ''Şu benim tahtanın ayakları eşyaların arasından çıkmadı mı?'' ''Bilmiyorum efendim.'' dedi Prakıl. ''Bakmadım.'' ''Tamam şimdi bak öyleyse oldu mu?'' ''Bu ölgün ışıkta çalışmak yeterince ders zaten. Mürekkeplemeden önce bunu yeniden çizmem gerekecek.'' Prakıl ''Tıraşımı bitir bitirmez bakarım.'' dedi. Hunter sinirli bir sesle ''Bu yan yol senin görünüşünden daha önemli.'' dedi. Bak bakalım oradaki yığının altında golf çantasına benzeyen bir kılıf var mı? Yelken bezinden bir kılıf. Prickle yatak odasına girdi. Sağdaki kapı açıldı bu arada. Yüzbaşı loft göründü kapıda. Çelik başlığı başındaydı. Göğsünde bir dürbün, belinde silahları, her yanından da bir sürü küçük deri torbalar sarkıyordu. Odaya girer girmez üzerindekileri çıkarmaya başladı loft. ''Şu bentik gerçekten kaçık.'' dedi. Sokak tam ortasında, nöbeti başında, kışla kepiyle giderken gördüm onu. Loft dürbünü masanın üzerine koydu. Sonra dürbünün yanına çelik başlığını, gaz maskesi torbasını yerleştirdi. Masanın üstü askeri araç gereçlerle dolmuştu. ''Hunter, bunları buraya bırakma.'' dedi. ''Görmüyor musun, çalışıyorum.'' ''Niye kep giymeyecekmiş ki? Ortalık süt liman.'' ''Bu teneke parçasından ben de bıktım. Hem çok ağır, hem de insan çevresini göremiyor.'' Loft soğuk bir sesle, ''Çelik başlığı çıkarmak doğru olmaz.'' dedi. ''Halkın üzerinde olumsuz bir etki uyandırır. Askeri düzeni, bunun gerektirdiği canlılığı yansıtmak zorundayız. Askerci kuralları çiğnemememiz gerekir. Bunları gözetmezsek, kardeşeyi kendi ağzımızla çağırmış oluruz.'' ''Hunter, nereden çıkarıyorsun bunu?'' Dedi, Loft duruşunu biraz daha dikleştirdi, dudakları söylediklerine olan sarsılmaz inancını pekiştirecek biçimde inceldi. Bu kesin görüşleri nedeniyle hemen hemen herkesin yüreğinde Loft'un burnuna okkalı bir yumruk kondurma isteği uyanması kaçınılmazdı. Bunu ben uydurmuyorum, X-12 yönergesinde ele geçirdiğimiz ülkelerdeki askeri tutum ve davranışlarla ilgili buyrukları aktarıyorum, dedi. Siz diye başlayan sözünü sürdürecekken bu başlangıcı değiştirerek, Herkes X-12'yi dikkatli okumalıdır, diye ekledi. Hunter acaba onu yazan her kimse hiç ele geçirilmiş bir ülkede bulunmuş mu? Dedi. Bu adamlar kuzu gibi, iyi yürekli, uysal bir halk. Preckle kapıda göründü. Yüzünün yarısı hala tıraş sabunuyla kaplıydı. Elinde kahverengi keten bir tulum vardı. Teğmen da onun arkasındaydı. Preckle bu mu? diye sordu. ''Evet, onu açıp kuruver lütfen.'' Prickle ile Tandır ayakları açmaya koyuldular. Sonra sağlamlığını sınayıp Hunter'ın yanına koydular. Binbaşı tahtasını üç ayağın üzerine yerleştirip üstten sıkıştırdı. Sağ sola oynatarak tahtayı düzeltti. Sonunda hırıldayarak tahtanın önüne oturdu. Yüzbaşı Loft, ''Yüzünüzde sabun olduğunu biliyor musunuz Taymen?'' dedi. ''Evet efendim.'' dedi Prickle. Binbaşım üç çölge ayağı getirmemi emrettiğinde tırış oluyordum.'' Eşindüs yüzünü silsen iyi olur, dedi Loft. Albay görebilir seni. Onun bunu aldıracağını sanma, böyle şeyler önemsemiyor. Tandır, Hunter'ın omzunun üzerinden eğilmiş, adamın yaptığı tasarıma bakıyordu. Loft, belki aldırmaz ama yine de doğru olmaz böyle dolaşma, dedi. Freckle bir mendil çıkarıp çenesindeki sabunu sildi. Tandır binbaşının tahtasının köşesindeki küçük bir çizimi gösterdi. Çok güzel bir köprü bu binbaşım, ama nereye kuracağız onu? Hunter önce çizime, sonra da omzunun üzerinden Tandır'a baktı. Ha, bu bizim kuracağımız köprü değil. Yapacağımız işle ilgili çizim şu. Peki bu köprü nereden çıktı öyleyse? Hunter biraz sıkılmış gibiydi. Ee, şey, evde arka bahçede bir demir yolu yapmıştım. Bir ırmak ağzını köprüyle bağlayacaktım. Yolu ırmak ağzına kadar getirdim ama köprüyü yapmaya bir türlü zaman bulamadım. Evden uzaktayken hiç değilse bu işi kağıt üzerinde çözmeye düşünmüştüm de. Teğmen Prakıl cebinden katlanmış bir gazete yaprağı çıkardı, açtı, kaldırıp baktı. Bacakları ortalıkta güzel giysili, uzun kirpikli, dolgun gövdeli, sarışın bir kızın resmiydi bu. Bacaklarında siyah file çoraplar vardı. Çoraplar incecik bir korsaya bağlanıyordu. Sarışın güzel, elindeki siyah dantelli bir yerpazenin üzerinden bakıyordu. Teğmen Prakıl resmi kaldırıp, işte kız diye buna dönüştü değil mi? dedi. Teğmen Tandır eleştirici bir bakış atıp, Hoşlanmadım ondan, dedi. Nesini beğenmedin? Yalnızca hoşlanmadım, o kadar, dedi Tandır. resmi niye saklıyorsun? Bu kızdan hoşlanıyorum, dedi Prakıl. Bahse girerim, sen de bayıldın ona. Hiç hoşlanmadım, dedi Tandır. Elinde olsa onunla karıştırmayacağını mı söylemek istiyorsun, diye sordu Prakıl. Tandır, evet, dedi. Eh kaçın, tekisin sen öyleyse, dedi Prakıl. Perdelerden birine doğru yürüdü. Kızı buraya asacağım, sen de karşısına geçip kuluçkaya yatarsın. Sonra resmi perdeye ineledi. Yüzbaşı Loft'un kolları masadan topladığı araç gereçlerle dolmuştu. Sanırım burada pek yakışık almaz bu resim Teğmen. Kaldırsanız iyi olur. Buralılar üzerinde olumlu bir izlenim uyandırmaz. Hunter başını tahtasından kaldırıp baktı. Neymiş o? Gözleriyle resmi taradı. Bu da kim? diye sordu. Sanatçı diye yanıtladı Prackel. Hunter kıza dikkatle baktı. Aa onu tanımıyor musun? ''Tandır, yosmanın teki'' dedi. ''Hunter, demek tanıyorsun onu, öyle mi?'' Preckle gözlerini dikmiş, Tandır'a bakıyordu. ''Söyle bakalım, orospu olduğunu nereden biliyorsun?'' ''Orosbu'ya benziyor da ondan'' dedi Tandır. ''Tanıyor musun onu?'' ''Hayır, tanımakta istemiyorum.'' Loft söze karıştığında Preckle, ''Öyleyse nereden biliyorsun?'' Demek üzereydi, Loft bu resmi ortadan kaldır dedi. İstiyorsan onu yatağının başucuna asabilirsin ama bu oda resmi bir yer. Breckle ona karşı çıkacakmış gibi bakıyordu. Tam sözle başlayacakken yüzbaşı Loft, bu bir emirdir Teğmen, dedi. Bunun üzerine eli kolu bağlanan Breckle kağıdı katlayıp yeniden Cem'e yerleştirdi. Neşeli görünmeye çalışarak konuyu değiştirmek istedi. Bu kasabada gerçekten güzel kızlar var, dedi. Buraya iyice yerleşelim, her şey yoluna girsin, hemen birkaç ile tanışacağım. Lost X12 yok iyi olur dedi. Kadınlarla ilişkiler konusunda bir bölüm var. Sonra elinde torbaları, dürbünü ve donanımı ile dışarı çıktı. Hunter'ın omzunun üzerinden tahtaya bakmayı sürdüren Tayman Tandır, çok akıllıca bir iş bu dedi. Yani kömür taşıyan arabaların madenden çıkıp doğrudan gemilere ulaşması. Hunter yavaş yavaş yaptığı işten uzaklaşarak işi hızlandırmamız gerektiğiye karşılık verdi. Kömürü hiç zaman geçirmeden yükleyip göndermek zorundayız. Büyük bir iş bu. Halkın ağırbaşlı ve uysal olması da büyük bir şans doğrusu. Loft eli kolu boşalmış olarak odaya döndü. Pencerenin önünde durup limana, kömür madenine doğru baktı. Uysal ve ağırbaşlılar çünkü biz de ağırbaşlı ve uysal davranıyoruz. Sanırım bundan kendimize de bir pay çıkarabiliriz. Tutum ve davranışlarımız üzerinde ayak dirememin sebebi bu. Yönetmelikler büyük bir özenle hazırlanmıştır. Kapı açıldı, albay lenser ceketini üzerinden çıkararak içeri girdi. Kurmayları çok kötü olmamakla birlikte yine de yeterince saygılı biçimde ve askeri kurallara uygun olarak selamladılar albayı. Lancer, yüzbaşı Loft dedi. Gidip Banticon'un nöbetini alır mısınız? Pek iyi değil, başı dönüyormuş. Başlısuna efendim, dedi Loft. Bu arada size nöbetten yeni döndüğümü anımsatabilir miyim komutanım? Lanser adamı dikkatle inceledi. ''Nöbeti alma konusunda bir sıkıntınız yoktur umarım yüzbaşı.'' ''Kesinlikle hayır efendim. Kayıt için belirtmiştim yalnızca.'' Lanser gevşeyip gülümsedi. ''Kayıtlarda adınızın geçmesini istiyorsunuz öyle mi?'' ''Bunun hiçbir zararı olmaz efendim.'' ''Yeterince adınız geçtiğinde de'' diye sürdürdüğü sözünü Lanser, ''Göğsünüzde küçük bir madalya sallanacak.'' ''Bunlar askerlik uğraşındaki kilometre taşlarıdır efendim.'' Lancer içini çekti. Evet, sanırım öyledir ama gelecekte anımsayacaksınız, onlar olmayacak yüzbaşı. Başlayın, anlayamadım, diye sordu Loft. Ne demek istediğimi daha sonra anlayacaksınız, belki. Yüzbaşı Loft hızla donanımını takınırken, Evet efendim, dedi, sonra dışarı çıktı, düzenli adımları tahta merdivenlerde tok bir ses çıkarıyordu. Lancer adamın gidişini bıyık altından gülümseyerek izledi. Durgun bir sesle, işte anadan doğma bir asker, dedi. Hunter başını kaldırdı, kalemini dengeledi ve anadan doğma bir eşek, dedi. Yok, hayır, dedi Lanser. Politikacı olan bir sürü insan gibi o da asker. Genel kurmaya geçmesi çok zaman almayacak. Savaşa tepeden bakıyor. Böylelikle de savaşı hep sevecektir. Teyman Prakıl, savaş ne zaman sona erecek sizce komutanım, dedi. Sona ermek mi? Sona ermek mi? Ne demek istiyorsun? Temen Prickle sözünü sürdürdü. Ne zaman kazanacağız? Lancer başını iki yana salladı. Ah bilmiyorum. Düşmanın dünyadan kökü hala kazınmadı. Ama onları yalayıp yutacağız, dedi Prickle. Lancer öyle mi? Dedi. Öyle değil mi? Evet, evet. Hep yalayıp yutarız düşmanı. Prickle coşkuyla şey dedi, ortalık düzene girerse Noel'de izine çıkabilir miyiz? Bilmem dedi Lensir. bu konuda emirler memleketten gelir. Nerede memleketine mi gitmek istiyorsun? Bir şey isterim elbette. Gidersin belki dedi Lensir. Belki gidersin. Teğmen savaş bittikten sonra burayı boşaltmayacağız değil mi komutanım diye sordu. Bilmiyorum dedi albay neden sordun? Şey dedi Tan'dır güzel bir ülke burası insanları çok iyi adamlarımız bazılarımız yani buraya yerleşmek isteyebilir. Lanser şakacı bir sesle. Sonunda hoşlandığım bir yer buldun anlaşılan, dedi. ''Şey'' dedi Tandır, ''verimli tarım alanları var burada. Dördü beşi birleştirilirse güzel bir çiftlik meydana gelir.'' ''Görünüşe göre memlekette aileden kalma toprağın yok, öyle mi?'' diye sordu Lanser. ''Hayır komutanım, artık yok. Enflasyon elde avuçta ne varsa silip süpürdü.'' Lanser çoluk çocukla konuşmaktan sıkılmıştı biraz. ''Şey, neyse, savaş hala sürüyor. Hala kömür çıkarmamız gerek.'' ''Şu sene çiftliği kurmadan önce savaşın bitmesini beklemeyi ne dersin? Bu konuda buyruklar tepeden gelir, yüzbaşı lofta başvurursanız o sizi aydınlatacaktır.'' Sizi değişti. ''Hunter'' dedi. ''Çelik yarın geliyor, bu hafta yolların yapımına başlayabilirsin.'' Kapı vuruldu. Bir nöbetçi başını içeri uzatıp ''Bay Korrell sizinle görüşmek istiyorum komutanım'' dedi. ''Gönder içeri'' dedi albay. Odadakilere dönüp ''Buradaki ön hazırlıkları yapan adam, başımıza dert olabilir.'' ''Tandır, görevini iyi yaptı mı?'' diye sordu. ''Evet yaptı ama artık halkın gözünden düştü iyice. Bakalım bizim gözümüzde durumu ne olacak?'' ''Tandır, ödül hak etmiş bu kesin'' dedi. ''Evet'' dedi Lensir. ''Hak ettiği ödülü istemeyeceğini de sanmayın.'' Kor'un ellerini oluşturarak içeri girdi. Çevreye buram buram iyi niyet ve dostluk duyuları saçıyordu. Üzerinde hala siyah iş giysisi vardı ama başına beyaz bir sargı parçası yerleştirilmişti. Sargı, saçına çaprazlamasına yapıştırılmış bir yara bandıyla tutturulmuştu. Odanın ortasına doğru ilerleyip, Günaydın albay, dedi. Sizi dün alt kattaki o gürültü patırtıdan sonra aramam gerekiyordu. Ama ne çok işiniz olduğunu biliyordum. Albay, günaydın, dedi. Sonra elini odada dolaştırarak, Kurmaylarım Bay Coral, diye ekledi. Çakı gibi delikanlılar, dedi Coral. Çok iyi iş yaptılar. Eh, ben de elimden geldiğince onların başarıya ulaşmalarına katkıda bulundum. Hunter başını tahtasına indirdi, mürekkepli bir kalem aldı, mürekkebe batırdı, çiziminin üzerinden mürekkeple geçmeye başladı. Lancer, çok başarılı oldunuz, dedi. Yine de o altı adamın ölmesine neden olmasaydınız keşke. Askerler kasabaya dönmeseydi, daha iyi olurdu. Coral ellerini iki yana açıp rahat bir sesle, altı adam bu büyüklükte, üstelik bir de kömür madeni olan bir kasaba için büyük bir yetik değil, dedi. Lancer's sert bir sesle işi çözümleyecek olursa insanları öldürmeye karşı değilim." dedi. "Ama kimi kez insanları öldürmemek daha iyi olur." Koral subayları inceliyordu. Yanlarda duran teğmenlere baktı. "Sonra e acaba olanak varsa baş başa görüşebilir miyiz Albayım?" dedi. "Evet öyle istiyorsanız elbette. Temen Brackel, Temen Tanner lütfen odanıza gider misiniz?" Sonra Karol'a dönüp, binbaşı Hunter çalışıyor, çalışırken konuşulanları işitmez o. Hunter başını tahtasından kaldırıp, ses çıkarmadan gülümsedi, sonra yine işine koyuldu. Genç teğmenler odadan çıktılar, teğmenler çıkar çıkmaz, evet işte baş başa kaldık, dedi Lanser, oturmaz mısınız? Sağ olun efendim, dedi Karol, masanın başına oturdu. Lanser, Karol'un başındaki sargıya bakıp, damdan düşercesine, demek daha şimdiden öldürmeye kalkıştılar sizi öyle mi, diye sordu. Korun parmaklarıyla sargıya dokundu. Ha bu mu? Bu sabah tepedeki bir taş düştü başıma. Taşın kasten atılmadığına emin misiniz? Ne demek istiyorsunuz? Diye sordu Korun. Buralılar çok yumuşak insanlardır. Yüzyıllardır savaş yüzü görmediler. Dövüşmeyi bile unuttular. E, eh, siz de onlarla birlikte yaşadınız dedi albay. Elbette daha iyi bilirsiniz. Korun'a doğru yaklaştı. Ama eğer güvencedeyseniz bu insanlar dünyadaki öbür insanlara hiç benzemiyor demektir. Daha önce başka ülkeleri ele geçirme işinde bulundum. 20 yıl önce Belçika'daydım, sonra da Fransa'da. Sözlerinin daha iyi anlaşılmasını istercesine başını salladı. Boğuk bir sesle, iyi iş becerdiniz, dedi sonra. Size teşekkür borçluyuz, yaptıklarınızı raporunda belirttim. Sağ olun efendim, dedi korun elimden geleni yaptım. Lanser biraz bezgin bir sesle, e evet efendim şimdi ne yapmak istersiniz, dedi. Başkente dönmek ister misiniz? Eğer ivedilikle gitmek isterseniz, kömür mavnalarından biriyle gönderebiliriz. Yok beklemek isterseniz, bir destroyerle gönderebilirsiniz. Korul, ama dönmek istemiyorum ben, burada kalacağım, dedi. Lenser kısa bir süre sonra, Coral'ın sözlerini düşündü. Sonra biliyorsunuz, burada adamlarımın sayısı çok kısıtlı. Size iyi bir koruma görevlisi veremem, dedi. Ama koruyucu falan gereksinimim yok ki benim. Buralıların şiddetten hoşlanmayan insanlar olduğunu söyledim size. Lancer bir an için adamın başındaki sargı bezine baktı, Hunter bakışlarını önündeki tahtadan kaldırarak, başınıza bir çelik başlık getirseniz iyi olur, dedi. Sonra yine işine döndü. Corden koltuğunda öne doğru eğilerek, sizinle özel olarak konuşmak istediğim bir konu var albay, dedi. Size sivil yönetimde yardımcı olabileceğimi düşünüyorum. Lancer topukların üzerinde dönerek pencereye doğru yürüdü, dışarıya baktı. Sonra geri dönüp yumuşak bir sesle, ''Aklınızdan geçenler nedir?'' diye sordu. ''Şey, e, güven duyacağınız bir sivil yöneticiniz olmalı.'' Düşündüm ki, belediye başkanı Ordon görevinden alınıp, e, ''Şey, bu görevi ben üstlenirsem sivil yönetim askeri yönetim uyum içinde olacaktır.'' Lancer'ın gözleri büyüyüp parlar gibi oldu. Korula iyice yaklaşıp sert bir sesle, ''Buna raporunuzda değinmiş miydiniz?'' dedi. Ee, ''Evet, doğal olarak görüşlerim belirttiğim bölümde değindim bu konuya.'' diye karşılık verdi Korun. Lanser adamı sözünü kesti. ''Buraya geldiğimizden bu yana kasabalılardan biriyle konuştunuz mu? Belediye başkanı dışında biriyle.'' Ee, ''Hayır, görüyorsunuz şaşkınlığı hala üzerlerinden atamadılar, bunu beklemiyorlardı.'' Korun hafifçe güldü. ''Hayır efendim, kesinlikle böyle bir şey beklemiyorlardı.'' Ama Lansır üsteledi. Öyleyse neden düşündüklerini, akıllarından neler geçtiklerini bilmiyorsunuz değil mi? Şey şaşkınlar dedi Koruz. Şey gibi uyur gezer gibiler. Sizinle ilgili düşüncelerini biliyorsunuz değil mi? Diye sordu Lansır. Birçok dostum var burada herkes sanıyorum. Bu sabah dükkanınızdan alışveriş yapan oldu mu? Kuşku yok ki işler durgun diye yanıtladı Koruz. Kimse bir şey almıyor. Lansır bizden gevşemişti. Bir koltuğa doğru gidip oturdu, bacak bacak üzerine attı, durgun bir sesle, göreviniz çok zordu, dedi. Üstelik büyük bir yüreklilik de gerektiriyordu. Karşılığında büyük bir ödül verilmesi gerek. Sağ efendim. Zamanla sizden tiksinmeye başlayacaklar, dedi albay. Bunu göğüsleyebilirim efendim, ne de olsa düşmanlarımız onlar. Lancer konuşmadan önce uzun bir süre duraksadı, sonra yumuşak bir sesle, ''Bizim saygımızı bile kazanamayacaksınız.'' dedi. Horun heyecanla ayağı fırladı. ''Bu önderin sözlerine aykürü.'' dedi. Önder tüm görevlerin eşit saygınlıkta olduğunu söylemiştir. Lancer ağır ağır konuşarak sözlerini sürdürdü. ''Büyük bir ödülle onurlandırılmanız gerek.'' dedi. Bir an için sustu, sonra toparlandı. ''Şimdi konumuza dönelim. Burada sorumluluk benim omuzlarımda.'' Görevimse kömür çıkarmak. Bu görevi başarıyla yerine getirebilmek için düzen ve disiplini kollamak zorundayım. Düzen ve disiplini koruyabilmek içinse bu insanların aklından geçenleri bilmem gerek. Herhangi bir ayaklanma girişimini önceden kestirmeliyim. Bunu anlayabiliyor musunuz? Ee, şey bilmek istediklerimi öğrenebilirim ben efendim. Belediye başkanı olarak çok işinize yarayabilirim. Lansır başını iki yana salladı. Bu konuda tepeden bir buyruk almış değilim dolayısıyla kendi başıma karar vermem gerekiyor bence bundan sonra hiçbir konuda bilgi sahibi olamayacaksınız sanırım sizinle kimse konuşmayacaktır sizin paranızla geçinen ancak sizin paranızla yaşamlarını sürdürebilenler dışında kimse yanınıza bile yanaşmayacaktır bence bir koruyucunuz olmazsa her zaman tehlike içinde olacaksınız başkente dönerseniz yaptığınız iş karşılığı orada ödüllendirilirseniz beni de sevindirmiş olursunuz. Ama benim yerim burası efendim, dedi Coral. Belli bir yer yaptım burada, hepsi raporunda yazılı. Lanser adamın söylediklerini duymamış gibi konuşmasını sürdürdü. Belediye başkanı Ordon, yalnızca bir belediye başkanı değil, dedi. Aynı zamanda buralılardan biri. Onların ne yaptıklarını, ne düşündüklerini biliyor, hem de hem ki hiç kimseye sormadan. Çünkü o da onların düşündüklerini düşünüyor. Yalnızca onu izleyerek onları tanıyacağım. Oradanın görevde kalması gerek. Kararım budur. Yerine getirmiş olduğum görev buradan korulmamdan daha olumlu bir davranışı gerektirir efendim dedi Koros. Blenser ağır ağır konuşarak evet bu doğru diye yanıt verdi. Ama şimdi daha büyük bir işten çok yalnızca zararınız dokunacaktır bize. Sizden hala tiksinmiyorlarsa bile tiksineceklerdir. En küçük bir ayaklanma girişiminde ilk öldürülecek sizsiniz. Ne yazık ki size gitmenizi salık vermek durumundayım. Coral kaskatı kesilmişti. Başkente gönderdiğim raporun yanıtını beklememe izin verirsiniz umarım, dedi. Elbette, ama kendi güvenliğiniz için geri dönmenizi öğütlerim size. Açıkçası Bay Coral, burada hiçbir değeriniz kalmadı artık. Ama şey başka tasarlar başka ülkeler olmalı. Belki yeni bir ülkeye yeni bir kente gidersiniz. Yepyeni bir ortamda güven kazanırsınız. ''Daha büyük bir kasaba, hatta bir kentte görev verebilirler size. Daha büyük bir sorumluluk üstlenebilirsiniz. Buradaki başarınızdan dolayı sizi bütün gücümle salık vereceğimden emin olabilirsiniz.'' Coral'ın gözleri hoşnutlukla parladı. ''Sağ olun efendim.'' dedi. ''Doğrusu çok sıkı çalıştım. Belki de haklısınız. Ama yine de başkentten gelecek yanıtı beklememe izin vermelisiniz.'' Lancer'ın sesi gerginleşti, gözlerini kısmıştı. Sert bir tavırla... ''Başınıza çelik başlık geçirin, evde oturun, geceleri dışarı çıkmayın, en önemlisi de içki içmeyin.'' dedi. ''Ne bir kadına ne de bir erkeğe güvenin, bunu anlıyor musunuz?'' Korun acıyan gözlerle albaya baktı. ''Sanırım hala anlamıyorsunuz. Küçük bir evim var burada, şipşirin bir köylü kızı hizmetimi görüyor. Üstelik biraz da vurgun bana. Bunlar sıradan barışçı insanlardır, onları çok iyi tanıyorum.'' Lancer... Barışçı halk yoktur, dedi. Ne zaman öğreneceksiniz bunu? Dost, halk yoktur. Nasıl oluyor da anlayamıyorsunuz bunu? Bu ülkeyi zorla ele geçirdik. Siz onların ihanet dediği şeyi yaparak bize yardım ettiniz. Yüzü kızarmış, sesi yükselmişti. Bu insanlarla savaştığımızı nasıl anlamazsınız? Korul biraz böbürlenerek, Yendik onları, dedi. Albay ayağa kalkıp ne yapacağını bilemeden kollarını salladı. Hunter başını kaldırıp, Devrilmesini önlemek için tahtasını tuttu. ''Aman dikkat edin efendim mürekkep geçiyorum her şeyi yeni baştan yapmak istemem doğrusu.'' Lancer Hunter'a bakıp bağışla dedi. Sonra sınıfta ders veriyormuşçasına sözlerini sürdürdü. ''Yenilgi geçici bir durumdur. Sonsuza değin sürmez. Biz de yenilmiştik şimdi ise saldırıya kalkıştık.'' Yenilgi sözcüğünün hiçbir anlamı yoktur. Nasıl olur da anlamazsınız bunu? Kapıların ardında neler fısıldaştıklarını biliyor musunuz? Korrel, siz biliyor musunuz? diye sordu. Hayır ama kestirebiliyorum. Korul üstü örtülü bir suçlamayla, korkuyor musunuz yoksa albayım? dedi. Başarıdan başarıya koşan askerlerimizin komutanı, korkuyor mu yoksa? Lanser ağır ağır yerine oturdu. Belki de, dedi. Sonra tiksintiyle, ömründe hiç savaşa girmemiş ama savaşla ilgili her şeyi bilen insanlardan bıktım usandım diye ekledi. Çenesini tutarak, Brüksel'de ufak tefek, tridi çıkmış bir kadını anımsıyorum. Şirin bir yüz, bir buçuk metrelik bir boy, ap ak saçlar, zayıflıktan simsiyah damarları fırlamıştı derisinin üzerine, siyah şalı, mavi beyaz saçları vardı, titrek, tatlı bir sesle ulusal ezgilerimizi söylerdi bize sigara ya da kız oğlan kızların nerede bulunabileceğini bilirdi. Elini çenesinden çekti, uykudan uyanır gibi silkindi. Oğlunun öldürülmüş olduğunu bilmiyorduk. Sonunda o kadını koşuna dizdiğimizde uzun, siyah bir şapka iğnesiyle tam 12 adamımızı öldürmüştü. O iğneyi hala saklarım memlekette. Üzerinde kırmızı ve mavi bir kuş işlemeli, mineli düğmesi olan bir şapka iğnesi. Koral: ''Kurşuna dizdiniz ona ama öyle değil mi?'' dedi. ''Elbette, elbette kurşuna dizdik. Böylelikle de cinayetler sona erdi, değil mi?'' diye sordu Koril. ''Hayır, cinayetler sona ermedi. Sonunda geriye çekilirken birliklerinden arta kalanların yolunu kestiler. Bazılarını yaktılar, bazılarının gözlerini oydular, hatta bazılarını da çarmıha geldiler.'' Koral yüksek sesle, ''Bunlar şu anda konuşulacak şeyler değil.'' dedi. Doğrusu anımsanacak şeyler de değil, dedi Lanser. Korun, korkuyorsanız komutan olamazsınız, dedi. Lanser yumuşak bir sesle karşılık verdi. Gördüğünüz gibi nasıl dövüşüleceğini biliyorum. İnsan bildiği bir işte, hiç değilse aptalca yanlışlar yapmaz. Genç subaylarınızı da anlatıyor musunuz bunları? Lanser başını salladı. Hayır, bana inanmayacaklardır onlar. Öyleyse bana niçin anlatıyorsunuz? ''Çünkü Bay Coral sizin göreviniz bitti.'' Hala anımsarım bir kezinde albay konuşurken merdivenlerde ayak sesleri duyuldu, sonra kapı ardına kadar açıldı, kapıda bir nöbetçi göründü. Yüzbaşı Loft nöbetçiyi bir yana iterek içeri girdi. Albay'ın karşısında dimdik durarak, ''Bir sorun var efendim.'' dedi. Duruşu sert, soğuk, askerceydi. ''Sorun mu?'' ''Yüzbaşı Bentik'in öldürüldüğünü bildirmek zorundayım efendim.'' Lancer, ha, e, evet, ben tık, dedi. Merdivende yeniden bir takım ayak sesleri duyuldu, İki er, üstü battaniye ile örtülü bir sediyeyle içeri girdi. Lancer, öldüğünden emin misiniz, dedi. Loft, dimdik duruşunu bozmadan, tamamıyla eminim komutanım, diye karşılık verdi. Teğmenler, yatak odasından fırlayıp içeri girdiler, ağızları bir karış açık sedyeye bakıyorlardı, korkmuş gibiydiler. Lancer, pencerelerin yanındaki duvarı göstererek, oraya koyun, dedi. Sedyeyi taşıyan erler dışarı çıktığında, Lanser sedyenin yanında diz çöktü, battaniyenin köşesini kaldırdı, kaldırmasıyla kapaması bir oldu. Durumunu bozmadan Loft'a döndü. ''Kim yaptı bunu?'' diye sordu. ''Bir madenci.'' dedi Loft. ''Niçin?'' ''Ben oradaydım efendim.'' ''Tamam, raporunu ver öyleyse. Lanet olsun, raporunu versene oğlum.'' Loft duruşuna yeniden çekidüzen vererek resmi bir dille anlatmaya başladı. Albayımın emri üzerine Yüzbaşı Bentik'ın nöbeti yeni devralmıştım. Yüzbaşı Bentik buraya gelmek üzere nöbet yerinden ayrılırken çalışmamak isteyen başına buyruk bir madenci ile aramızda tartışma çıktı. Madenci özgürlük falan gibi sözler ederek bağırıp çağırmaya başladı. Ona çalışmasını emrettiğimde kazmasıyla üzerime saldırdı. Yüzbaşı Bentik araya girmek istedi. Belli belirsiz bir el hareketiyle sedyenin içinde hareketsiz yatan yüzbaşı Bentic'i gösterdi. Lancer diz çöktüğü yerde yavaş yavaş başını salladı. tek garip bir adamdı, dedi. İngilizleri severdi, her şeylerini severdi onların. Dövüşmekten hoşlandığını sanmam. Adamı yakaladınız mı? Evet komutanım, dedi Loft. Lancer yavaş yavaş ayağa kalktı, kendi kendine konuşurcasına, işte yine başladık. Bu adamı kurşuna dizeceğiz, sonra yirmi yeni düşman kazanacağız. Bildiğimiz tek şey bu. Bildiğimiz tek şey. Prackel, ne buyurdunuz komutanım, dedi. Hiç, hiçbir şey, diye karşılık verdi Lanser. Düşünüyordum yalnızca. Loft'a dönerek, belediye başkanı ordına dedi, saygılarımla birlikte, ivedilikle görüşmek istediğim bildirim lütfen, çok önemlidir. Binbaşı Hunter başını kaldırdı mürekkepli kalemini büyük bir özenle silip, kadife astarlı bir kutuya yerleştirdi. Üçüncü Bölüm Kasaba sokaklarında dolaşan halkın yüzünden düşen bin parçaydı. Gözlerdeki şaşkınlık az da olsa yok olmuş ama yerine hala bir öfke parıltısı almamıştı. Madendeki işçiler kömür arabalarını somurtarak itiyordu. Esnaf tezgahın gerisinde halka hizmeti sürdürüyordu. Ancak kimse tek bir söz bile etmiyordu. Halk birbiriyle tek heceli sözcüklerle konuşuyorlardı. Herkes savaşı, kendini, geçmişi ve her şeyin böyle apansız nasıl değiştiğini düşünüyordu. Dışarıda hava boz bulanık bir renge bürünmüştü, ayaz vardı. Bu nedenle belediye başkanı oradanın konağındaki konuk odasında küçük bir ateş yakılmıştı. Lambalar açıktı, oda oldukça değiştirilmişti. Döşemesi nakışlı koltuklar geriye çekilmiş, küçük masalar ayak altından kaldırılmıştı. Sağdaki kapının ağzında Joseph ile Eni dört köşeli kocaman bir yemek masasını içeriye sokmaya çalışıyorlardı. Masayı yan yatırmışlardı. Joseph odaya girmişti. Eni'nin kızarmış yüzü kapı aralığından görülüyordu. Joseph masanın bacaklarının yanları doğru kımıldatarak bağırdı. "İtme Eni! Şimdi hadi!" Burnu ve gözleri kızarmış olan Eni, öfkeli bir sesle "Hadi" demesi kolay" dedi. Eni her zaman biraz öfkeliydi. Askerlerin gelmesi, düşmanı kasabayı ele geçirmesi bu oyunu değiştirmemişti. Gerçekte yıllardır yalnızca kötü bir huy diye düşünülen öfkesi birden severce bir coşkuya dönüşmüştü. Eni askerlere kaynar su fırlatmakla özgürlük sembolü olarak ufaktan bir ün yapmıştı. Ağzında toplanan kim olursa olsun kaynar suyu boşaltırdı başından aşağıya. Ancak bu durumda bir kahraman olmuştu. Başarısının kökeninde öfke yattığı için Eni öfkesini arttırıp süreklileştirerek yeni yeni başarıların ardından koşmaya başlamıştı. Joseph masayı yerde sürttürme dedi. Masa kapının ağzı sıkışıp kalmıştı. Sallama diye uyardı Joseph. Sallamıyorum dedi Eni. Joseph uzaklaşıp masayı inceledi. Annie de kollarını göğsünde kavuşturup gözlerini Joseph'e dikti. Joseph masanın bir bacağını yokladı. İtme dedi öyle sert itme. Eni kollarını göğsünde kavuşturmuş onu izlerken Joseph tek başına masayı kapının aralığından kurtardı. Evet oldu işte dedi Joseph. Sonunda Eni de onun masayı dört ayağı üzerine oturtmasına ve odanın ortasına çekmesine yardım etti. Oldu dedi Eni. Ekselam sözü söylemeseydi bu işi yapmazdım. Ne hakla buradaki masaları sağa sola çektiriyorlar? Buraya gelmeye ne hakları var dedi Joseph. Hiç dedi Eni. ''Hiç'' diye yeniledi Joseph. ''Hiç hakları yok ama geldiler işte. Tüfekleriyle, paraşütleriyle yapıyorlar bunu eni ''Hiç hakları yok.'' dedi eni ''Üstelik bu masadan ne istiyorlar anlamadım. Yemek odası değil ki burası.'' Joseph masanın yanına bir koltuk çekti. Koltuğu masadan uygun bir uzaklığa yerleştirerek düzeltti. ''Mahkeme kuruluyor.'' dedi. Alexander, Morden'ı yargılayacaklar. ''Molly Morden kocasını mı?'' ''Evet, Molly Morden'ın kocasını.'' ''O herifi kazmayla yere devirdiği için mi?'' ''Evet, onun için.'' dedi Rözef. ''E ne, ama çok iyi adamdır o.'' dedi. ''Ne hakla onu?'' Molly'e doğum günü için çok güzel kırmızı bir giysi almıştı. ''Ne hakla yargılıyorlar Alex'i?'' ''Şey'' diye açıklama yaptı Rözef. ''O herifi öldürdü.'' ''Ne olmuş öldürdüyse?'' Duyduğuma göre herif Alex'e bir sürü emir yağdırmış. Alex emir almaktan hiç hoşlanmaz. Zamanında belediye meclis üyesiydi, babası da öyle. ''Arca Molly'im oradan çok güzel pasta yapar.'' ...diye acınarak ekledi Eni. Ama tatlısı çok katı oluyor. Alex'e ne yapacaklar? Josef hüzünlü bir sesle... ...kuşuna dizecekler, dedi. Yapamazlar bunu. Koltukları getireni, evet yapabilirler, yapacaklardı. Eni parmağını Josef'in yüzüne doğru salladı. Söyleyeceklerimi bir yana yaz, dedi öfkeyle. Alex'e bir şey yaparlarsa... ...halk bundan hiç hoşlanmayacaktır. Herkes sever Alex'i. Daha önce kimseye rüzeler dokundu mu? Hiç. Kimse incitti mi? ''Ha, hadi yanıt versene.'' ''Hayır.'' dedi Joseph. ''İşte gördün mü? Alex'in kılına dokunacak olurlarsa halk çılgına dönecektir. Ben de elbette. Buna gelemem doğrusu.'' ''Rosef, ne yapacaksın?'' diye sordu kadına. ''Ne mi yapacağım? Onlardan birkaçını da ben öldürürüm.'' dedi Eni. ''O zaman seni de kurşuna dizerler.'' dedi Joseph. ''Dizerlerse dissinler. Sana söylüyorum Joseph, bu işler böyle sürüp gitmez. Bütün gece rap rap dolaşmalar, insanları kurşuna dizmeler.'' Joseph masanın başındaki bir koltuğu düzeltirken garip bir biçimde gizli bir örgütün üyesiymiş gibi bir havaya giriverdi birden. Yumuşak bir sesle "Eni" dedi kadın durdu sonra adamın sesindeki garipliği sezerek ona doğru yaklaştı. Joseph ona gizli bir şey söylesem sana saklayabilir misin diye sordu. Eni Joseph'e yaşamında ilk kez bir giz sahibi olması nedeniyle biraz hayranlık duyarak baktı. Evet neymiş bu giz? Şey William Deal ile... Walter, Duggle dün gece kaçtılar. Kaçtılar mı? Nereye? İngiltere'ye kaçtılar bir tekneyle. Eni sevinçle ve umutla içini çekti. Herkes biliyor mu bunu? Şey herkes değil dedi Joseph. Baş parmağını bir an için kaldırıp tavanı göstererek onlar dışında herkes diye ekledi. Ne zaman gittiler? Niye ben duymadım bunu? Senin için başından aşkındı. Joseph'in sesiyle yüzü bir anda buz kesti. O korulu biliyorsun değil mi? Evet... Joseph kadına eğilerek artık iyice suyu ısındı dedi. Eni ne demek istiyorsun diye sordu. Şey herkes öyle diyor. Kızgın kızgın içine çektiğini. Ah! Joseph sonunda bir görüşe varmıştı. Halk birleşiyor dedi. Tutsaklıktan hoşlanmıyorlar. Yakında bir şeyler olacak. Gözlerini dört aç Eni. Çorbada senin de tuzun bulunacaktır. Eni ya ekselansları diye sordu. O ne yapacak? Nasıl hareket gidecek? Joseph kim bilir dedi. Ağzından tek bir söz bile çıkmıyor ki ''Bize karşı durmaz.'' dedi eni ''Bir şey söylediği yok.'' dedi Joseph. Soldaki kapının tokmağı döndü. Belediye başkanı Ordon yavaş yavaş içeri girdi. Yorgun ve bezgin görünüyordu. İyice yaşlanmış gibiydi. Doktor Winter de arkasındaydı. Ordon eline sağlık Joseph dedi. ''Sağ olasın Annie. Çok güzel olmuş.'' Joseph ile Annie odadan çıktılar. Joseph kapıyı örtmeden önce dönüp bir an için odaya baktı. Belediye başkanı Ordon ocağa doğru yürüyüp sırtını sıcağı verdi. Doktor Winter masanın başındaki koltuğu çekerek oturdu. Ordon, ''Bu görevi daha ne kadar sürdürebilirim dersin?'' diye sordu. ''Halk pek güvenmiyor bana. Düşman da öyle. Hoş bir durum değil.'' ''Bilmiyorum.'' dedi Winter. ''Sen kendine güveniyor musun?'' ''Kafanda en küçük bir kuşku bile yok mu?'' ''Kuşku mu?'' ''Hayır.'' ''Ben belediye başkanıyım. Yine de bir sürü şey anlayamıyorum.'' Masayı gösterdi. ''Bu yargılamayı niçin burada yapmak istiyorlar? Adam öldürme suçuyla Alex Morden'ı yargılayacaklar. Alex'i e... anımsıyor musun? Molly adında ufak tefek hoş bir karısı vardır.'' ''Biliyorum.'' dedi Winter. ''İlkokulda öğretmenlik yapardı kadıncağız. Evet, anımsıyorum. Çok alımlı bir kadındır.'' Gözlük takması gerektiğinde çok üzülmüştü. ''Şey, ee, Alex bir subayı öldürmüş sanırım. Bu kesin, kimsenin kuşkusu yok.'' Belediye başkanı oradan acı bir sesle, ''Bundan kimsenin kuşkusu yok.'' dedi. Ama niçin yargılıyorlar onu? Niçin hemen kurşuna dizmiyorlar? Konu kuşku ya da kesinlik, adalet ya da adaletsizlik değil. Böyle şeylere yer yok burada. Niçin yargılamak istiyorlar onu, hem de benim evimde? Winter, ''Gösteriş olsun diye sanırım.'' dedi. ''Şöyle bir görüş vardır. Bir şeyi kılıfına uygun olarak yaparsan başarıya ulaşırsın.'' İnsanlar kimi zaman işin biçimiyle yetinir. Bir ordumuz vardı, tüfekli askerler ama gerçekte bir ordu falan değildi o. Düşmanlar mahkeme kurarak halka adaletin varlığına inandıracaklarını düşünüyorlar. Biliyorsun Alex yüzbaşı yoldurdu. Evet bunu anlıyorum dedi Ordon. Winter sözlerini sürdürdü. Hele mahkeme senin evinde, halkın adalet beklediği bu evde yapılırsa... Sağdaki kapı açılınca doktor sözlerini ara verdi... Genç bir kadın girdi içeri, 30 yaşlarındaydı, çok güzeldi, elinde gözlüğü vardı, gösterişsiz ama temizdi üstü başı, çok heyecanlıydı. Çabuk çabuk konuşarak, eline oradan içeri girmemi söyledi efendim dedi. Ah elbette dedi belediye başkanı, Molly Mordonsanız siz. Evet efendim, Alex'in yargılanınca, sonra da kurşuna dizileceği söyleniyor. Ordun bir an yere baktı, Molly sözlerini sürdürdü. Onu sizin mahkum edeceğinizi söylüyorlar. Yaşamı sizin iki dudağınızın arasındaymış. Ordu'nun başını kaldırdı, ürkmüş gibiydi. Ne demek oluyor bu, kim söylüyor bunu? Kasabalılar, kadın duruşunu iyice dikleştirdi, yarı yalvarıcısına, yarı hak ararcasına, bunu yapamazsınız değil mi efendim, dedi. Ordu, benim bilmediğimi halk nereden bilebilir ki, dedi. Büyük bir gizdir bu, dedi Doktor Winter. Dünyanın her yanındaki yöneticilerin rahatını kaçıran bir gizdir bu. Halk nasıl biliyor? Şimdi de düşmanı şaşkına çeviriyor, haberlerin yasaklamalarına karşı nasıl yayıldığı, gerçeğin tüm denetim çabalarına karşın herkesce nasıl öğrenilebildiği konusu onların da rahatını kaçırıyor. Büyük bir giz bu. Kadın başını kaldırdı. O da birden kararmıştı. Mali korkmuş gibiydi. Bir bulut dedi. Kar yağacak diyorlar ama daha çok erken. Doktor Winter pencereye gidip gökyüzüne şöyle bir göz attı. Evet, kocaman bir bulut dedi. Belki geçip gider. Belediye başkanı Ordun yalnızca çevresinde küçük bir ışık çemberi oluşturan lambayı yaktı. Yeniden söndürüp günün ortasında ışık yakınca insanın yüreğini terk edilmişlik duygusu kaplıyor dedi. Molly... Ordan'ın yanına iyice yaklaşarak, Alex insan öldürecek biri değildir, dedi. Çabuk öfkelenen bir adamdır ama asla yasalara saygısızlık etmez. Sayılan, sevilen biridir o. Ordan elini kızın omzuna koydu. Alex'i çocukluğundan beri tanırım, dedi. Babasını, dedesini tanırım. Dedesi eskiden ayı avcılığı yapardı, bunu biliyor muydunuz? Molly Ordan'ın söylediklerine kulak asmadı. Alex'i mahkum edecek misiniz? Hayır, dedi Ordan. Onu nasıl mahkum edebilirim ben? Halk düzen uğruna onu mahkum edeceğinizi söylüyor. Belediye başkanı Ordon bir koltuğun arkasında durdu, koltuğun arkasını iki eliyle sıkı sıkıya tuttu. Halk düzen istiyor mu Molly? Bilmiyorum dedi genç kadın. Özgür olmak istiyor onlar. Peki bunun nasıl olacağını biliyorlar mı? Silahlı bir düşmana karşı ne gibi bir yöntem kullanılması gerektiğini biliyorlar mı? Hayır dedi Molly, sanmam. Sen akıllı bir kızsın Molly, sen biliyor musun peki? ''Hayır efendim, ama uysal davranırsak alt edilebileceğimizi biliyor halk. Bu askerlere yenilmemiş olduğumuzu göstermek istiyor.'' ''Hiç dövüşme olanağı yok. Makinalı tüfeklere karşı ne yapılabilir ki?'' dedi Doktor Winter. Ordon, ''Halkın ne yapmak istediğini öğrendiğinde bana haber verir misin Molly?'' dedi. Genç kadın orduna kuşkuyla bakarak, e ''Evet, hayır demek istedim, bana güvenmiyorsun. Peki ama Alex'e olacak?'' Onu mahkum edecek olan ben değilim. Halkımıza karşı bir suç işlemedi o, dedi belediye başkanı. Molly duraksıyordu şimdi. Ya onlar? Onlar Alex'i öldürecekler mi? Dedi. Orden kadına gözlerini dikti. Vah yavrum, zavallı yavrum, dedi. Molly olmuştu. Sağ olun. Orden genç kadına yaklaştı. Kadınsa zayıf bir sesle. Dokunmayın bana, lütfen dokunmayın bana, lütfen dokunmayın, dedi. Ordan'ın eli düştü, kadın bir an kımıldamadan öyle kaldı, sonra hızla dönüp kapıdan çıktı. Molly tam kapıyı kapadığı sırada Joseph girdi içeri. Başlayın efendim, Allah sizi görmek istiyor. İşiniz olduğunu söyledim ona. Molly'nin burada olduğunu biliyordum, ayrıca hanımefendisiyle görüşmek istiyor. Ordan, söyle hanımefendiye gelsin dedi. Joseph çıktı, hemen ardından da hanımefendi girdi içeri. ''Bu evi nasıl çekip çevireceğimi bilmiyorum.'' diye söze başladı kadın. ''Bu evin kaldırılabileceğinden çok daha fazla insan var burada.'' ''Eli hep öfkeli.'' Şşt dedi Ordon. Hanımefendi Ordon'a şaşkın şaşkın baktı. ''Bilmiyorum ne?'' Şşt dedi adam. ''Sara, Alex Morden'ın evine gitmeni istiyorum, anlıyor musun?'' ''Molly Morden'ın yanında kalmanı istiyorum. Sara, gene eksilimi var kadının. Bir şey söylemen gerekmez, yalnızca yanında kal yeter.'' Hanımefendi, yüzlerce eşim diye söze başladı. Saram oğlum yanında kalmanı istiyorum, onu tek başına bırakma, şimdi git, hadi. Kadın yavaş yavaş durumu kavramıştı. Olur dedi, olur giderim, ne zaman biter? Bilmiyorum dedi adam, zamanı gelince en iyi yollarım. Kadın ordanın yanağına yavaşça bir öpücük kondurdu. Sonra çıkıp gitti. Oradanın kapıya doğru yürüyüp seslendi. Josef, albayla görüşebilirim artık. Lancer içeri girdi, yeni ütülenmiş bir üniforma var yüzde üzerinde, kemerinde küçük süslü bir kama asılıydı. Günaydın Excellencer'ı dedi, sizinle özel olarak görüşmek istiyorum. Doktor Winter'a bir göz attı, baş başa görüşmek istiyorum eğer olanak varsa, dedi. Winter öyle öyle kapıya doğru yürüdü, kapıya vardığında ordun doktor diye seslendi, Winter döndü, evet, bu akşam gelebilir misiniz? ''Yapmam gereken bir iş mi var?'' diye sordu doktor. ''Hayır, hayır, yalnız kalmak istemiyorum da.'' ''Gelirim doktor.'' ''Bir de Molly'nin durumu nasıl sence, iyi mi?'' ''Ah, sanırım iyi. Sinir bunalımı geçirebilir her ama yapısı çok sağlam. Gerçekten çok sağlam bir yapısı var. Kendirlilerdendir, bilirsin.'' Tümeli unutmuştum.'' dedi ordun. ''Evet, doğru ya. Kendirlilerden o, öyle değil mi?'' Doktor çıkıp kapıyı arkasından yavaşça kapattı. Lancer hissesini çıkartmadan nezaketle beklemişti. Kapının kapanışını izledi. Masaya masaya çevrilen koltuklara baktı. Bu olan bitenden nedenle üzgün olduğumu söylemem gereksiz efendim. Hiç olmasını isterdim. Belediye başkanı Orden saygıyla başını salladı. Lancer sözlerini sürdürdü. Sizden hoşlanıyorum efendim. Size saygı da duyuyorum. Ama yapmam gereken bir görevim var. Anladığınıza eminim bunu. Ordin karşılık vermedi. Gözlerini Lanser'ın gözlerini dikmiş öyle bakıyordu. Tek başımıza ya da kendi düşüncelerimize göre davranamayız. Konuşurken arı sıra duruyor, sözlerine bir yanıt almak için bekliyordu Lanser ama hiçbir karşılık alamadı. Uymamız gereken kurallar var, merkezde hazırlanmış olan kurallar. Bu adam bir subayı öldürdü. Sonunda Ordin karşılık verdi. ''Niye kurşuna dizmediniz onu öyleyse? Bu işin o zaman yapılması gerekmez miydi?'' Lancer başını salladı. ''Eğer görüşünüze katılsaydım bu hareketin hiçbir yararı olmazdı. Cezanın büyük ölçüde gelecekteki suçluları caydırma amacı taşıdığını en az benim kadar siz de bilirsiniz. Ceza, cezalandırılandan çok başkalarını amaçladığına göre herkese duyurulmalıdır. Dramatize edilmesi bile gerekir.'' Parmağını kemerinin içine sokup kamasıyla oynamaya başladı. Ordin geri dönüp pencereden dışarıya, kararan gökyüzüne doğru baktı. Bu gece kar yağacak, dedi. ''Başkan Ordin, buyruklarımızın değiştirilemez olduğunu biliyorsunuz. Kömür çıkartmamız gerek. Halkınız düzeni bozmaya kalkışacak olursa, düzeni zor kullanarak sağlamak durumunda kalacağız.'' Sesi sertleşti. ''İnsanları kurşuna dizmemiz gerekecek.'' Halkını bir zarar gelmesini istemiyorsanız, düzeni korumada bize yardımcı olmalısınız. Hükümetin cezanın yerel yetkili tarafından verilmesini uygun bulmaktadır. Düzenin korunmasına yardımcı oluyor bu durum. Ordan yumuşak bir sesle, Halk da biliyor bunu. Bu büyük bir giz işte, dedi. Sonra sesini yükseltti. Buradaki yargılamadan sonra, Alexander Morden'ın ölüm fermanını, benim imzalamamı mı istiyorsunuz. Öyle mi? Evet. Bunu yaparsanız daha sonraki olası ölümleri önleyeceksiniz. Ordun masaya gitti, masanın başındaki büyük koltuğu çekip oturdu. Birden o yargıç, Lancer'da sanık konumuna geçmişlerdi sanki. Parmaklarını masanın üzerinde tıkırdatarak, "Siz ve hükümetiniz bir türlü anlamıyorsunuz." dedi Ordun. Tüm dünyada yüzyıllarca yenilgi üzerine yenilgiye uğrayan tek hükümet ve halk sizin hükümetiniz ve halkınız. Nedeni de halkı hiç anlayamamış olmanız. Konuşmasına kısa bir süre ara verdi. Bu düşünceniz işe yaramaz dedi sonra. Her şeyden önce ben yalnızca belediye başkanıyım. Ölüm cezası verme hakkım yok. Bu toplulukta kimsenin de böyle bir hakkı yoktur. Eğer böyle bir şey yaparsam sizin gibi yasaları çiğnemiş olurum. Yasaları çiğnemek mi? Dedi Lanser. Geldiğinizde altı adam öldürdünüz. Bizim yasalarımıza göre adam öldürmekten suçlusunuz tümünüz. Niçin bu yasa saçmalığı uğraşıyorsunuz albay? Sizinle bizim aramızda yasa falan yok. Savaş bu. Hepimizi öldürmeniz gerektiğini, yoksa zamanla bizim sizleri öldüreceğimizi bilmiyor musunuz? Buraya gelerek yasaları ortadan kaldırmış oldunuz. Onların yerini şimdi yeni yasalar oldu. Bunu bilmiyor musunuz? Lancer, oturabilir miyim dedi. Niçin soruyorsunuz bana? Bu da başka bir yalan.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 Lancer, yok hayır doğru değil bu dedi. İster inanın ister inanmayın, kişisel olarak size ve görevinize büyük saygım var. Ve bir an için elini alnına götürdü. Neler düşündüğümü anlıyorsunuz efendim. Belli bir yaşa gelmiş, belli anıları olan bir adam olarak benim hiçbir önemim yok. Sizinle aynı düşünceyi paylaşıyor olabilirim ama bu hiçbir şeyi değiştirmez. Çalışmamı belirleyen askeri ve siyasal modelin belli eğilimleri uygulamaları var. Bunlar değiştirilemez. Orden. ''Üstelik bu eğilimlerin ve uygulamaların yanlışlığı.'' dedi. ''Dünya yaratıldığından beri binlerce kez kanıtlanmıştır.'' Lanser acı acı güldü. ''Ben geçmişte yaşadığım bir takım olayları dayanarak sizin bu görüşünüze katılabilirim. Dahası askeri düşünce ve uygulamalardan birinin de anlamsızlık olduğunu, adam öldürmenin ötesinde hiçbir işe yaramadığını da ekleyebilirim. Ama geçmişe, anılarına bağlı bir adam değilim ben. Madenci, halkın gözü önünde kurşuna dizilmelidir.'' Çünkü kurama göre halkın geri kalanı böylelikle adamlarımızı öldürmekten çekinecektir. Ordun öyleyse konuşacağımız bir şey kalmadı dedi. Kaldı, konuşmamız gerek, yardım etmenizi istiyorum sizden. Ordon bir süre ses çıkarmadan oturdu, sonra ne yapacağımı anlatayım size dedi. Askerlerimizi öldüren makinalı tüfeklerin sayısına kadardır? Sanırım 20'den fazla değil dedi Lanser, çok iyi. Eğer onları kurşuna dizerseniz ben de mordunu mahkum ederim. ''Ciddi olamazsınız.'' dedi albay. ''Çok ciddiyim.'' olaraksız bu Çok iyi biliyorsunuz.'' ''Çok iyi biliyorum.'' dedi Ordun. ''Sizin istediğiniz olanaksız.'' Lancer en başından biliyordum dedi. Sonunda koralım belediye başkanı olması gerekecek. Hızla başını kaldırdı. ''Mahkemede bulunacak mısınız?'' ''Evet bulunacağım.'' ''Alex kendini çok yalnız hissetmesin.'' diye. Lancer adama buruk bir gülümsemeyle bakarak ''Üzücü bir görev yüklenmişiz, öyle değil mi?'' dedi. ''Evet.'' dedi belediye başkanı. ''Dünyadaki... Tek olanaksız görev, yapılamayacak tek şey. Nedir o? İnsan ruhunu sonsuza değin yok etmek. Ordun başını masaya doğru eğdi, gözlerini kaldırmadan, kar yağmaya başladı, dedi. Geceyi beklemedi. Karın o tatlı, serin kokusunu çok severim. Dördüncü bölüm Saat 11'de birde lapa lapa kar yağmaya başlamıştı. Kocaman yumuşak taneleri yüzünden gökyüzü görünmez olmuştu. Kasabalılar karın altında koşuşturarak yürüyorlardı. Kapı önleri, alandaki heykel, madenden limana giden demir yolu karla örtülmüştü. Her yer öbek öbek kar altında kalmıştı. İtirerek çekilen küçük iki tekerlekli arabaların tekerleri sağa sola kayıyordu. Kasabanın üzerine buluttan daha yoğun bir karanlık kaplamıştı. Kasabaya bir küskünlük, kuru ve giderek artan bir kin çökmüştü. Halk uzun süre sokaklarda durmuyor, hemen evlerine dağılıyor, kapılarını sıkı sıkı kapıyordu. Ama perdelerin gerisinden dışarıya izliyordu gözler. Sokaklarda askerler geçerken ya da caddeden aşağıya doğru devriyeler yürürken soğuk ve küskün gözler devriyelerin üzerine dikiliyordu. İnsanlar dükkanlara girip öğle yemeği için ufak tefek şeyler alıyorlar, yalnızca ne almak istediklerini söylüyor, onları alıyor, parasını ödeyip başkaca tek söz etmeden çıkıp gidiyorlardı. Konağın küçük konuk odasında ışıklar yanıyordu. Bu ışıklar pencerenin dışında yağan karı da aydınlatıyordu. Mahkeme toplanmıştı. Lancer masanın başında oturuyordu. Sağında Hunter vardı. Onun yanında Tandır, en uçta da önünde küçük bir kağıt tomarıyla yüzbaşı lofta oturuyordu. Tam karşı tarafta belediye başkanı Ordun Albay'ın solunda oturuyordu. Preckel da onun yanındaydı. Preckel önündeki kağıt tahtasının üzerine bir şeyler çiziktiriyordu. Masanın yanında süngüleri takılı, çelik başlıklı iki muhafız vardı. Küçük tahta heykellere benziyorlardı. Onların arasında geniş, kısa alınlı, çukur gözlü, uzun, sivri burunlu, iri yarı bir genç olan Alex Morden duruyordu. Sert bir çenesi vardı Morden'ın, dudakları kalın, dolgundu. Geniş omuzlu, dar kalçalıydı. Önündeki kelepçeli ellerini bir kavuşturuyor, bir açıyordu. Üzerinde siyah bir pantolon, boynu açık mavi bir gömlek ve eskilikten parlayan koyu renk bir ceket vardı. Yüzbaşı Loft önündeki kağıdı okuyordu. Çalışmaya dönmesi emredildiğinde bu emre karşı çıktı. Emir yinelendiğinde tutuklu yüzbaşı Loft'un üzerine elindeki kazmayla saldırdı. Yüzbaşı Bentik araya girdi. Belediye başkanı oradan öksürdü. Loft okumayı bıraktığında ''Otur Alex'' dedi. ''Muhafızlar biriniz ona bir koltuk verin.'' Muhafız dönüp sorgusuz sualsiz bir koltuk getirdi. Loft, tutuklunun ayakta durması gerekir kurallara göre, dedi. Bırakın otursun, dedi Ordon. Bunu bir tek biz bileceğiz. Raporunuzu ayakta duruyordu, diye geçersiniz. Tutanaklara yalan yanlış şeyler geçmek kurallara aykırıdır, dedi Loft. Ordon, otur Alex, diye yineledi. Er yarı genç oturdu, kelepçeli elleri kucağında kıpırdamadan duruyordu. Loft konuşmaya başladı. Bu tüm kurallara albay bırak otursun, dedi. Yüzbaşı Loft genzini temizledi. Yüzbaşı Bentik araya girince kafasına bir darbe yedi. Kafatası parçalandı. Tıp raporu ilişiktedir. Okumamı ister misiniz? Gerek yok, dedi Lanser. Olabildiğince kısa kesin. Bu olaylara ifadeleri ekli olan birçok askerimiz tanıktır. Bu askeri mahkeme tutukluyu adam öldürmekten suçlu bulmakta, ölüm cezasına çarptırılması isteminde bulunmaktadır. Askerlerin ifadelerini okumamı ister misiniz? Lancer içini çekti. Hayır. Sonra Alex'e döndü. Yüzbaşıyı öldürdüğünüzde inkar etmiyorsunuz değil mi? Dokunaklı bir gülümseme belirdi Alex'in yüzünde. Vurdum ona, dedi. Onu öldürdüğümü bilmiyordum. Oradan iyi iş becermişsin Alex, dedi. Dostça bakıştılar birbirlerine. Loft, yüzbaşıyı başka birinin öldürdüğünü mü öne sürüyorsunuz, dedi. Bilmiyorum, dedi Alex. Yalnızca vurdum ona. Sonra da biri bana vurdu. Albay Lanser, açıklama yapmak ister misiniz? Karar değiştirecek bir şey olabileceğini sanmıyorum ama dinleyeceğiz, dedi. Loft, Albay'ın böyle konuşulmaması gerektiğini saygıyla belirtmek isterim, dedi. Bu sözler mahkemenin yansız olmadığı izlenimini uyandırabilir. Ordon istemeye istemeye güldü. Albay ona bıyık altından gülümseyerek, herhangi bir açıklamanız var mı diye yeniledi. Alex söz istemek için bir elini kaldırırken öbürü de birlikte kalktı. Rahatsız olmuştu. Ellerini yine kucağına koydu. Çılgına dönmüştüm, dedi. Çok sinirliyimdir aslında. Çalışmamı söyledi bana. Özgür bir insanım ben. Kendimi kaybedip vurdum ona. Sanırım biraz sert vurdum. Doğrusu yanlış adama vurdum. Loft'u gösterdi. Vurmak istediğin bu adamdı. İşte bu. Lancer, kime vurmak istediğin önemli değil, dedi. Kim olursa olsun değişmez. Yaptığından pişmanlık duyuyor musun? ''Pişmanlık mı?'' diye sordu Alex. ''Hiç pişman değilim. Bana çalışmamı söyledi bana. Özgür bir insana. Belediye meclis üyesiydim ben. Bana çalışmak zorunda olduğumu söyledi.'' ''Ama ölüm cezasına çarptılacak olursan yine de pişmanlık duymayacak mısın?'' Alex başın önüne Doğru yanıt vermek için gerçekten düşünmeye çalışıyordu bu soruyu. ''Hayır'' dedi. ''Yani bunu yeniden yapıp yapmayacağımı mı soruyorsunuz?'' ''Evet, bunu demek istemiştim.'' Düşünceli bir yüzle, hayır, dedi Alex, pişmanlık duyduğumu sanmıyorum. Lester, tutuklunun vicdan azabı duyduğunu geçirin tutanağı, dedi. Mahkemenin yargısı kendiliğinden ortaya çıkmıştır. Alex'e döndü, anladınız mı, dedi. Mahkemenin zaman yitirmesine gerek yok. Mahkeme sizi suçlu bulmuş, bir an önce kurşuna dizilmenize karar vermiştir. Daha fazla işkence etmeye gerek yok artık. Yüzbaşı Loft, unuttuğum bir şey var mı? Beni unuttunuz, dedi Ordon. Ayağa kalkıp koltuğunu geri itti. Alex'e doğru yaklaştı. Alex uzun yılların verdiği alışkanlıktan ötürü sergeli ayağa kalktı. Alexander, seçimle görev başına gelmiş bir belediye başkanıyım ben. Biliyorum efendim. Alex, bu adamlar düşman. Ülkemizi ansızın, haince ve zor kullanarak ele geçirdiler. Yüzbaşı Loft, komutanım dedi. Buna izin verilemez. Lenser şşşt. Dedi. Bu sözleri açıkça duymak mı yoksa fısıldanarak ortalara yayılmasına neden olmak mı daha iyi? Oradan sözü kesilmemişçesine konuşmasını sürdürdü. Geldiklerinde halkın aklı karışmıştı. Benim de aklım karışmıştı. Ne yapacağımızı, ne düşüneceğimizi bilmiyorduk. Bu işe ilk karşı çıkan sen oldun. Kişisel öfken, halkın toplu öfkesinin başlangıcı oldu. Kasabada bu adamlarla birlikte hareket ettiğim söyleniyor. Biliyorum bunu. Kasabaya bunun gerçek olmadığını gösterebilirim. Ama sen... Sen birazdan öleceksin. Bunu bilmeni istedim. Alex başını önüne eğdi, sonra yine kaldırdı. Biliyorum efendim. Lancer, manga hazır mı? Dışarıda komutanım. Komutan kim? Teğmen Tandır efendim. Tandır başını kaldırdı. Çinisi gerilmişti, soluk alamıyordu sanki. Oradan yumuşak bir sesle, korkuyor musun Alex, dedi. Alex, evet efendim, diye karşılık verdi. Korkmamanı söyleyemem, ben de olsam korkardım. Bu genç, savaş tanrıları da korkardı. Lancer, mangayı çağırın, dedi. Tandır hızla ayağa kalkıp kapıya gitti. Buradalar efendim. Kapıyı ardına kadar açtı, dışarıda çelik başlıklı adamlar bekliyordu. Oradan, Alex, dedi, bu adamların çekip gidene ya da ölene değin sıkıntıdan, üzüntüden kurtulamayacaklarını bilerek git. Halkı bütünleştireceksin sen. Acıklı bir durum bu ama senin için küçük bir alıntı. Böyle işte. Rahat yüzü görmeyecekler. Alex gözlerini sımsıkı kapadı. Belediye başkanı Ordon öne doğru eğilerek genç adamı yanağından öptü. Yolun açık olsun Alex dedi. Muhafızlar Alex'in kollarına yapıştılar. Genç adamın gözleri hala sımsıkı kapalıydı. Muhafızların yönlendirmesiyle kapıdan çıktı, müfreze geri döndü, hepsi birden uygun adım evden çıktılar, karda yürüdüler, ayakları karlara gömülüyordu. Masanın çevresindekiler ses çıkarmadan oturuyorlardı. Ordan pencereye doğru baktı. El çabukluğuyla silinerek kardan temizlenmiş pencerede küçücük yuvarlak bir açıklık gördü. Büyülenmiş gibi bir süre gözlerini dikti bu açıklığa, sonra çabucak gözlerini kaçırdı. Albaya... Ne yaptığınızı biliyorsunuzdur umarım, dedi. Yüzbaşı Loft kağıtlarını topladı. Lancer, kasaba alanında mı yapılacak yüzbaşı, diye sordu. Evet alanda, halkın gözü önünde yapılması gerek, dedi Loft. Ordunda, umarım biliyorsunuzdur, dedi. Arkadaş, dedi Albay, ister bilelim ister bilmeyelim, yapılması gereken bu. Odaya bir sessizlik çöktü. Herkes dışarıya kulak kabartmıştı. Uzun sürmedi, uzaktan silah sesleri duyuldu. Lancer iç geçirdi, Ordon elini alnına koyarak derin bir soluk aldı, sonra dışarıdan bir çığlık duyuldu. Pencerenin camı içeriye doğru parçalandı. Teğmen Prakıl birden olduğu yerde döndü, elini omzuna koyup dikkatle baktı. Lancer ayağa fırlayarak bağırdı. İşte başladı, yarınız ağır mı teymen Omuzum dedi Prakıl. Lancer komutayı ele aldı. Yüzbaşı Loft karda izleri belli olur. Şimdi bütün evlerde silah araması yapılacak. Üzerinde silah bulunan herkesin tutuklanmasını istiyorum. Siz efendim dedi belediye başkanına gözetim altında bulundurulacaksınız. Lütfen şunu da heyecanlamanızı istiyorum. Bire karşı beş, on, yüz kişiyi kurşuna dizeceğiz. Oradan durgun bir sesle belli anıları olan bir adam dedi. Lancer bir buyruk verecekken durdu, gözlerini ağır ağır belediye başkanına doğru çevirdi. İki adam bir an için birbirini çok iyi anlamıştı. Sonra Lancer omuzlarını dikleştirerek ''Hiçbir anısı olmayan bir adam'' dedi sert bir sesle. ''Kasabadaki bütün silahların toplanmasını istiyorum. Karşı koyan herkese tutuklayın. Haydi izler kapanmadan harekete geçin.'' Kurmaylar çelik başlıklarını giydiler, tabancalarını klaslarını çözüp yola koyuldular. Oradan kırık pencereye gitti, hüzünlü bir sesle Mis gibi serin kar kokusu, dedi. Beşinci bölüm Günler haftalar geçti, sonra da aylar. Kar yağdı, eridi, yine yağdı, yine eridi, en sonunda yağdı ve olduğu yerde kaldı. Küçük kasabanın koyu renkli yapılarının tepesinde bembeyaz çanlar, şapkalar, türlü türlü biçimler belirmişti. Kapıların önlerindeki karlar temizlenmiş, derin çukurlar kazılmıştı. Limana boş gelen kömür mavnaları yüklü olarak dönüyordu. Ama kömürün çıkarılması kolay olmuyordu. En iyi maden işçileri bile bir sürü hata yapıyordu. Beceriksizdiler, yavaş çalışıyorlardı. Makineler bozuluyor, onarımlar çok uzun zaman alıyordu. Düşman boyunduruğu altına girmiş olan ülkenin halkı, sessiz sedasız, öç alacağı günü bekliyordu. Vatan hainleri, düşmana yardakçılık etmiş olanlar, bunların çoğu da daha iyi bir devlet ve idare bir yaşam biçimi bulacaklarına inanmıştı. Ele geçirdikleri yönetimin hiç de güvenli olmadığını görmüşlerdi. Eskiden tanıdıkları insanlar onlara ters ters bakıyor, hiç konuşmuyorlardı. Havada ise ölüm vardı, dönüp dolaşan, pusuda bekleyen bir ölüm. Dağlara doğru uzanan, küçük kasabayı ülkenin dört bir yanına bağlayan demir yolunda sık sık kazalar oluyordu. Çığlar yuvarlanıyor, demir yollarını rayları kapatıyordu. Trenlerin yola çıkabilmesi için önce demir yolunun gözden geçirilmesi gerekiyordu. Başkalarına ders olsun diye insanlar koşuna diziliyor... Ama yine de değişen bir şey olmuyordu. Arada bir birkaç genç kaçıp İngiltere'ye gidiyordu. İngilizler de kömür madenini bombalıyor, büyük zarara ve yitime yol açıyor, hem dostlarından hem düşmanlarından birilerini öldürüyorlardı. Bu da işe yaramıyordu. Kış etkisini arttırdıkça donuk, sessiz, küskün ve sabırla yoğunlaşan nefret duygusunu da arttırıyordu. Halkın tümüyle boyun eğmesini sağlamak için yiyecek dağıtımı denetim altına alınmıştı. Söz dinleyenlere, boyun eğenlere yemek veriliyor, söz dinlemeyenlere ise verilmiyordu. Ama yiyecekten yoksun bırakmanın da bir noktası vardı. Açlıktan kıvranan bir adam madenden kömür çıkaramazdı, kömür yükleyemez, taşıyamazdı. Nefret ise gizliden gizliye, halkın gözlerinin içine derinlere yerleşmişti. Şimdi kuşatılan, çepeçevre sarılmış olan saldırganın kendisiydi. Düşman askerleri sessiz düşmanlarının arasında tek başlarına kalmışlardı. Nöbette bir an bile dalgınlığa gelmiyordu. Böyle bir durumda nöbetçi gözden yok oluyor, ölüsü bir kar yığınına gömülü veriyordu. Tek başına bir kadına gitmeye kalkışsa, gözden yok olup yine bir kar yığınının içine gömülüyordu gövdesi. İçki içecek olsa ortalıktan yok oluyordu düşman askerleri ancak hep birlikte şarkı söyleyebiliyor ancak hep birlikte dans edebiliyorlardı. Giderek dansman bir yana etildi. Şarkılar ise yurt özlemini dile getirmeye başladı. Söyleşileri onları seven dostları yakınları ile ilgili de. Sıcaklığa, sevgiye özlem duyuyorlardı. Çünkü bir erkek günde ancak belli bir saat, yılda da ancak şu kadar ay askerce yaşayabilir. Sonra yeniden insanca yaşamak ister. Kız ister, içki ister, gülmek, rahatlamak ister. Bunları bulamayınca da istekleri gemi azıya alır. Askerler hep memleketlerini düşünür olmuşlar, ele geçirdikleri kasabadan iğrenmeye başlamışlardı. Halka kötü davranıyorlardı. Halk da onlara aynı karşılığı veriyordu. Utkun askerlerde başta küçücük olan bir korku giderek büyümeye başladı. Bu iş sona ermeyecekti. Hiç rahatlayamayacaklar, memlekete dönemeyeceklerdi. Günün birinde dağılacak, dağlarda tavşan gibi avlanacaklardı. Tutsak edilen halkın nefreti azalacak gibi değildi çünkü. Nöbetçiler bir yerde ışık görüp kahkaha sesiyle işittiklerinde ısınmak istercesine oraya doğru çekiliyorlardı sanki. Ama yaklaştıklarında kahkahalar kesiliyor, o sıcak hava dağılıyor, insanlar da donuklaşıp buyruk bekler bir tavıra bürünüyordu. Küçük lokantalarda mis gibi sıcak yemek kokusunu duyan askerler lokantaya girip yemek ısmarladıklarında yemeğin ya çok tuzlu ya da zehir gibi biberli olduğunu görüyorlardı. Askerler memleketten boyunduruk altına aldıkları öbür ülkelerden gelen haberleri okuyorlardı gazetelerde. Her zaman iyiydi haberler. Bir süre inandılar bu haberlere. Sonra aradan bir süre geçince inanmaz oldular. Hepsinin yüreğinde bir ürkü vardı. Memleket çökse... ''Söylemezler bunu bize. Öğrendiğimizde de iş işten geçmiş olur. Bu insanlar gözümüzün yaşına bakmayacaklar o zaman. Hepimizi öldüreceklerdir.'' Belçika'dan, Rusya'dan geri çekilen askerlerin öykülerini anımsıyorlardı. Daha okumuş yazmış olanları her köylünün dirgeninin kana bulandığı, karın bile çürümüş ceset koktuğu o korkunç yürekler acısı Moskova dönüşünü anımsıyordu. Birbirlerinden ayrıldıklarında, biraz olsun gevşediklerinde ya da çok uzun süre uyuduklarında burada da aynısının olacağını biliyorlardı. Huzursuz uykuları, günleri sinir bozukluğu içinde geçiyordu. Subaylarına onların da bilmedikleri için yanıtlayamadıkları sorular soruyorlardı. Onlar da memleketten gelen haberlere inanmıyorlardı. Böylelikle sonunda kasabayı ele geçirenler tutsak ettiklerinden korkmaya başladı. Sinirleri zayıfladı. Geceleri bir gölge gördüklerinde silahlarına davranıp tetiğe basar oldular. Hep soğuk, donuk bir sessizlik vardı çevrelerinde. Sonra üç asker deliri verdi bir hafta. Memlekete gönderilene değin gece gündüz ağladılar. Delirmiş olanları memlekette acılarını dinlemek için öldürdüklerini duymamış olsalar öbürleri de çıldırabilirlerdi. Ama böylesi bir ölümü düşünmek bile insanın türlerini ürpertiyordu. Kaşılarında oturan askerler içlerini korku bürüdüğünde buruklaşıyorlardı. Devreye gezerken içlerini korku bürüdüğünde ise acımasızlaşıyorlardı. Gün dönümüyle geceler uzamaya başlamıştı. Akşama doğru saat üçte ortalık kararıyor, sabah dokuza değin aydınlanmıyordu. Pencerelerin bombardımana karşı karartılması buyurulduğu için karın üzerinde kıpır kıpır ışıklar parlamıyordu artık. Ne var ki İngiliz bombardıman uçakları geldiğinde kömür madeninin yakınlarında bir takım ışıklar görülüyordu. Kimi zaman nöbetçiler elinde fener taşıyan bir adam görüp öldürüyorlardı. Bir kezinde el feneriyle dolaşan bir kızı öldürdüler. Ama hiçbir işe yaramıyordu bu. Adam öldürmekle hiçbir şeyin önüne geçilmiyordu. Subayların durumu da askerlerden daha iyi değildi. Daha soğukkanlıydılar. Eğitimleri daha kusursuzdu çünkü. Daha becerikliydiler çünkü daha fazla sorumlulukları vardı. Ama aynı korkular onların yüreklerinin de derinlerine gömülmüştü. Aynı özlemler daha da sıkı sarmıştı göğüslerini. Üstelik ikili bir gerginlik içindeydiler. Tutsak halk hata yapmalarını gözlüyordu. Kendi adamları da zayıflık göstermelerini. Sinirleri iyice gerilmiş kopma noktasına gelip dayanmıştı. İşte bu ordunun askerleri ruhsal bir kuşatma altındaydılar. Yenenler olsun, tutsaklar olsun, herkes ilk çatlağın ortaya çıkmasıyla birlikte neler olacağını çok iyi biliyordu. Belediye başkanının konağının üst katındaki odada rahat huzur kalmamış gibiydi. Pencerelere siyah kağıtlar kaplanmıştı. Odanın içine öbek öbek değerli gereçler yığılmıştı. Göz önünden ayrılması tehlikeli olan araç ve gereçler, dürbünler, çelik başlıklar, maskeler. Burada disiplin daha genç etti Sanki bu subaylar bir yerlerde biraz gevşeme olması gerektiğini yoksa makinenin bozulacağını biliyorlardı. Masanın üzerinde sert parlak bir ışık yayan ve duvarlarda kocaman gölgeleri oluşturan iki gaz lambası vardı. Lambaların tıslaması bütün odayı katlıyordu. Bimbaşı Hunter işine koyulmuştu. Çizim tahtası sürekli olarak hazırdı. Bombalar yaptığı işi neredeyse yapılır yapılmaz parça parça ediyordu. Pek aldırmıyordu buna Bimbaşı Hunter... Çünkü ona göre gerçek yaşam, yapı ve yapım işleri demekti. Burada ise, tasarımlayabileceğinden, gerçekleştirebileceğinden çok daha fazla yapı işi vardı. Arkasından gelen bir ışıkla, çizim tahtasının başına oturmuştu. Tecetveli, tahtanın üzerinde aşağıya yukarıya kımıldayıp duruyor, kalemi sürekli çalışıyordu. Kolu hala sargılı olan Teğmen Prackle ortadaki masanın başında bir sandalyeyi kurulmuş, resimli bir gazeteyi okuyordu. Masanın bir ucunda da Teğmen Tandır mektup yazıyordu. Kalemi sıkı sıkıya tutmuş, arada başını kaldırıp tavana bakarak mektupta kullanacağı sözlükleri aranıyordu. Freckle resimli gazetenin yaprağını çevirerek bu sokaktaki tüm dükkanları gözüm kapalı bulabilirim dedi. Hunter işini sürdürdü. Tandır mektubuna birkaç sözcük daha ekledi. Freckle devam etti. Tam şurada bir lokanta vardır. Resimde görülüyor. Bird'in lokantasıdır adı. Hunter gözlerinin ayırmaksızın, biliyorum orayı, dedi, çok iyi tava yaparlardı. Elbette, dedi Prakıl, tüm yemekleri çok güzeldi. İlaç için olsun, kötü bir yemek koymazlardı insanın önüne. Kahveleri ise, Tandır mektuptan başını kaldırıp, şimdi ne kahve ne de kızartma bulabilirsin orada, dedi. Bak bunu bilmiyorum, dedi Prakıl, bir zamanlar vardı, yine olacaktır. Bir de garson kız vardı orada. Eliyle, sağlam eliyle, kızın görünüşünü betimledi. Sarışın, işte böyle. Gözlerini yeniden dergiye indirdi. Çok garipti gözleri. Hep nemliydi. Sanki daha yeni gülmüş ya da ağlamış gibi. Tavana bir göz atıp yumuşak bir sesle, ''Onunla çıkmıştım.'' dedi. Çok güzeldi. Niye daha sık gitmedim oraya bilmem. Acaba hala orada mı? Tandır iç karartıcı bir sesle, salmam dedi. Belki bir fabrikada çalışıyordur. Prakıl güldü. Umarım kızları karnıya bağlamamışlardır memlekette. ''Niye olmasın ki?'' dedi Tandır. Prakıl alaycı bir sesle, ''Kızlara pek aldırmıyorsun öyle değil mi?'' dedi. Aran iyi değil onlarla, belli oluyor. Tandır, ''Hoşlanılacak yanlarından hoşlanırım ama onların yaşamamın her dakikasına karışmalarına izin vermem.'' Prakıl ineliyici bir sesle, ''Bence onlarsız geçen bir anın bile yoktur senin.'' dedi. Tandır konuyu değiştirmeye çalıştı. Şu tanrının cezası lambalardan iğreniyorum. Binbaşım, Dinamo'yu ne zaman yaptıracaksınız? Binbaşı Hunter başını tahtasından ağır ağır kaldırıp, e, şu sıralarda bitmiş olması gerekiyor. En becerikli işçileri görevlendirdim. Bundan sonra Dinamo'nun başındaki nöbetçileri ikiye çıkaracağım, dedi. Prickle, Dinamo'ya zarar veren herifi yakaladınız mı, diye sordu. Hunter acımasız bir sesle, beş kişinin içinden biri olabilir. Beşinize yakaladım dedi. Sonra düşünceli bir yüzle sözlerini sürdürdü. Dinamo'yu bozmak, nasıl yapılacağını biliyorsan çok kolaydır. Kısa devre yaptırırsan kendi kendini bozar. Işıkların yanması gerek artık. Pricle hala elindeki dergeye bakıyordu. Ne zaman nöbetimizi devredeceğiz acaba? Memlekete bir sürü olsun, ne zaman gidebileceğiz bilmem ki. Binbaşım, memlekete gidip biraz dinlenmek istemez miydiniz? Hunter başını eşinden kaldırdı, yüzünde bir anlık umutsuzluk ifadesi belirdi. ''Evet, elbette.'' Sonra kendini topladı. ''Bu yan yolu dört kez yaptım. Niye bu yan yola hep bir bombayı sabit ediyor?'' ''Bunu anlayamıyorum. Bu yol parçasından bıktım artık. Bombanın açtığı çukurlar yüzünden her defasında yön değiştirmem gerekiyor. Çukurları dolduracak zamanımız olmuyor. Toprak soğuktan kaskato olmuş. Yapacak çok iş var.'' Birden elektrikler yandı, Tandır kurulmuş gibi uzanıp gaz lambalarını söndürdü, tıslama sesi kayboldu. Tandır, oh tanrıya şükürler olsun, dedi, bu tıslama sinirimi bozuyor, sanki birileri fısıldaşıyormuş gibi geliyor bana. Yazdığı mektubu katladı, bu az mektup gelmesi çok garip, iki haftada topu topu bir mektup aldım. Prakıl, belki sana kimse yazmıyordur, dedi. Olabilir, dedi Tandır, başıya döndü. Bir şey olmuşsa, memlekette yani, bize bildirirler mi dersiniz? Kötü şeyleri, hani ölüm falan gibi. Hunter, bilmem, dedi. Şey diye sözünü sürdürdü Tandır. Ah ah, Tanrı'nın bile yüz çevirdiği bu delikten bir kurtulsam. Freckle söze karıştı. Savaştan sonra da burada kalacağını sanmıştım senin. Tandır'ın sesini taklit etmeye başladı. Dört beş çiftliği birleştirip güzel bir aile yuvası kurabilirsin. Öyle değil mi yoksa? Vadinin küçük efendisi olmayacak mıydın? Şeker gibi insanlar, tümü de sevimli, güzel çayırlar, geyikler, küçük çocuklar, öyle değil mi tandır? Prak'ı konuşurken tandırın elleri önüne düştü. Sonra ellerini kaldırıp şakaklarını ovuşturarak coşkuyla konuşmaya başladı. Orada dur, böyle konuşma. Bu insanlar, bu iğrenç insanlar, soğuk insanlar, dönüp de insanın yüzüne bile bakmıyorlar. Titredi. ''Hiç konuşmuyorlar. Bir şey söylediğinde ölü gibi karşılık veriyorlar. Ne dersen boyun eğiyor bu iğrenç insanlar. Kızlarsa buz gibi.'' Kapıda hafif bir sıkıntı oldu. Elinde kömür kovasıyla Joseph girdi içeri. Odayı sessizce geçip, çıt bile çıkarmaksızın kovayı yerleştirdi yerine, sonra kimseye bakmadan döndü kapıya doğru yürüdü. Prakıl yüksek sesle, ''Josef!'' dedi. Joseph yine ses çıkarmadan Prequel'a döndü. Adamın yüzüne bakmaksızın hafifçe öne eğildi. Prequel yine yüksek sesle, "Joseph, şarap ya da konyak var mı?" dedi. Joseph başını iki yana salladı. Tandır ayağı fırladı. Yüzü öfkeden çarpılmış gibiydi. "Yanıt ver domuz, konuşarak yanıt ver!" diye bağırdı. Joseph başını kaldırmadı. Duyulur duyulmaz bir sesle, "Hayır efendim," dedi. "Hayır efendim, şarap yok." Tandır öfkeyle, "Ya konyağ?" Dedi, Joseph yere bakıp yine aynı ses sonuyla, ''Hiç konyak yok efendim.'' Dedi, milim olsun kımıldamıyordu. ''Ne istiyorsun şimdi?'' diye sordu Tandır. ''Gitmek istiyorum efendim.'' ''Git öyleyse, Tanrı'nın cezası herif.'' Joseph dönüp, sessizce odadan çıktı, Tandır cebinden bir mendil alarak yüzünü sildi, Hunter başını kaldırıp ona baktı, ''Seni böylesine kolayca alt etmesine izin vermemeliydin.'' Dedi. Thunder koltuğuna çöktü, elini şakağına dayayıp kırık bir sesle, ''Bir kız istiyorum.'' dedi. ''Memlekete gitmek istiyorum. Bir kız istiyorum. Bu kasabada bir kız var. Güzel bir kız. Hep görüyorum onu. Sapsarı saçlı. Evi hurda demir dükkanının yanında. O kızı istiyorum.'' Prakıl, ''Kendine göz kulak ol.'' dedi. Sinirlerine de hakim ol.'' Tam o sırada ışıklar yeniden söndü, oda karanlığa gömüldü, kibritler çıkılıp lambaların yakılmasıyla uğraşılırken Hunter konuşmaya başladı. Tümünü de yakaladım sanmıştım, demek birini atlamışım. Ama gece gündüz Dinamo'nun başına dikilip adam kovalayamam ya, güvenilir adamları görevlendirmiştim güya. Lambalardan birini yakmıştı Tandır, İkincisini de yaktığında Hunter ona dönüp sert bir sesle "Teymen" dedi. ''Bir diyeceğim varsa bize anlat, bu sözlerin düşmanların duymaması gerek.'' Onları en çok sevindirecek şeydir sinirlerin zayıflığını öğrenmeleri. Düşmanın bunları duymasına izin verme sakın. Tandır yine oturdu, lambanın ışığı yüzünün çizgilerini keskinleştirmişti. Odayı yeniden tıslama sesi dolduruyordu. ''İşte sorun da bu ya'' dedi Tandır. ''Düşman her yerde, tüm erkekler, tüm kadınlar, çocuklar bile. Düşman her yerde, kapıların aralığından bakan yüzler, perdelerin gerisinde konuşulanlara kulak kabartan beyaz yüzler.'' Yendik onları, her yerde kazanan biz olduk, onlarsa bekliyorlar, boyun eğiyorlar, yine bekliyorlar. Dünyanın yarısı bizim oldu. Başka yerlerde de durum böyle mi binbaşım? Hunter, bilmiyorum dedi. İşte bu, dedi Tandır. Raporlar, elimize geçen haberler, girdiğimiz tüm ülkelerde askerlerimiz sevgiyle karşılanıyor. Yeni düzen, coşkuyla benimseniyor. Sesi değişti, önce biraz, sonra da adam akıllı yumuşadı. Raporlar bizimle ilgili ne diyor? Alkışlarla karşılandığımızı, sevgiyle kucaklandığımızı, yollarımıza çiçekler döşendiğini mi yazıyor? Ah karların içinde bekleyen bu ürenç insanlar! Hunter, içini boşalttın işte, rahatlamışsındır herhalde değil mi? dedi. Prick'ın sağlam elini yumruk yapmış, hafifçe masaya vuruyordu. Böyle konuşmaması gerek dedi. Sözlerini kendine saklamalı. Asker değil mi bu adam? Asker olduğunu bilsin öyleyse. Kapı sessizce açıldı, yüzbaşı Loft girdi içeri. Çelik başlığında, omuzlarında karlar birikmişti. Burnunun ucu kızarmıştı. Paltasının yakasını kaldırarak kulaklarını örtmüştü. Çelik başlığını çıkardı, karlar yere döküldü. Loft omuzlarını silkeledi. ''Ne zorlu bir görev bu ya?'' dedi. ''Hırgür mü çıktı yine?'' diye sordu Hunter. ''Çıkmadık gün var mı?'' ''Dinamonuzu yine becermişler anlaşılan. Neyse, madendeki işler için bir süre yoluna koydum.'' ''Sorun neydi?'' ...dedi Hunter. Aa hep aynı dert. İşi ağırdan almaları, bir yük arabasının parçalanması. Bu işi yapan herifi gördüm de hemen zımbaladım. Ama sonunda bir çıkar yol buldum sanırım başım. Az önce geldi aklıma. Her işçiden belli bir miktar kömür çıkarmasını istedim. Adamları aç bırakırsam çalışamazlar. Ama çözüm yolunu buldum bu işi. Kömür çıkarmazlarsa ailelerine yiyecek vermeyeceğiz. Adamları maden ocağında doyuracağız... Yiyeceklerini ailelerinde paylaşma olanağı bulamayacaklar böylelikle. Sorunu çözecektir bu önlem. Çalışmazlar da çoluk çocukları aç kalacak. Demin kendilerine de söyledim bunu. Ne dediler bu işe? Loftun gözleri öfkeyle kısıldı. Ne mi dediler? Şimdi deyin ne dediler ki? Hiç, hiçbir şey. Ama şimdi kömür çıkarmasınlar da görelim. Kaputunu çıkardı, silkeledi, gözleri giriş kapısına takıldı, hafif aralık olduğunu görünce sessiz adımlarla kapıya doğru ilerledi. Birden ardına kadar açtı, sonra da kapattı. Kapıyı sıkı sıkıya örtmüştün girdiğimde, dedi. Örtmüştün, dedi hantır. Prakıl, resimli gazetenin yapraklarını karıştırıp duruyordu hala. Sesi yeniden düzelmişti. İşte doğuda kullandığımız devasa toplar. Ben birini bile görmedim. Siz gördünüz müyüz başım? ''Aa evet'' dedi Yüzbaşı Loft. ''Ateş ederken de gördüm. Akıllara durgunluk veriyor. Kimse karşı koyamaz onlara.'' ''Tandır, Yüzbaşım'' dedi. ''Memleketten hiç haber alıyor musunuz?'' ''Oldukça'' dedi Loft. ''İşler yolunda mıymış?'' ''Hem de nasıl'' dedi Loft. ''Ordularımız her yerde ilerliyor.'' ''İngilizler daha yeni miydi mi?'' ''Her çarpışmada yeniyoruz onları. Ama savaşmayı sürdürüyorlar öyle değil mi?'' ''Birkaç hava akını, hepsi bu. Yaruşlar.'' ''O iş bitti.'' Tandır üsteleyerek ama hala savaşıyorlar öyle değil mi? dedi. Birkaç ufak tefek çatışma o kadar. Öyleyse savaşı kazandık demektir değil mi yüzbaşım? diye sordu Tandır. Evet kazandık. Tandır lofta dikkatle baktı. Buna inanıyorsunuz değil mi yüzbaşım? dedi. Prakıl araya girdi. Yeniden başlamasına izin vermeyin bu adamı. Loft kaşlarını çatarak Tandır'a baktı. Ne demek istediğini anlamadım. Şunu demek istiyorum, çok geçmeden memlekete doğru yola koyulacağız, öyle değil mi? Ee, i̇şleri yoluna koymak biraz zaman alır, dedi Hunter. Yeni düzen bir günde kurulacak değil ya. Tandır belki de ömrümüz boyunca sürecektir, dedi. Konuşturmayın şunu, dedi Preckle. Laft, Thunder'a yaklaştı iyice. Teğmen, dedi. Soru sorma biçiminden hoşlanmadım. Kuşkulu ses sonunda hiç hoşlanma. Hunter başını kaldırıp, ona yüklenme, Luft, dedi. Çok yorgun. Hepimiz çok yorgunuz. Ben de yorgunum dedi Loft ama haince kuşku tohumlarının ekilmesine izin veremem. Hunter sana söylüyorum çileden çıkarma oğlanı dedi. Albay nerede biliyor musunuz? Raporunu düzenliyor takviye istiyor dedi Loft. Düşündüğünüzden zorlu çıktı bu görev. Prickle heyecanla atıldı. Gönderecekler mi takviye birliğini gönderecekler mi diye sordu. Nereden bilebilirim ki? Tandır gülümseyerek takviye birliği dedi, yumuşak bir sesle. Belki de değiştirme birliğidir. Belki bir süre memlekete gidebiliriz. Gülümsemeyi sürdürüyordu. Belki sokakta dolaşabilirim, insanlar selam der. Bak bir asker derler. Benimle övünürler, sevinç duyarlar beni görmekten. Sonra dostlarım olur çevremde, bir insana sırtımı korkmadan dönebilirim belki de. Prakıl yine başlama dedi. Zamanadan çıkmasına izin vermeyin şunun. ''Loft, zaten yeterince derdimiz var.'' dedi yüzünü buruşturarak. Bir subayların kafayı üşütmeleri eksikti. Ama tandır susmadı. ''Gerçekten değiştirme birlikleri gelecek mi yüzbaşım?'' ''Öyle bir şey demedim. Ama gelebileceğini söylediniz.'' ''Bilmiyorum.'' dedim. ''Bak Teğmen, beni dinle. Dünyanın yarısını ele geçirdik. Bir süre için oralarda düzeni sağlamak zorundayız. Bunu biliyorsun.'' ''Ya dünyanın öbür yarısı ne olacak?'' diye sordu tandır. ''Onlar bir süre umutsuzca boğuşup duracaklar.'' dedi Loft. ''Öyleyse dünyanın dört bir yanına dağılmak zorundayız.'' ''Bir süre için.'' dedi Loft. Breckle sinirli bir sesle ''Keşke sustursanız şunu.'' dedi. ''Keşke sustursanız.'' ''Söyleyin kessin sesini.'' Tandır mendilini çıkarıp sümkürdü, aklı başında değildi sanki. Gergin bir kahkaha attı. ''Garip bir düş gördüm.'' dedi. ''Düş olması gerek. Belki de bir düşünceydi.'' Ya düşünce ya da düş. ''Prakıl, susturun şunu yüzbaşım.'' dedi. ''Tandır, yüzbaşım.'' dedi, burası ele geçirdiğimiz bir yer mi? ''Elbette.'' dedi Loft. ''Tandır'ın gülüşü biraz isterikçeydi. Ele geçirdik ve korkuyoruz. Ele geçirdik ve çevre kuşatıldık.'' dedi. Kahkahası giderek tizleşiyordu. Bir düş gördüm ya da bir düşünce. Dışarıda karda siyah gölgeler, kapı aralıklarında yüzler, perdelerin ardında buz gibi yüzler. Bir düşünceydi ya da bir düştü belki. Pürek'ın, susurun şunu diye bağırdı. Tandır, düşümde önder keçileri kaçırmıştı dedi. Loft ile Hunter birlikte güldüler. Loft, düşmanın onun nasıl bir çılgın olduğunu öğrenmiş dedi. Bunu memlekete yazıp bildirmeliyim. Gazeteler basacaktır bu haberi. Düşman Önder'in nice çılgın olduğunu öğrenmiş. Tandır da gülmeyi sürdürüyordu. Ülkeler arka arkaya ele geçirilince reçel dolu kavanozun içine daha çok batıyoruz. Gülmekten tıkandı, mendiline öksürdü. Belki Önder delidir, sinekler sinek kağıdını ele geçiriyor. Sinekler 200 yüz millik yeni bir sinek kağıdını ele geçirdiler. Kahkahası giderek isterekleşiyordu. Prakıl öne doğru kaykılıp sağlam eliyle Tandır'ı sarstı. ''Kes artık, kes! Böyle konuşmaya hakkın yok.'' Loft, bu gülüşün normal olmadığını anladı yavaş yavaş. Tandır'a doğru yaklaşıp yüzüne bir tokat attı. ''Teğmen, sus artık!'' Tandır'ın kahkahası kesilmeyince, Loft bir tokat dağıttı. ''Kes diyorum Teğmen, işitiyor musun beni, kes artık!'' Tandır'ın kahkahası birden kesildi. Odada çıt çıkmıyordu. Lambaların tıslaması duyuluyordu yalnızca. Tandır apışıp kalmıştı. Eline baktı şaşkınlıkla. Sonra elini belirlenmiş yüzüne götürdü, yine eline baktı, başı masaya doğru düştü, memlekete gitmek istiyorum, dedi. Altıncı bölüm Kasaba alanının yakınlarında sivri damlı küçücük evlerle küçücük dükkanların iç içe geçtiği daracık bir sokak vardı. Sokakta ve kaldırımda ezilip incecik bir örtü durumuna gelmiş olan kar, çitlerin üzerine öbeklenmişti. Esintiyle damların üzerinde sağa sola savruluyor, pencerelerin pancurlarına sürünüyordu. Bahçelerdeki karlar kürekle atılmış, yollar açılmıştı. Gece karanlıktı, soğuktu. Uçakları çekebilecek tek bir ışık bile sızmıyordu pencerelerden. Sokağa çıkma yasağı çok sık olduğundan ortalıkta kimse yoktu. Evler karın içinde simsiyah topaklar halinde yükseliyordu. Kısa aralıklarla altı kişilik koltuk birliği iniyordu sokaktan aşağıya doğru. Adamların her birinde uzun birer el feneri vardı. Karanlığı kolaçan ediyorlardı. Yumuşak ayak sesleri sokağı dolduruyordu. Sıkışıp sertleşmiş karın üzerinde çizmelerinin gıcırtısı duyuluyordu. Kalın kaputlarının içine iyice gömülmüştü adamlar. Çelik başlıklarının altına giydikleri yün başlıkları kulaklarının üzerine çekmişler, çenelerini ağızlarını örtmüşlerdi. Perinç taneleri gibi hafif hafif atıştırıyordu kar. Askerler yürürken bir yandan da konuşuyorlardı. Özledikleri şeylerden söz ediyorlardı. Et yemeği, sıcacık çorba, bol tereyağı, kızların güzelliği, gülüşleri, dudakları, gözleri. Bunları konuşuyorlardı. Kimi zaman da yaptıkları işten, yalnızlıklarından duydukları tiksintiyi anlatıyorlardı birbirlerine. Demirci dükkanının yanı başındaki küçük, sivri damlı ev de öbür evlerin eşiydi. Onlar gibi kardan bir başlık geçirmişti tepesine. Pancurlu pencelerinden hiç ışık sızmıyordu. Rüzgara karşı dayanıklı kapıları sıkı sıkıya kapalıydı. Ama evin içinde, küçük oturma odasında bir lamba yanıyordu. Yatak odasının kapısı, mutfağın kapısı açıktı. İçinde cılız bir kömür ateşinin yandığı demir soba, arka duvara yaslamıştı sırtını. Ilık... Yoksul, rahat bir odaydı. Yerde yıpranmış bir halı seriliydi. Duvarlar, üzerinde eskimoda yaldızlı bir Flordelis figürü olan, Flordelis, sanat ve armacılıkta basmakalık bir biçim, sözlük anlamı zambak çiçeği. Sarımsı, kahverengi duvar kağıdı ile kaplıydı. Arka duvarda iki resim asılıydı. Resimlerden birinde, evrelti otuyla dolu bir tabağın üzerine cansız uzanmış bir balık, Öbüründe de bir kökler dalının üzerine uzanmış yatan yine cansız bir keklik betimleniyordu. Sağdaki duvara asılmış olan resimde İsa dalgaların üzerinde yürüyerek umutsuzluk içinde balıkçılara doğru ilerliyordu. İki arkalıksız sandalye vardı odada bir de parlak renkli battaniye örtülü bir sedir. Odanın ortasındaki masanın üzerinde yuvarlak çiçekli bir gölgeliği olan gaz lambası duruyordu. Odadaki ışık tatlı ve yumuşaktı. Sokağa açılan koridorun kapısı sobanın yanındaydı. Masanın yanındaki eski minderli sallanan koltukta Molly Morden oturuyordu. Tek başınaydı. Eski mavi bir kazığı söküyor, yünü bir yumağa sarıyordu. Yumak oldukça büyümüştü. Masada büyük bir makasla şişlere takılı bir örgü duruyordu. Kadının gözlüğü de masanın üzerindeydi. Örgü örerken ona gereksinim duymuyordu. Güzeldi kadın, gençti, derli topluydu, altın sarısı saçlarını tepesinde toplamıştı. Saçında mavi bir fiyonk vardı, elleri hızla işleyerek günü söküyordu, çalışırken arada bir koridora açılan kapıya bakıyordu. Rüzgar, bacada hafif hafif ıslık çalıyordu, karlara bürünmüş, durgun bir geceydi. Kadın birden elindeki işi bıraktı, elleri durmuştu, kapıya doğru bakıp kulak kesildi. Sokaktan geçen askerlerin ayak sesiyle konuşmalarını belli belirsiz duyabiliyordu. Ses giderek silindi, Moli yeni bir uç bulup yumağı sarmaya başladı. Sonra yine durdu. Bir hışırtı oldu önce, sonra kapı üç kez kesik kesik vuruldu. Kim o? Diye seslendi Moli. Kilidi çözük kapıyı açtı, iyice sarık sarmalanmış bir gövde girdi içeri. En iyiydi gelen, gözleri kızarmış, atkılara bürünmüş aşçı kadın süzülürcesine daldı içeri. Sanki kapılardan hızla girip, arkasından da onları kapamadı, uzmandı. Burnu kızarmıştı. Durup soluyarak, odayı çarçabuk gözden geçirdi. Molly, iyi akşamlar eni!" dedi. Seni bu gece beklemiyordum. Üstünü başını çıkar da ısın. Dışarısı çok soğuk. Eni, askerler kışı erken getirdi, dedi. Babam savaşın kötü havayı da yanında getirdiğini ya da kötü havanın savaş getirdiğini söylerdi her zaman. Hangisini söylediğini şimdi tam olarak anımsamıyorum. Üstündekileri çıkar da sobaya yanasır. Olmaz dedi Eni. Etkileyici bir anlam vardı sesinde. Geliyorlar. Gelen kim? dedi Oli. Ekselansları dedi Eni. Ayrıca doktor ve Anders kardeşler. Buraya mı? diye sordu Moli. Neden acaba? Eni elini uzattı, küçük bir paket verdi elinde. Al bunu dedi. Albay tabağından aşırdım. Et. Molly küçük paketi açıp eti ağzına attı. Eti çiğnerken bir yandan da konuştu. Sen yedin mi peki? eni yemeği pişiren ben değil miyim? Hep atıştırırım biraz dedi. Ne zaman gelecekler? Eni burnunu çekti. Anders kardeşler İngiltere'ye erken açacak. Gitmeleri gerekiyor. Şu sırada saklanıyorlar. Öyle mi? Diye sordu Molly. Ama niçin? Şey o arabayı parçaladığı için küçük kardeşler Jack bugün öldürüldü. Askerler bütün ailenin ardına düştü. Ne yaptıklarını bilirsin. Moli, "Evet," dedi. "Biliyorum ne yaptıklarını." "Otuz tane Zaman yok," dedi Eni. Geri dönüp ekselanslarını burada işlerin yolunda olduğunu söylemem gerek. Moli, "Gelirken kimse gördü mü seni?" dedi. Eni kurumlanarak gülümsedi. "Hayır, sensizsiz dolaşma da üstüme yoktur." "Belediye başkanınız çıkacak dışarı?" Eni güldü. İçeriye bakıp yoklamaları olasılığına karşı Rözef girecek onun yatağına. Ekselanslarının gecelik enterajısını giyecek, hanımefendinin yanına uzanacak. Yine güldü. ''Rözef uslu uslu yatsa bari.'' dedi. Moli, ''Denize açılmak için berbat bir gece.'' dedi. Kurşuna dizilmekten daha iyidir. ''Evet, orası doğru. Belediye başkanı niçin geliyor buraya?'' ''Bilmiyorum. Endres kardeşlerle konuşmak istiyor. Şimdi gitmem gerek. Sana haber vermeye gelmiştim yalnızca.'' Molly ne zaman gelirler dedi. Ha belki yarım saat belki de 45 dakika sonra dedi eni. İlkin ben geleceğim yaşlı aşçılara kimse aldırmaz. Kapıya doğru seyirtti yarı yolda durup geri döndü. Sanki en son söylediklerini Molly söylemiş gibi. Onca da yaşlı değilim dedi terslenerek. Sonra süzülürcesine dışarı çıkıp arkasından kapıyı kapattı. Molly bir an için örgü sürdürdü. Sonra ayağa kalkıp sobaya doğru yürüdü. kapağı kaldırdı. Ateşin parıltısı yüzünü aydınlattı. Ateşi karıştırdı kadın. Bir iki parça kömür attı, kapağı yeniden kapattı. Daha koltuğuna oturmadan dış kapı çalındı. Odayı hızla geçerken kendi kendine "Acaba bir şey mi unuttu?" diye mırıldandı. Koridora çıktı. "Ne istiyorsun?" dedi. Sorusunu bir erkek sesi yanıtladı. "Kapıyı açtım Moli." "Kötü bir niyetim yok. Kötü bir niyetim yok." dedi bir erkek sesi. Moli geri geri gidip odaya girdi, teymen tandır kadın izleyerek içeri daldı. ''Molly, kimseniz siz?'' dedi. ''Ne istiyorsunuz?'' ''Buraya giremezsiniz, ne istiyorsunuz?'' Teğmen üzerinde kül rengi, kalın bir kaput vardı. Odaya girip çelik başlığını çıkardı. Yalvaran bir sesle ''Kötülük edecek değilim'' dedi. ''Lütfen içeri girmeme izin verin.'' ''Molly, ne istiyorsunuz?'' dedi. Adamın arkasından kapıyı kapattı Molly. ''Adam, yalnızca konuşmak istiyorum bayan, hepsi bu'' dedi. ''Sesinizi duymak istiyorum, tüm istediğim bu.'' ''Saldıracak mısınız bana?'' Hayır bayan, yalnızca biraz oturmama izin verin, sonra giderim. İstediğiniz nedir? Tandır açıklamaya çalıştı. Anlayabilir misiniz bunu, inanabilir misiniz buna? Yalnızca kısacık bir süre için bu savaşı unutamaz mıyız? Kısa bir süre insan gibi karşılıklı konuşamaz mıyız baş başa? Molly uzun bir süre adama baktı. Sonra dudaklarında bir gülümseme belirdi. Kim olduğumu bilmiyorsunuz, değil mi? İkinci kaset, birinci yüzün sonu. Kim olduğumu bilmiyorsunuz değil mi? İkinci kaset, birinci yüzün sonu. Kim olduğumu bilmiyorsunuz değil mi? İkinci kaset, birinci yüzün sonu. Kim al... Ay battı. Steinbeck, ikinci kaset, ikinci yüz. Tandır, sizi kasabada gördüm dedi. Güzel olduğunuzu biliyorum. Sizinle konuşmak istediğimi biliyorum. Mori hala gülümsüyordu. Yumuşak bir sesle, ''Kim olduğumu bilmiyorsunuz.'' dedi. Koltuğuna oturdu. Tandır ise çocuk gibiydi. Ne yapacağını bilmeksizin ayakta duruyordu. Molly durgun bir yüzle ''Yalnızsınız.'' dedi. ''Derdiniz bu, değil mi?'' Tandır dudaklarını yaladı, istekle konuştu sonra. ''İşte bu.'' dedi. ''Anlıyorsunuz. Anlayacağınızı biliyordum. Anlamak zorunda olduğunuzu biliyordum.'' Sözcükler ağzından ardı ardına dökülmeye başladı. ''Hastalık kertesinde yalnızım. Sessizlik içinde, kin içinde yalnızım.'' Sonra yalvarırcasına... Konuşamaz mıyız, azıcık olsun konuşamaz mıyız, dedi. Moli örgüsüne elini aldı, ön kapıya bir göz atarak, on dakikadan fazla kalamazsınız, dedi. Oturun peymen. Moli yine kapıya baktı, evde bir çıtırtı oldu, tandır dikilip, biri mi var burada, dedi. Hayır, damda yığınla kar birikti, temizleyecek erkeğim yok artık. Tandır nazik bir sesle, kim yaptı bunu, dedi. Biz mi yaptık yoksa? Mülü gözlerini boşlara dikerek uzaklara bakıp başını salladı. Evet. Tandır oturdu. Çok üzgünüm dedi. Hemen ardından da bir şeyler yapabilseydim keşke diye ekledi. Damı temizleteceğim. Hayır dedi Mülü, olmaz. Niçin olmasın? Çünkü halk sizinle işbirliği yaptığımı düşünür. Beni dışlarlar, dışlanmak istemem. Tandır Evet, bunun nasıl olabileceğini anlıyorum dedi. Hepiniz birden nefret ediyorsunuz ama bana izin verirseniz size göz kulak olurum. Molly denetimi eline geçirdiğini anlamıştı. Gözlerini kısıp, hafif acımasız bir sesle, ''Niye soruyorsunuz ki?'' dedi. ''Kazanan sizsiniz. Adamlarınızın sormaları gerekmiyor. İstediklerini alırlar.'' ''Benim istediğim bu değil'' dedi Tandır. ''Bu biçimde olsun istemiyorum.'' Molly güldü. ''Hala acımasızdı sesi. Sizden hoşlanmamı istiyorsunuz, öyle değil mi Teymen?'' Tandır yalnızca... Evet, dedi. Sonra başını kaldırarak, çok güzelsiniz, dedi. Çok sıcaksınız, saçlarınız pırıl pırıl. Ah, bir kadının yüzündeki inciliği görmeyeli, öylesine çok oldu ki. Benim yüzümde bunları görebiliyor musunuz, diye sordu kadın. Tandır kadına dikkatle baktı. Görmek istiyorum. Kadın gözlerini önüne indirdi, sonunda, Bana kuru yapıyorsunuz, değil mi Zeymah? Adam beceriksiz bir tavırla, ''Benden hoşlanmanızı istiyorum.'' dedi. ''Elbette benden hoşlanmanızı isterim. Elbette bunu gözlerinizde görmek isterim. Sizi sokakta gördüm. Geçip gidişinizi izledim. Sizi tedirgin etmemeleri, dokunmamaları için emir verdim. Rahatsız eden oldu mu sizi?'' Mori durgun bir sesle, ''Teşekkür ederim. Hayır, kimse rahatsız etmedi beni.'' dedi. Hızlı hızlı konuşuyordu tendir. Şey, ''Size bir şiir bile yazdım. Şiirimi görmek ister misiniz?'' Kadın alaycı bir sesle uzun bir şiir mi dedi. Birazdan gitmeniz gerekecek. Hayır minicik bir şiir dedi adam. Kısacık bir şiir parçası. iç cebine soktu eline katlanmış bir kağıt çıkarıp kadına verdi. Kadın lambaya doğru kaykıldı gözünü takıp hafif sesle okudu. Gözlerin ki gökyüzünden derin. Tutsağıyım bırakmıyor beni. Hüzünlü düşüncelerden bir deniz ki fırtınalı yüreğimden taşıyor. Kadın kağıdı katlayıp kucağında tutarak ''Bunu siz mi yazdınız Teğmen?'' diye sordu. ''Evet.'' Biraz alaylı bir sesle ''Benim için mi?'' dedi kadın. Tandır tedirgin bir tavırla yanıtladı. E ''Evet.'' Kadın gözlerini adamdan ayırmadan ''Bunu siz yazmadınız diye diyedi gülümseyerek. Öyle değil mi? Teğmen yalanı yakalanmış bir çocuk gibi gülümseyerek ''Hayır.'' dedi. ''Molly kimin yazdığını biliyor musunuz?'' diye sordu. Tandır ''Evet.'' dedi. ''Hayn yazmış.'' Başlığı Nittinen Bülayn Ogendir. Eskiden beri bayılırım bu şiire. Sıkıntılı bir kahkaha attı. Molly onunla birlikte güldü. Birden karşılıklı gülmeye başladılar. Tandıransızın gülmeyi kesti, Gözlerin umutsuzluk kaplamıştı. Uzun süredir böyle gülmemiştim dedi. İnsanların bizi seveceklerini, bize hayran olacaklarını söylemişlerdi. Ama böyle olmadı. Bizden nefret ediyorlar yalnızca. Sonra zamana karşı yarışıyormuşçasına konuyu değiştirdi. Çok güzelsiniz, kahkanız kadar güzelsiniz. Molly, bana kur yapmaya başladınız Seymen dedi. Hemen gitmelisiniz. Tandır, belki size kur yapmak istiyorumdur dedi. Bir erkek aşksız olamaz, aşksız ölür, içi kurur, göğsü kuru bir ağaçtan farksızlaşır. Yapayalnızım ben. Moli koltuğundan kalktı, ürkek ürkek kapıya baktı, sonra sobaya doğru yürüdü, geri döndü, yüzü sertleşmişti. Gözleri acımasızdı. Benimle yapmak mı istiyorsun Seymen? ''Böyle bir şey demedim ben, niye böyle konuşuyorsunuz?'' ''Molly acımasız bir sesle, belki sizden tiksinmeye çalışıyorum.'' dedi. ''Bir zamanlar evliydim, kocam öldü. Görüyorsunuz işte, Kız olan kız değilim, sesi çok acıydı.'' ''Tandır, yalnızca benden hoşlanmanızı istiyorum.'' dedi. ''Molly, biliyorum.'' dedi. ''Ulgar bir adamsınız siz. Sevişmenin iki kişi arasında hoşlanma olduğunda daha dolu dolu, daha zevkli olduğunu biliyorsunuz.'' ''Tandır, böyle konuşmayın.'' dedi. ''Lütfen böyle konuşmayın.'' Molly... Hızla kapıya bir göz atıp, biz tutsak düşmüş bir halkız Teğmen dedi. Yiyeceğimizi aldınız elimizden, açım, eğer beni beslerseniz sizi daha çok severim. ''Tandır, ne demek istiyorsunuz?'' dedi. ''Sizi iğrendiriyor muyum peymen Belki buna çabalıyorum. Fiyatım iki sosistir.'' ''Tandır, böyle konuşamazsınız.'' dedi. Sizin ülkenin kızlarına ne oldu Teymen son savaştan sonra? Bir erkek bir yumurta ya da bir dilim ekmek karşılığında kızlarınızdan istediğini seçebiliyordu. Beni bedavaya götürmek mi istiyorsunuz Seymen? Yoksa fiyat çok mu yüksek geldi? Beni bir an için aldattınız ama siz de benden teksiniyorsunuz öyle değil mi? Belki nefret etmezsiniz diye düşünmüştüm. Hayır, sizden nefret etmiyorum dedi kadın. Açım ve nefret ediyorum sizden. Neye gereksininiz varsa veririm size ama... Kadın onun sözünü kesti, başka bir ad vermek istiyorsunuz ona öyle değil mi? Orospis demiyorsunuz, derdiniz bu mu? ''Tandır, derdimin ne olduğunu bilmiyorum.'' dedi. ''Öylese nefret dolu ki sözleriniz.'' Molly kahkayla güldü, ''Aç olmak hoş değil.'' dedi. ''İki tane sosis, iki tane güzel tombul sosis, dünyadaki en değerli şey olabilir.'' ''Bunları söylemeyin.'' dedi adam, ''Lütfen söylemeyin.'' ''Niye söylemeyecekmişin gerçek bunlar.'' ''Gerçek değil, gerçek olamaz.'' Molly gözlerini bir an için adama dikti, sonra oturdu, gözleri kucağına doğru bakıyordu. ''Hayır, gerçek değil.'' dedi. ''Sizden nefret etmiyorum. Ben de yalnızım. Kar da iyice yığıldı dama.'' Thunder ayağa kalkıp kadına doğru yaklaştı. iki eliyle kadının bir elini tutup, ''Lütfen nefret etme benden.'' dedi yumuşak bir sesle. ''Yalnızca bir teminim ben. Buraya gelmeyi ben istemedim.'' ''Benim düşmanım olmayı siz de istemediniz. Ben bir erkeğim yalnızca. Ülkeleri ele geçiren bir erkek değilim.'' Mule'nin parmakları bir an için adamın ellerini sıktı sonra yumuşak bir sesle, ''Biliyorum.'' dedi kadın. ''Evet, biliyorum.'' ''Tandır, tüm bu ölümlerin içinde az da olsa yaşama hakkımız var.'' dedi. Mule elini bir an için adamın yanağına koyup, ''Evet.'' dedi. ''Seni koruyacağım.'' dedi adam. ''Bütün bu cinayetlerin ortasında birazcık da olsa yaşama hakkımız var.'' Eli kadının omuzunda duruyordu. Birden kaskatı kesildi kadın. Gözleri kocaman kocaman açılmıştı. Sanki hayal görüyormuş gibi bakışlarını ileriye doğru dikmişti. Tandır elini çekip ne oldu diye sordu. Ne var? Kadının gözleri dümdüz ileriye bakıyordu. Kıpırdamıyordu. Ne var diye yeniledi Tandır. Molly büyülenmiş gibi konuşmaya başladı. Okula yeni başlayan küçük bir çocuk gibi giydirdim onu. Korkuyordu. Gömleğini ben düğmeledim. Rahatlatmaya çalıştım onu. Ama rahatlayacak gibi değildi. Çok korkuyordu. Tandır, neden söz ediyorsun dedi. Mole anlattıklarını yaşıyor gibiydi. Eve gelmişse ne için izin verdiler bilmiyorum. Kafası karışmıştı. Olup bitenlerden bir şey anlamıyordu. Giderken beni öpmedi bile. Korkuyordu. Çok da yürekliydi. Tıpkı okula yeni başlayan küçük bir çocuk gibi. Tandır ayağa kalktı. Kocandı bu adam. Mully, evet kocam, dedi. Belediye başkanına gittim ama elimden bir şey gelmiyordu, onun da. Sonra uygun adım yürüyerek çıktı, ne çok düzgündü, ne de dikti yürüyüşü. Sonra sen çıkardın onu dışarı, sen kurşuna dizdin. Korkunç olmaktan çok, inanılmaz gibi gelmişti bana o zaman. O zaman buna inanamamıştım. ''Tandır, kocan'' dedi. ''Evet.'' Şimdi ise bu sessiz evde inanıyorum buna. Şimdi dama tıka basa kar yığılmışken buna inanıyorum. Gün doğumundan önceki yalnızlıkta, yarısı ısınmış yatakta, bunu o zaman anlıyorum. Tanrı kadının önünde duruyordu, yüzü acıyla doluydu. İyi geceler dedi. Tanrı yardımcın olsun, yine gelebilir miyim? Molly duvara bakıyordu hala, bilmiyorum dedi. Geleceğim yine, bilmiyorum. Tandır kadına baktı, sonra sessizce kapıdan çıkıp gitti. Moli ise duvara bakıyordu hala. Tanrı yardımcım olsun. Bir süre duvara gözleri dikili oturdu. Kapı sessizce açılıp Eni girdi içeri. Moli onu görmemişti bile. Eni kızarak kapı açıktı, dedi. Moli yavaş yavaş gözlerini ona doğru çevirdi. Gözleri hala iri iri açılmıştı. Evet ah e evet seni. Kapı açıktı, bir adam çıktı dışarı. Gördüm onu, bir askere benziyordu. Muli, evet eni, dedi. Buradaki adam asker miydi? Evet, askerdi. Eni kuşkuyla ne yapıyordu burada diye sordu. Bana kur yapmaya gelmiş. Eni neler yaptığını sorabilir miyim küçük hanım? dedi. Onların yanına geçmedin, değil mi? Şu korul gibi onlardan yana mısın yoksa? Hayır, onlardan yana değilim eni. Eni eğer BD başkanı buradayken geri gelirlerse dedi, olacaklardan sen sorumlusun. Bunu unutma. Dönmeyecek geri, dönmesine izin vermem. Ama Eni kuşku üzerinden atamamıştı. Onlara gelmelerini söyleyeyim mi? Tehlike yok mu diyorsun? Evet, hiçbir tehlike yok. neredeler Dışarıda çitin gerisindeler dedi Eni. İçeri gelmelerini söyle onlara. Eli çıktığında Molly ayağa kalktı, saçını düzeltti, canlanmak için başını iki yana salladı. Koridorda ayak sesleri duyuldu, uzun boylu sarışın iki delikanlı girdi içeri. Üzerlerinde kısa denizci kabanları, koyu renkli dik yakalı birer kazak vardı. Başlarına yün başlık geçirmişlerdi. Rüzgar yanını tenleriyle güçlü, kuvvetli adamlardı. İkiz gibiydiler, balıkçı Will Enders ile Tom Anders. ''İyi akşamlar Molly, duydun mu?'' Eli anlattı, gitmek için kötü bir gece.'' Tom, açık bir geceden daha iyi dedi. Hava açık olsa uçakların görme tehlikesi var. Belediye başkanı ne istiyor Molly? Bilmiyorum, kardeşinizin başına gelenleri duydum, çok üzüldüm. Delikanlardan bir ses çıkmadı, sıkılmış gibiydiler. Tom, nasıl olduğunu sen biliyorsun herkesten çok üstelik dedi. Evet, biliyorum. En içeri girdi yeniden, boğuk bir sesle geldiler dedi. Belediye başkanı Ordun ile Doktor Winter girdiler içeri. paltolarını başlıklarını çıkarıp sedirin üzerine koydular. Ord'un Mollie'ye yanışıp alnından öptü. İyi akşamlar canım. Emiye döndü sonra. Kapıya yakın dur sen Annie. Devriyeler geçerken bir kez, gittiklerinde de bir kez daha vur. Tehlike durumunda iki kez vur kapıya. Dış kapıyı bir iki parmak açık bırak ki gelen olursa sesini duyabilesin. Annie olur efendim dedi dışarıya gitti kapıyı ardından kapattı. Doktor Winter Sova'nın yanında ellerini ısıtıyordu. Bu gece gideceğinizi duyduk delikanlılar dedi. Gitmek zorundayız dedi Tom. Ordu'nun başıyla onayladı. Evet biliyorum Korul'da yanına alacağınızı duyduk. Tam acı acı güldü. Tek doğru yolun bu olduğunu düşündük. Onun teknesini alıyoruz Ortalık da bırakamayız o adamı. Sokaklarda dolaşması iyi olmuyor. Ordun üzünlü bir sesle keşke basık gitseydi buradan dedi. Onu yanınıza almanız tehlikeli olabilir. Will kardeşinin sözlerini yeniledi. Sokaklarda dolaşması doğru değil o adamın. Halkın gözü önünden yok olmalı. Winter, onu götürebilecek misiniz diye sordu. Kendini korumaya çalışmıyor mu? Aa evet, bir bakıma çok dikkatli. Ama saat tam 12'de yürüyerek evine gidiyor genellikle. Duların gerisine saklanacağız. Arka bahçeden denize taşıyiveririz onu. Teknesi de oraya bağlı. Bugün gidip yolculuk için hazırladık tekneyi. Ordan, keşke bunu yapmak zorunda kalmasaydınız diye yineledi. Fazladan tehlike yaratacak sizin için. Gürültü edecek olursa devriyeler işitebilir. Tom, gürültü falan çıkarmayacak dedi. Ayrıca denizde yok olup gitmese çok daha iyi olur. Kasabalılardan bazıları onu saldırabilir. O zaman da bir sürü insan öldürülecektir. Hayır, en iyisi o adamın denizde yok olup gitmesi. Molly yeniden örgütünü elini aldı. Denize mi atacaksınız onu dedi. Will kızarmıştı. Denizi boylayacak hanımefendi. Sonra belediye başkanına döndü. Bizi görmek mi istemiştiniz efendim? Şey evet sizinle konuşmak istiyorum. Doktor Winter ile birlikte bir şeyler düşünmeye çalıştık. Adalet, adaletsizlik, tutsaklık üzerine bir sürü şey konuşuluyor. Düşman eline düştük ama tutsak edilebildiğimizi sanmıyorum. Kapıda keskin bir tıkırtı oldu, odada sesler kesildi, Molly'nin şişleri durdu, belediye başkanının öne uzattığı kolu havada kaldı. Kulağını kaşıyan Tom elini olduğu yerde tutmuş kaşımayı bırakmıştı. Odada kimse kımıldamıyordu, tüm gözler kapıya doğru dönmüştü. Önce hafif hafif, sonra giderek daha gürültülü biçimde askerlerin ayak sesleri, çizmelerinin kardaki gıcırtısı, geçip giderkenki konuşmaları duyuldu. Kapının önünden geçtiler, ayak sesleri uzaklaşıp yok oldu. Kapı bir daha tıkırdadı, odadakiler gevşediler. Oradan eni dışarıda üşüyecek dedi. Sedirden paltosunu alıp iç kapıyı açtı, paltosunu uzattı aradan. ''Bunu omuzlarını al eni," diyerek kapıyı kapattı. ''O olmasa ne yaparım bilmem. Her yere girip çıkıyor, her şeyi görüyor, duyuyor. Bir an önce gitmemiz gerekiyor efendim'' dedi Tom. Winter keşke şu korul işini boşlasanız dedi. Yapamayız bunu. Sokaklarda dolaşıp durması iyi olmuyor dedi Tom. Sonra soran gözlerle belediye başkanı orduna baktı. Ordon ağır ağır söze başladı. Kısa ve öz konuşmak istiyorum. Küçük bir kasaba burası. Adalet ve adaletsizlik ufak tefek şeylerle bağlantılıdır. Kardeşiniz vurularak öldürüldü. Alex Morden da kurşuna dizildi. Bir hainden öç almak gerek. Halk kızgın. Ama karşı çıkma olanağı yok. Bunların tümü de küçük şeylerle belirleniyor. İnsanlar insanlara karşı. Fikirler değil çarpışan. Winter, bir doktoru yok etmeyi düşünmesi garip. Ama sanırım düşman eline düşen bütün insanlar direnmek ister dedi. Silahımız yok. Ruhlarımız, bedenlerimiz yeterli değil bu iş için. Silahsız bir adamın yürek gücü de çöker. ''Will Anders, bütün bunların anlamı nedir efendim?'' diye sordu. ''Bizden ne istiyorsunuz?'' ''Onlarla dövüşmek istiyoruz ama yapamıyoruz.'' dedi ordun. ''Şimdi de açlığı kullanıyorlar halkın üzerinde. Açlık zayıflık getirir. Siz delikanlılar İngiltere'ye gidiyorsunuz. Belki söyleyeceklerinize kimse kulak asmayacaktır. Ama onlara bizden küçük bir kasabadan haber götürün. Silah versinler bize.'' ''Tom, tüfek mi istiyorsunuz?'' diye sordu. Kapıda bir tıkırtı oldu yine, odadakiler oldukları yerde kaldılar, dışarıda askerlerin sesi duyuldu, ama bu kez daha hızlıydılar, koşuyorlardı ve hızla kapıya doğru ilerledi. Koşuşan adımların çıkardığı sesler evin yanına yaklaştı, boğuk sesli buyruklar duyuluyordu, askerler koşarak geçip gittiler, kapıda bir tıkırtı daha oldu. Molly birinin ardına düşmüş olsalar gerek dedi, acaba bu kez kimin peşindeler, tom tedirgin bir sesle gitmemiz gerek artık dedi. Tüfek mi istiyorsunuz efendim, tüfek mi isteyelim onlardan? Hayır, durumu anlatın onlara, gözaltındayız, yapacağımız her girişim misilleme ile karşılanacak, eğer basit, gizli silahlarımız olsaydı, sinsice kullanabileceğimiz silahlar olsaydı, patlayıcılar, demir yollarını uçuracak dinamikler, el bombaları, hatta olanağı varsa zehir... Öfkeyle konuşuyordu. Onurlu bir savaş değil bu. İhanet ve cinayetlerle dolu bir savaş. Bize karşı kullandıkları yöntemleri kullanalım biz de. İngiliz uçakları kocaman bombalarını maden atsınlar. Ama bize de kullanabileceğimiz, saklayabileceğimiz, rayların altına sıkıştıracağımız, tankların altına koyacağımız küçük bombalar atsınlar. O zaman silahlanmış olacağız. Gizlice silahlanmış olacağız. O zaman düşman hangimizde silah olduğunu hiçbir zaman bilemeyecek. Uçaklar bize basit silah getirsin. Onları nasıl kullanacağımızı biliriz. Biz. Winter sözü karıştı. Nerede patlayacağını hiçbir zaman bilemeyecekler. Askerler, devriyeler, hangimizin silahlı olduğunu hiçbir zaman bilemeyecekler. Tom alnını sildi. Eğer sağ salim varabilirsek oraya söyleriz efendim. Ama şey, İngiltere'de sıradan halkın eline silah vermek istemeyen insanların yönetimde etkili olduğunu duymuştum. Oradan gözlerini ona dikti. Ah bunu düşünmemiştim. Şey göreceğiz bakalım, eğer İngiltere'yi ve Amerika'yı hala bu adamlar yönetiyorsa... Dü ...dünya itirilmiş demektir zaten. Dinlerlerse size bu anlattıklarımızı söyleyin onlara. Yardım almak zorundayız. Ama yardım alabilirsek, yüzü iyice sertleşti. Eğer yardım alabilirsek, o zaman kendi başımızın çaresine kendimiz bakarız. Winter sözle karıştı. Bize gizleyebileceğimiz, gerektiğinde kullanmak üzere toprağa gömebileceğiniz... Dinamik bile verseler, düşman bir daha rahat yüzü göremeyecektir, hiçbir zaman. Tüm donanımını havaya otururuz. Odadaki coşku dalgası iyice kabarmıştı şimdi. Molly öfkeyle, evet dedi, o zaman düşmanı rahatıyla boğuşabiliriz, uykusuyla savaşabiliriz, sinirleriyle dövüşürüz, inançlarıyla dalaşırız. Wilding'in bir tavırla, hepsi bu mu efendim diye sordu. Evet diye başıyla onayladı ordun. İşin özü bu. Peki ya kulak asmayacak olurlarsa söylediklerinize? Çabalayabilirsiniz. Tıpkı bu gece denizde çabalayacağınız gibi. Hepsi bu mu efendim? Kapı açıldı, Eni sessizce içeri girdi, oradan sözlerini sürdürdü. Hepsi bu. Eğer şimdi gitmeniz gerekiyorsa iyi göndereyim yolu kolacan etsin. Başını kaldırınca Eni'nin içeri girmiş olduğunu gördü. Eni, bir asker geliyor yoldan yukarı, dedi. Demin buradan çıkan askere benziyor. Siz gelmeden önce Moni'nin yanında bir asker vardı. Hepsimole'ye baktı. "Eni, kapıyı kilitledim." dedi. "Ne istiyor?" diye sordum Moli'ye. "Niye geliyor yine?" Dış kapı yavaşça vuruldu. Orada Moli'nin yanına yaklaştı. "Ne oluyor Moli? Başın dertte mi yoksa?" "Hayır," dedi kadın. "Hayır, arkadan çıkarsınız. Arka kapıdan çıkabilirsiniz. Hadi hemen çıkın." Ön kapı sürekli çalınıyordu. Kısık bir erkek sesi duyuldu. Molly mutfağa açılan kapıyı açtı. Hadi çabuk çabuk! dedi. Belediye başkanı kadının önüne dikildi. Başın dertte mi Molly? Bir şey yapmadın ya. En soğuk bir sesle aynı askere benziyor dedi. Demin burada bir asker vardı. Molly belediye başkanına evet dedi. Demin bir asker vardı burada evet. Belediye başkanı ne istiyormuş diye sordu. Bana kur yapmak istedi. Yapmadı mı peki? dedi ordun. ''Hayır'' dedi kadın, ''yapamadı. Şimdi gidin, ben çözümlerim.'' Oradan ''Molly'' dedi, ''eğer başın dertteyse bırak yardım edelim sana.'' ''Benim derdime kimse çözüm bulamaz'' dedi kadın, ''gidin şimdi.'' İterek kapıdan dışarı çıkardı onları Molly. Annie geride kalmıştı. Molly'e baktı, ''Küçük hanım, bu askerin derdi nedir?'' Derdin ne olduğunu bilmiyorum. Ona bir şey anlatacak mısın?'' Şaşkın bir sesle, ''Hayır'' dedi Molly, ''Hayır.'' Sonra keskin bir sesle, hayır Annie bir şey söylemeyeceğim diye ekledi. Annie kadına kaşlarını çattı. Küçük hanım, ona bir şey anlatmazsanız iyi olur. Sonra dışarı çıkıp kapıyı arkasından kapadı. Ön kapı sürekli çalınıyordu. Kapıdan bir erkeğin sesi duyuluyordu. Molly odanın ortasındaki lambaya doğru ilerledi. Yükünün altında eziliyor gibiydi. Başını eğip lambaya baktı, masaya baktı. Örgüsünün yanında duran makası gördü. Şaşkınlıkla, keskin yanından tutarak makası aldı elini. Makas, kadının elinde bıçak gibi duracak bir duruma gelene değin parmakların arasından kaydı. Kadının gözleri korku doluydu. Gözlerini indirip lambaya baktı, Işık kadının yüzünde dalgalanıyordu. Moli yavaş yavaş makası kaldırıp giysisinin içine yerleştirdi. Kapı sürekli olarak vuruluyordu. Kadın kendini çağıran sesi duydu. Bir anlına masaya abandı, sonra üfleyerek lambayı söndürdü. O da... Kömür sobasındaki kırmızı nokta dışında kapkananlıktı. Kapıyı açtı kadın, sesi gergin ama tatlıydı. Geliyorum Teğmen, geliyorum diye seslendi. Yedinci bölüm Bembeyaz, hafif soluk ay ışığı karanlık, duru geceye atıyordu. Rüzgar kuru kuru esiyor, karın üzerinde ezgiler mırıldanıyordu sanki. Dingin bir rüzgardı. Kuzey kutbunun en soğuk noktasından düzenli, kezintisiz olarak üfürüp duruyordu. Toprağı örten kar, derin ve kum gibi kuruydu. Evler kar kümelerindeki çukurların içine yerleşmiş duruyorlardı. Pencereleri karanlıktı. Pancurlar soğuktan kurunmak için sıkı sıkıya örtülüydü. Bacalardan incecik bir duman yükseliyordu yalnızca. Kasabada kaldırımlar buz kesip katılaşmış, sertleşmiş, karla örtülüydü. Sokaklar dertli. Soğuktan titreyerek dolaşan devreler dışında bomboştu, sessizdi. Evler geceye yaslanmışlardı, kapkara. Sabaha doğru evlerin içini akşamın sıcaklığından arta kalan hafif bir ılıklık ısıtıyordu. Madenin girişinin yanında nöbetçiler gökyüzünü kolluyorlardı. Toplarını gökyüzüne çevirmişlerdi. Dinleme aygıtlarıyla göğü tarıyorlardı. Bombardaman uçakları için çok elverişli, duru bir geceydi çünkü. Böyle gecelerde çelik iğler kuş gibi ıslık çalarak havadan yağıyor, yerde büyük bir gürültüyle parça parça oluyordu. Bu gece ayın cılız ışığına karşın gökyüzünden bakıldığında yeri görmek olanaklıydı. Köyün bir ucunda, küçücük evlerin arasında bir köpek soğuktan ve yalnızlıktan, yakınırcasına oluyordu. Burnunu göğe kaldırmış, dünyanın kendisine yakıştırdığı durumu uzun uzun, dolu dolu anlatıyordu tanrısına. Deneyimli bir şarkıcıydı, gırtlağının tüm gücüyle oluyordu, sesinin geniş bir yayılma alanı vardı... Sesini istediğince denetleyebiliyordu. Devriye kolunu oluşturan altı asker, sokaklarda bir aşağı bir yukarı ağır ağır, sebatla ve bezginlik içinde yürürken köpeğin ezgisini duydu. Kaputların içine iyice büzülmüş askerlerden biri, ''Bana her gece daha da kötülüyormuş gibi geliyor bu köpek.'' dedi. ''Bence öldürmemiz gerek onu.'' Bir başkası karşılık verdi. ''Neden?'' ''Bırak ulusun, benim hoşuma gidiyor. Memlekette uluyup duran bir köpeğim vardı. Ona hiç engel olmazdım. Sarıydı rengi.'' Köpek ulumasına hiç aldırmam. Duygusuz cansız bir sesle öbürlerini aldıklarında benim köpeğimi de aldılar diye ekledi. Onbaşı gereksinim duyulan yiyeceği köpeklerin yemesine izin verilemezdi dedi. Sakın ha yakındım falan yok. Bunun zorunlu olduğunu biliyorum. Önderler gibi plan yapamam. Benim garibime giden buradaki bazı insanların köpek beslemesi. Üstelik bizim kadar bile yiyecekleri yok. Yine de insanların da köpeklerinde de kemikleri sayılıyor açlıktan. ''Salak bu insanlar'' dedi onbaşı. ''Savaşı çabucak yitirmelerin nedeni de bu. Bizim gibi plan kuramıyorlar.'' ''Bu iş bittikten sonra yine köpeklerimiz olacak mı acaba?'' dedi asker. ''Herhalde Amerika'dan ya da başka yerlerden köpek alıp yeniden beslemeye başlayabiliriz.'' ''Amerikada ne tür köpekler vardır?'' dersin. ''Bilmiyorum'' dedi onbaşı. ''Büyük bir olasılıkla her şeyleri gibi köpekleri de kaçıktır onların.'' Sonra konuşmayı sürdürdü. ''Doğrusu köpeklerin bir işe yaradığı da yok.'' Belki köpeklerle hiç uğraşmasak daha iyi olur, güvenlik işi dışında. Belki de öyledir, dedi asker. Önder'in köpeklerden hoşlanmadığını duymuştum. İşittiğime göre, köpek gördüğünde kaşınmaya, aksırmaya başlıyormuş. İnsan bu tür şeyleri duyar, dedi onbaşı. Hey, dinleyin! Devriyeler oldukları yerde durdular, çok çok uzaktan, arı vızıltısı gibi uçak sesleri duyuluyordu. İşte geliyorlar, dedi onbaşı. Neyse, hiçbir yerde ışık yok. En son iki hafta önce gelmişlerdi, öyle değil mi? On iki gün önce, dedi asker. Madendeki nöbetçiler de uçakların uzaktan gelen seslerini duymuştu. Yüksekten uçuyorlar, dedi bir çavuş. Yüzbaşı Loft, çelik başlığının kıyısından gökyüzünü iyice görebilmek için başını arkaya devirdi. Öyle sanıyorum ki, 20 bin ayaktan daha yüksekte uçuyorlar, dedi. Belki geçip giderler. Sayılır da çok değil. Çavuş kulaklarını dikmiş dinliyordu. Üçten fazla olduğunu sanmam. Topçulara haber salayım mı? Dedik de olsunlar yeter sonra da Albay Lanser'a haber ver. Yok yok ona haber vermeye gerek yok. Belki de buraya gelmiyorlardır. Tam üstümüzdeler neredeyse ama hala dalış yapmadılar. Hepimizde çember çiziyorlar sanki dedi çavuş. İki taneden fazla olduğunu sanmam. Kasabalılar yataklarında duymuşlardı uçakları. Kuşluğu yataklarında büzülüp kulak kesilmişlerdi. Bu hafif ses belediye başkanının konağında Albay Lanser'ı da uyandırmıştı. Lancer sırt dönmüş, gözlerini iyice açarak karanlık duvara dikmişti. Sesi daha iyi duyabilmek için soluğunu tutuyordu. Yüreğe öylesine çarpmaya başladı ki soluk alırkenki kadar bile duyamaz oldu sesi. Belediye başkanı Ordon uçakları uykusunda işitip onlarla ilgili bir düş görmeye başladı. Uykusunda kıpırdanıp bir şeyler fısıldıyordu. İki çamur renkli bombardıman uçağı gökyüzünün derinliğinde çember çizerek dolanıyordu. Gaz kesip süzülerek dönmeyi sürdürdüler. Her birinin tam ortasından birbirine ardından yüzlerce incecik küçük şey atılıyordu şimdi. Atılan şeyler birkaç metre indikten sonra üzerlerinde küçük paraşütler açıldı. Küçük paketçikler sessizce yavaş yavaş yerde doğru sürüklenmeye başladı. Uçaklar yeniden isim verip yükseldiler. Sonra isim kesip dönmeye başladılar yine. Yeniden bir sürü küçük nesne atıldı. Sonra uçaklar geldikleri yönü dönüp Gözden yok oldular. Minicik paraşütler şeytan arabası gibi havada yüzüp duruyordu. Rüzgar esintisi onları birbirinden ayırıyor, tıpkı şeytan arabasının uçlarındaki tohumların dağılışı gibi dağıtıyordu. Öylesine yavaş sürükleniyorlar, öylesine yumuşak biçimde toprağa iniyorlardı ki, bazen 30 santimlik dinamit paketleri karın içinde dimdik kalıyor, küçük paraşütler de onların üzerine yumuşakça örtü veriyordu. Karda simsiyah görünüyorlardı. Bembeyaz tarlaların tepelerdeki kuruların ortasına iniyorlardı. Bazıları ağaçları takılıp dallardan sarkıyordu. Kimisi küçücük kasabadaki evlerin damına inmişti. Kimisi de küçücük ön bahçeleri. Biri de kasaba alanındaki misyoner Sanalbert yordusunun başının tepesinde birikmiş olan karın üzerine inmiş dimdik duruyordu. Küçücük paraşütlerden biri sokakta devriyelerin önüne düştü. Çavuş... Dikkat dedi, saatli bomba bu. O derne büyük değil ama dedi askerlerden biri. Neyse yine de ona yanaşmayın. Çavuş el fenerini uzatıp paketi tuttu. Mendil büyüklüğünde açık mavi renkli bir paraşüttü bu. Paraşütte mavi kağıdı sarılı bir paket bağlanmıştı. Çavuş, kimse sürmesin buna dedi. Harry sen madene gidip yüzbaşıya haber ver, bu arada biz de Medet'e göz kulak olalım. Geç ağırdı Tan Yeri. Kırlıktaki evlerinden çıkanlar karın üzerindeki mavi benekleri gördüler. Hemen onların yanına gidip ellerini aldılar. Kağıdı açıp basılı sözcükleri okudular. Armağını görmüşlerdi. Armağanı bulanlar uzun boruyu... Hırsızlamasını alıp paltolarının altına sokuyorlardı. Sonra da gizli bir yer bulup saklıyorlardı. Armağanlar çocukların da kulağına gitmişti. Pascal yumurtası avına çıkmışçasına dört bucağı tarıyorlardı. Şanslı bir çocuk mavi rengi gördüğünde koşturarak ödüle doğru gidiyor, paketi açıyor, sonra da tüpü saklayıp ana babasına haber veriyordu. Korkup tüpleri askerlere teslim edenler de vardı ama bunların sayısı parmakla gösterilecekten azdı. Bu arada askerler de öbür koldan paskal yumurta savına girmişlerdi. Ama çocuklar kadar başarılı olamıyorlardı bu işte. Belediye başkanının konağındaki konuk odasındaki yemek masası Alex Morda'nın kurşuna dizildiği gün yerleştirildiği yerde çevresinde koltuklarla duruyordu. Belediye başkanının konağı olduğu zamanki inceliğinden iz bile kalmamıştı odada. Ortalıkta koltuk bırakılmadığı için duvarlar çok çıplak görünüyordu. Üzerinde birkaç parça kağıdın sağa sola saçılmış olarak durduğu masa, odayı resmi bir büroya benzetmişti. Şöminenin üzerindeki saat dokuzu vurdu. Bulutlarla örtülü, geri aydınlık bir gündü. Gün doğumuyla birlikte kocaman kar bulutları da bastırmıştı. Eni belediye başkanının odasından çıktı. Saldıran Doğan örneği masanın üzerine kapanıp oradaki kağıtlara baktı. Bu sırada yüzbaşı Loft girdi içeri. En iyi görünce kapının ışığında durdu. ''Ne yapıyorsun burada?'' diye sordu. Eni yüzünü sarkıtarak ''Buyurun efendim'' dedi. ''Sana burada ne yapıyorsun?'' dedim. Ortada toparlamayı düşünüyordum efendim. ''Her şey olduğu gibi bırak. Git buradan.'' Eni ''Başlısın efendim'' dedi. Yüzbaşı kapıda gözden yitene değin bekledi. Sonra da sıvışıp çıktı odadan. Yüzbaşı kapının ışığında geri dönüp ''Tamam getirin içeri'' dedi. Yüzbaşının ardından biraz asker girdi, tüfeği bir kayışlı omzuna asılıydı. Kucağında bir sürü mavi paket vardı. Paketler oluşlarında küçük ipler ve mavi kumaş parçaları sarkıyordu. Loft, masanın üzerine koy dedi. Asker çekinerek paketleri masaya bıraktı. Şimdi yukarı çık. Albay sıra burada bu şeylerle birlikte olduğunu bildir. Asker topukların üzerine dönerek odadan ayrıldı. Loft masaya doğru yaklaşık paketlerden birini aldı elini. Yüzünü sıkıntıyla buruşturdu. Küçük mavi paraşüt bezini başının üzerine kaldırdı sonra bıraktı. Bez parçası açıldı. Paket yere doğru yavaş yavaş düştü. Paketi yeniden eline alıp yokladı. O sırada Albay Lanser girdi içeri. Ardından da binbaşı Hunter. Hunter'ın elinde sarı renkli kare biçiminde bir kağıt vardı. Lanser günahlden yüzbaşı diyerek masanın başına gitti oturdu. Kısa bir süre masanın üzerindeki küçük tüp yığınına baktı. Sonra uzanı tüplerden birini aldı. Otur Hunter, dedi. İnceledin mi bunları? Hunter bir koltuk çekip oturdu, elindeki sarı kağıda bakıyordu. Çok ayrıntılı incelemedim dedi. 10 millik demir yolunda üç ayrı parçalanma oldu. Tamam. ''Şunlara bir bak da ne düşündüğünü söyle'' dedilensir. Hunter tüplerden birini alıp dış kabını soyarak açtı. Kabın içinde tüpe bitişik küçük bir paket vardı. Hunter bir bıçak çıkarıp tüpü kesti. Yüzbaşı Loft adamın omzunun üzerinden yaptığına bakıyordu. Hunter keseyi kokladı. Parmaklarını birbirine sürterek. ''Gülünç'' dedi. ''Tecimsel dinamit bu.'' ''Sınamadan nitrogülislerin yüzdesini anlayamam.'' Tüpün ucuna baktı. Başlığı sıradan dedi. Cıvalı patlayıcı. Bir de öyle sanırım ki yaklaşık bir dakikalık bir fitil. Tüpü masaya fırlattı. Çok ucuz, çok da basit dedi sonra. Albay bakarak bunlardan ne kadar atılmıştır dersin diye sordu. Bilmiyorum efendim dedi Loft. 50 tane topladık. Ayrıca yaklaşık 90 tane de paraşüt var elimizde. Her nedense tüpü alanlar paraşütleri bırakıyor. Herhalde daha bulamadığımız bir sürü dynamit vardır. Lancer elini salladı, ''Önemli değil zaten'' dedi, ''İstedikleri kadar atabilirler, buna engel olamayız, onlara karşı da kullanamayız bunu, kimseyi tutsak falan etmediler ki.'' Loft taşın bir sesle, ''Topunun köküne kibris suyu dökebiliriz ama'' dedi. Hunter, çubuklardan birinin tepesindeki bakır başlığı zorluyordu. Lancer, e ''Evet, bak bunu yapabiliriz'' dedi. Sonra Hunter'a döndü. ''Paketlerin kaplandığı kağıda baktın mı Hunter?'' Daha bakmadım zamanım olmadı. Tam bir şeytanlık bu şey dedi albay Lanser. Kaplama kağıdı mavi renk. Kolaylıkla görülsün diye maviyi kullanmışlar. Sonra dışarıdaki sergiyi açtığında iç de karşınızda küçük paketi aldı eline karşınıza bir parça çikolata. Herkes bunun ardına düşecektir bu durumda. Bahse girerim bizim askerler bile çikolatayı aşırıyordur. Çocuklar paskali yumurtaları ararcasına bunların peşine düşecektir. Bir asker girdi içeri, albayın önüne kare biçiminde sarı bir kenat koyup geri çekildi. Lancer kenata baktıktan sonra kulakları tırmanayıcı bir kahkaha attı. ''Bu da sana gelmiş Hunter, senin yolda iki parçalanma daha olmuş.'' Hunter incelediği bakır başlıktan gözlerini kaldırıp, ''Bu çok yaygın mı acaba?'' diye sordu. ''Her yere atıyorlar mı bunları?'' Lancer düşünceliydi, ''Garip olan da bu, başkentle konuştum, yalnızca buraya atmışlar.'' Hunter peki bu ne anlama geliyor sizce diye sordu. Bunu yanıtlamak çok zor sanırım burayı deneme yeri olarak seçtiler bu yöntem burada işe yararsa başka yerlerde de kullanacaklar İşe yaramazsa vazgeçecekler. Ne yapacaksınız şimdi diye sordu Hunter. Başka yerlere atılmasını önlemek için bu işi aman vermeksizin bastırmam yolunda emir aldım. Hunter demir yolundaki beş kırığı nasıl onaracağım diye sızlandı elimde ray bile kalmadı. Eski yan yollardan bir kıçını sökmen gerekecek anlaşılan. Hunter berbat bir yol olacak o zaman dedi. Eh sonuçta bir yol olacak ya sen ona bak. Binbaşı Hunter parçaladığı tüpü masanın üzerindeki öbeğin arasına fırlattı. Loftarıya girerek bu işe bir an önce engel olmayız komutanım dedi. Bunları toplayanları daha kullanma olanağı bulmadan tutuklayıp cezalandırmalıyız. Halkın güçsüz olduğumuzu düşünmemesi için bir an önce işe konulmamız gerekir. Lanser ona gülümseyerek bakıyordu. Hele şöyle biraz yavaş gel yüzbaşım dedi. Önce sorunu iyice saptayalım, çayları sonra düşünürüz. Öbekten bir paket dağılıp açtı Lanser. Küçük çikolata parçasının tadına baktı. Şeytanca bir buluş bu dedi. Üstelik çikolatanın da tadına doyum olmuyor doğrusu, ben bile dayanamam buna. Torbayı bul, ödülü kazan. Sonra dinamiti aldı eline. Bu dinamitle ilgili gerçek düşüncen nedir antır? Söyledim ya size, çok ucuz, ufak tefek işler için de çok etkili. Başlıklı bir dinamik. Bir dakikalık fitili kullanmasını biliyorsanız çok işe yarar. Bilmiyorsanız beş para etmez. Lansır kağıdın iç yüzündeki basılı yazıyı inceledi. Okudunuz mu bunu? Bir göz atmıştım, dedi Hunter. Ben okudum. Sizin de dikkatle dinlemenizi istiyorum şimdi, dedi Lansır. Kağıdı okumaya başladı. Düşmana tutsak olmayan halka, bunu saklayın. Kendinizi ele vermeyin. Daha sonra gereksinmeniz olacak buna. Dostlarınızdan bir armağan. Siz de ülkenizi ele geçirenlere armağan edeceksiniz. Bununla büyük işlere kalkışmayın. Lancer el ilanının bazı yerlerini atlayarak okumayı sürdürdü. Şimdi şunu dinleyin. Kırsal alandaki demir yolları gece çalışın, ulaşımı engelleyin. Bakın bize ne diyor? Yönergeler, raylar. Çubuğu rayın altına, ek yerlerine yakın olarak yerleştirin. Bir bağlantıya dayayın sıkı sıkıya. Yerine sağlam oturması için çevresini çamurla ya da karı iyice sıkıştırarak pekiştirin. Fitili ateşlediğinizde patlamadan önce yavaş yavaş altmışa kadar sayabilirsiniz. Başını kaldırıp Hunter'a baktı. Hunter da doğru dedi. Lancer elindeki kağıda baktı yeniden bazı yerleri atlayarak okumayı sürdürdü. ''Köprüler, dayanıklılığı azaltır, tümüyle tahrip etmez. Şimdi şuraya kolak verin. İletim direkleri, bir de şurası, kanallar, kamyonlar.'' Lancer, mavi el ilanını masaya koyarak, işte böyle.'' dedi. Loft öfkeyle, ''Bir şeyler yapmamız gerek.'' dedi. ''Bunu denetim altına almanın bir yolu olmalı. merkezler ne diyorlar?'' Lancer dudaklarını büzdü, parmaklarını tüplerden birinin üzerinde gezdirdi. Onlar bir şey söylemeden de ne söyleyebileceklerini anlatabilirdim size. Şöyle emirleri aldım. Bu bir tuzakları kurun, çikolatayı zehirleyin.'' Bir an duralayıp ''Hunter'' dedi. iyi sadık bir askerim ben. Ama bazen merkezin parlak düşüncelerini duyduğumda sivil olmayı, yaşlı, sakat bir sivil olmayı istiyorum doğrusu. Uğraştığımız insanları salak sanıyor bunlar. Yoksa onların zeka ölçüsü de mi bu mu acaba?'' ''Hunter eğleniyor gibiydi.'' ''Öyle mi acaba?'' Lansır kesin bir sesse hayır değil dedi. Ama olacaklara bakın. Adam bunlardan birini alacak. Sonra bu bir tuzağımızla parça parça olacak. Bir çocuk çikolatayı yiyecek. Strek'nin zehirlenmesinden ölecek. Peki sonra gözlerini aşağı çevirip ellerine baktı. Bunlara dokunmadan önce sopayla dötecekler ya da kemençeyle çekecekler. Lanet olsun. Bin başım akıllı insanlar bunlar. Salakça tuzaklara iki kez düşmezler. Loft boğazını temizleyerek, komutanım dedi, bozguncu sözler bunlar, bir şeyler yapmamız gerek, niçin yalnızca buraya attılar dinamiti, bu konuda ne düşünüyorsunuz efendim? Lancer, iki nedenden biri dedi, burası ya güzel seçildi ya da bu kasabayla dışarısı arasında bir bağlantı var, birkaç gencin kaçtığını biliyoruz. Loft donuk bir sesle, bir şeyler yapmalıyız efendim diye yeniledi. Lancer ona dönmüştü şimdi. Seni genel kurmaya önermeyi düşünüyorum. Sen ise sorunun ne olduğunu bile anlamadan işe girişmek istiyorsun. Bu yeni bir başarı türü. Eskiden yenilen bir halkı silahsızlandırmak, onları dünyadan habersiz tutmak olanaklıydı. Şimdi ise radyo dinliyorlar. Engel olamıyoruz onlara. Radyolarını bile bulamıyoruz. Kapının eşiğinde biraz gel belirdi. Bay Coral sizi görmek istiyor komutanım. Lancer, beklemesini söyle, diye karşılık verdi askere. Loft'la konuşmaya devam etti. El ilanları dağıtıyorlar, gökyüzünden silah yağyor onlara. Şimdi dinamit. Yüzbaşı, çok yakında el bombaları, sonra da belki zehir. Loft tasalı bir sesle, daha zehir atmadılar, dedi. Atmadılar ama atacaklardır. Halkın elinde o küçük oyuncak oklardan olursa, adamlarınızın ruhsal durumu, hatta sizin ruhsal durumunuzun ne durumuna gelir, düşünsenize. Bilirsiniz o okları, hani bir hedefe atılan, uçları belki de siyanüre batırılmış küçücük gülünç şeyler. Sessiz, mini minicik, havada giderken sesi hiç duyulmaz, üniformayı deler geçer, sessiz, sedasız. Ya adamlarımız ortalıkta arsenik olduğunu öğrenirlerse... Sen ya da onlar, gönül rahatlığıyla yemek yiyebilir misiniz, bir şeyler içebilir misiniz? Hunter kuru bir sesle, düşman adına karşı saldırı planı mı hazırlıyorsunuz komutanım dedi. Hayır, olacakları önceden kestirmeye çalışıyorum yalnızca. Loft, komutanım dedi, bu dinamiklerin ardına düşmemiz gerekirken burada oturmuş konuşuyoruz. Eğer halkın örgütlenme girişimi söz konusuysa bunu öğrenip bastırmak zorundayız. Evet dedi Lanser, bastırmak zorundayız. Anlaşılan acımasızca bastırmak zorundaydı istelik. Yanına birkaç adam al Loft. Preckel da toplasın adamlarını. Keşke daha çok genç subayımız olsaydı. Tandırın öldürülmesi çok kötü oldu. Kadınlardan niçin uzak duramadı o çocuk anlamıyorum. Teğmen Preckel'ın davranışlarını hiç beğenmiyorum komutanım dedi Loft. Ne yapıyor? Bir şey yaptığı yok ama çok sinirli içine kapanık. Evet dedi Lanser biliyorum. Bu konuyu uzun uzun konuşmuştuk. Bunca çok konuşmasam, şimdiye çoktan tüm kenerel olmuştum zaten. Gençlerimizi utku içine ittik. Utkun olduğumuzda, çok parlaklar, görkemliler. Bu yazsınamaz. Ama yenilgide nasıl davranacaklarını bilmiyorlar. Başka gençlerden daha parlak, çok daha yürekli olduklarını anlattık onlara. Öbür gençlerden daha yürekli, daha parlak olmadıklarını öğrendiklerinde de, elleri ayakları verdi. Loft kırıcı bir sesle, ''Yenilgi derken neyi kastediyorsunuz?'' dedi. Yenilmiş falan değiliz ki. Lansır başını kaldırıp lofta baktı uzunca bir süre. Bakışları buz gibiydi. Bir şey söylemedi. Sonunda loftun bakışları titredi. Komutanım dedi. Teşekkür ederim dedi Lansır. Başkalarından bunu istemiyorsunuz efendim. Bunu düşünmüyorlar onlar. Dolayısıyla aşağılayıcı gelmiyor ama safsaklardan aşağılayıcı olur. Evet komutanım dedi loftu. Şimdi işinin başına dön. Prakalı gözünün önünden ayırma. Araştırmaya başlayın. Açıkça karşı konulmadığı sürece adam öldürülmesini istemiyorum. Anlaşıldı mı? Baş üstüne komutanım dedi Loft. Askerce bir selam verip odadan çıktı. Hunter gülerek albay sıra baktı. Fazlaca hırpaladınız onu. Zorunluydum buna, korkuyordu. Bu tür insanları tanırım. Korktuklarında sıkı düzen altına alınmaları gerekir. Yoksa darmadağın olurlar. Başka insanların sevgiye sığınması gibi bunlar da sıkı düzenden yardım umarlar. Artık şu raylarınla uğraşmaya başlasan iyi olur sanırım. Bu gece havaya uçurulmalarını bekleyebilirsin. Hunter ayağa kalkıp, ''Olur'' dedi, anlaşılan emirler yukarıdan geliyor, değil mi? ''Evet.'' ''Şey mi?'' Lanser ne olduklarını bilirsin diyerek Hunter'ın sözünü kesti. Nasıl olmaları gerektiğini bilirsin. Başı çekenleri yakala onları kurşuna diz. Reina reyneleri kurşuna diz. Daha çok sayıda reina onları da kurşuna diz. Sesi yükselmişti ama birden fısıldar gibi konuşmaya başladı. Kin iyice büyüsün. Aramızdaki uçurum iyice derinleşsin. Hunter duraksadı, lisedeki adlardan cezalandırdıkları var mı diyerek belli belirsiz belediye başkanının yatak odasını gösterdi. Lancer başını salladı, hayır daha değil, şu ana kadar yalnızca tutuklu onlar. Hunter durgun bir sesle, almayım dedi, belki de çok yoruldunuz. Sizi önermemi ister misiniz? Biliyorsunuz, isterseniz çok yorulduğunuzu bildirebilirim yukarıya. Lancer eliyle gözlerini örttü bir an için, sonra omuzları dikleşti, yüzü gerildi. Sivil değilim ben Hunter. Subay sıkıntımız var zaten, bunu biliyorsun. Haydi işinin başına dön bin başım. Korunu görmem gerek. Hunter gülümsedi, kapıya gidip açtı, kapının dışına doğru evet burada dedi. Sonra omzun üzerinden Lancer'a bakarak konuştu. Prakıl sizinle görüşmek istiyor. Gönder içeri dedi Lancer. Prakıl içeri girdi, yüze asıktı. Davranışlarında belirgin bir saldırganlık okunabiliyordu. Albay Lancer, efendim ben... Otur dedi Lanser, otur da dinlen biraz, iyi bir asker ol Teymen. kaba tavrı bir anda yok olmuştu. Oturup dirseklerini masaya yasladı. Ben konuşma bir süre için dedi Lanser, ne olduğunu biliyorum. Böyle olacağını düşünmemiştin değil mi? Çok daha iyi olacağını düşünmüştün. İğreniyorlar bizden, tiksiniyorlar dedi Preckle, öylesine iğreniyorlar ki. Lanser gülümsedi, sorunun ne olduğunu anlıyorum galiba, İyi asker olmak için genç olmak gerek, genç erkeklerin de genç kadınlara gereksinimi var, bu mu sorun? Evet bu, peki dedi Lanser incelikli bir sesle, kız senden tiksiniyor mu? Pirakıl apışıp kalmıştı, Lanser'a bakarak, bilmiyorum efendim dedi, zaman zaman bana yalnızca acıdığını düşünüyorum, sen de çok üzülüyorsun öyle mi? Buradan hiç hoşlanmadım efendim. ''Hoşlanmadın çünkü eğlenceli olacağını sanmıştın değil mi?'' Temen Tandır kendini dağıttı, dışarı fırladı, sonra ve bıçakladılar onu. ''Seni memlekete gönderebilirim. Burada sana gerek duyduğumuzu bile bile memlekete göndermeyi ister misin?'' Freckle tedirgin bir sesle ''Hayır efendim istemem'' dedi. ''Güzel, şimdi sana anlatacaklarım anlayacağından eminim. Artık yalnızca genç bir erkek değilsin, her şeyden önce askersin. Rahatının, keyfinin hiç değeri yok.'' Üstelik Teğmen'in yaşamının da pek bir önemi yok. Yaşarsan bir tek anıların olacaktır elinde. Tek kazancın bunlar olacaktır. Bu arada buyruklar alacak, onları yerine getireceksin. Bunların çoğu tatsız olacak ama bu seni ilgilendirmez. Sana yalan söyleyecek değilim Teğmen. Seni bu iş için yetiştirmiş olmaları gerek, gül bahçesi için değil. Ruhunu yalanlardan etkilenip yolunu şaşırmayacak biçimde doğruyla yoğurmuş olmaları gerek. Lanser'ın sesi giderek sertleşiyordu. İkinci kaset ikinci yüzün sunu. Lancer'ın sesi giderek sertleşiyordu. İkinci kaset ikinci yüzün sunu. Lancer'ın sesi giderek sertleşiyordu. İkinci kaset ikinci yüzün sunu. Lancer'ın sesi Bu kitap patates baskı atölyesinde tek kopya olarak Boğaziçi Üniversitesi Görme engelliler bölümünde kullanılmak üzere... Görmeyen okuyucuların yararlanması için kaset ortamından bilgisayar ortamına dönüştürülmüştür. Bu çalışma patates baskının söz konusu kamu hizmetine destek sağlamak amacıyla gönüllü olarak yürüttüğü bir faaliyettir.